Şöyle gelsevoluyor. Peki. İçerisine oturduk. Arkadaşlarımızla dedik ki, hani e, bir grubuz. Göstereceğim zaten sayımızda 15 kişiyiz. Bir yapalım dedik. İşletme yönetimi ve organizasyon ana bilim dalı olarak e, böyle bir düzenlemeye karara aldık. İçerisine 24 Kasım tarihleri arasında e, Geçen sene de planlardan aramızda olan arkadaşlar var. Ee, güncel kavramlar ve metodoloji dediğimiz temasını. Her senede bu temayı değiştirelim istedik. Bu senede zaten dön sıfır ve e, sürdürülebilir yaptık. Bildirilerimiz vardı geçen dönem. Özellikle birinci yılın bilgilerimiz sonuldu. Bu arada az önce arkadaşlarım haber verdi. Geçen söylemek istedim. E, i̇kinci gün bir seminal yaptık, bir tane ince araştırmaları açıkladık, anlattık. Bugün de dedik ki bu sene içeride, işte Endüstri 4.0 çalışabilirim, çalışalım, önerilerin konusunda işin içine ilave edelim. Mikrofona konuşmam gerekiyor ama ben sabit duramıyorum, öyle bir sıkıntım var. Peki, böyle daha iyi olacakmış. Oturduk, bir panel düzenleyelim dedik. Panelistlerimiz burada sağ olsunlar geldiler bizi kırmadılar. Ee, hemen öğleden sonra bildirilerimiz var. Dört tane sürdürülebilirlik endüstri 4.0 ilişkisini açıklayan bildirilerimiz olacak. Ondan, o konuda tartışacağız. İkinci günde e, meta analizi e, özellikle çok da revaçta bu aralar. E, nedir ne değildir kullanılmaya da başlandı. Çünkü çok sayıda çalışma yapıldı. Birçok alanda o çok sayıda yapılan e, o çalışmaların en azından nasıl sonuçlanacağına yönelik olarak bir meta analizi e, furyası gidiyor. Hadi dedik biz de e, bu konuda çalışalım. Biz bu binayla gurur duyuyoruz. Özellikle karşılıklı bu iki salonumuzla gurur duyuyoruz. Ee, İstanbul Üniversitesi'nin bu rektörlük binasıyla... E, daha doğrusu üniversitenin geçmişiyle bu rektörlük binasının bir çakışım noktası var. O da 1453. Özellikle Cumhuriyet'in ilanıyla, üniversite reformuyla İstanbul Üniversitesi olduktan sonra üniversite olarak buradayız. İstanbul Üniversitesi olarak buradayız. Bunları anlatmayacağım tabii ki. 1453'ten itibaren gelen bir geçmişimiz var. Ayasofya ve Zeyrek medreseleriyle başlayan. İstanbul Üniversitesi'nin bir e, başlangıcı var. Geçen akşam e, bir programda, Fatih Altay'ın programında birlikte program yapıyorlar zaten. Celal Hoca, Celal Şengör Hoca. Aramızda Teknik Üniversitesi mezunları da var. En azından benim ana bilim dalında iki e, Teknik Üniversitesi mezunum var, iki mezunu. Bir de Aylin Hanım var, gülüyor. Az önce kendisiyle de konuştuk. Ceren dedi ki en eski üniversite İstanbul Teknik Üniversitesi. Biz biliyoruz ki en eski üniversite biziz. 1453 ile beraber başladık. Böyle bir savaşımız var ee, kendi aramızda. Ee, sanıyorum İbrahim Hoca ile Gökhan Hoca itiraz etmeyecekler bu duruma İTÜ mezunları olarak. Daha sonra bir Darülfünün dönemi var. Ee, az önce de söylediğim 1933 ile beraber, e, reformla beraber İstanbul Üniversitesi e, bu binada Darülfünun olarak da İstanbul Üniversitesi olarak da faaliyetlerini devam ettiriyor. Burası eski bir saray. Eski bir sarayın bulunduğu bir yerdeyiz. Fatih Sultan e, Mehmet İstanbul'u fethettiğinde buraya bir saray yaptırıyor. Daha sonra bu saray yıkılıyor. Detaylara girmeyeceğim. 1478'de zaten taşınıyor. Epey bir kullanılıyor burası, onları söyleyeyim. İnşaatı 1458'de tamamlanıyor. bir takım yanlarda köşkler var, bahçede bir takım köşkler var. Şu anda onlar yok, av köşkleri var özellikle. 1478'de Topkapı Sarayı yapıldıktan sonra saray olarak Topkapı Sarayı kullanılıyor ama burası da kullanılmaya devam ediliyor. Epey yangın geçiriyor. Ee, 1826'da tekrar bina yapılıyor. E ee, babı serasker ya da baş komutan kar karargahı olarak kullanılıyor. Bugünkü bina 1865-66 yılları arasında tamamlanıyor. Harbiye Nezareti olarak kullanılıyor. Bugünkü Milli Savunma Bakanlığı olarak düşünebiliriz. Ee, mimarlar açıklamayacağım ama 2009-2016 yılında bir restorasyonumuz var. Ee, eski binadan daha doğrusu restore edilmeden önceki kısımlardan da küçük örnekler var. Çeşitli yerlerde görebilirsiniz. Cumhuriyet, Cumhuriyetin ilanı ile beraber e, Halbiye Nezareti Ankara'ya taşınınca, bina Darül teslim ediliyor. Az önce de söyledim, çok da tekrar ettim galiba farkındayım. 33'ten itibaren de İstanbul Üniversitesi olarak buradayız. İlk kapı, kapımız biliyorsunuz meşhur, üniversitenin bir sembolü. 1827'de yapılmış, 2. Mahmut döneminde. Ee, ana kapıdan girenler fark etmiştir, sağlı sollu kapının yanında köşkler var. Bunlardan biri sol taraf, buradan bakarsak sağ taraf, eczacılık tarafı biniş dairesi olarak inşa edilmiş. Mermer basamaklarındaki o platformlar ata binmek için kullanılmış. Buradan baktığımızda sol taraftaki bugün hala biz onu e, profesörleri olarak kullanıyoruz. Yemek yiyoruz orada. Şehsadeler Dairesi olarak inşa edilmiş. Yangın Kule'miz var biliyorsunuz. Beyazıt'ın yine simgelerinden biri. 1828 yılında yine 2. Mahmut tarafından yaptırılmış. Gözlemevi olarak hala galiba kullanılıyor. Dört e, tane de e, ışığı var. Ben henüz ışıklarını görmedim. Gece buradan geçmiyorum. İşte kırmızı yanarsa kayaacak, yağacak. Yeşil yanarsa yağmur. Sarı olursa sisli. Mavi olursa Hava güzel olacak, güneşli olacak. Bunun da habercisi şu anda da müze olarak kullanıldığını biliyorum. Eğer değiştirmedilerse, tavanlarımız çok süslü, özellikle yağlı boya resimler, askerlerin eserleri. Hani arada bir kafanız böyle kaldırırsanız, oradaki yağlı boyaları görme fırsatınız da olur. Bir kütüphanemiz var hemen yandaki salonda, arkadaki salonda. Sultan Abdülhamit tarafından yapılmış. İzmir'den hocalarımız gelecekti ama varlar mı bugün burada bilmiyorum. İzmir Sanat Mektebi'nin ön cephesinden esinlenerek yapılmış bir kütüphanemiz var. Karşı tarafta mavi salonumuz var. Bana rakam epeyce yüksek söylendi. 320 katılımcıdan bahsedildi ama birinci gün ve ikinci günü toplamamını çok bilemediğim için karşıki salonu da rektörlükten talep ettik. O da buna benzer bir salon. Biraz daha farklılıkları var. Arzu ederseniz arada bakarsınız. Orada bir de kılıç odamız var. Askerlerin kılıçlarını bıraktıkları. Bu girişte fark etmişsinizdir. Anı kapıdan girdikten sonra bir de arka kapımız var. Askerler atlı bir şey, atlı askerler atlarıyla e, bu kapıdan epey bir geçmiştir açıkçası o dönemde. Atladım. Böyle kalabalık bir kadroyuz ana bilim dalı olarak. Cavide Hocam burada. İK ayrı bir ana bilim dalı bizde. E, örgütsel davranış, Hakkı hep gelirdi ama Hakkı'yı göremedim. Örgütsel davranıştan var mı aramızda yok. Örgütsel davranış Anabilim dalı da bizde ayrı bir Anabilim dalı İşletme fakültesinde. Böyle bir kadroyla e, bu çalıştayı da her yıl yapmayı e, planladık. Arkadaşlarımıza da bu anlamda teşekkür edelim. E, geçen sene 27 üniversite, bunlar bizzat gelenler, yaka kartını alanlar ve e, katılım belgelerini imzaladığımız arkadaşlar, 27 üniversiteden 138 katılımcı vardı bizim dışımızda. Bu sene şöyle bir rakam geldi bana ama e, girişte bu rakam biraz daha farklıydı. 320 olduğu söylendi ama bilemiyorum iki güne mi bölünecek. Geçen sene şu listede e, isimleri olmayan üniversitelerimiz varmış. E, arkadaşlarımız iletmişler. Herkes üniversitesiyle gurur duyuyor. Ben nasıl gurur duyuyorsam hepimiz kendi üniversitemizle gurur duyuyoruz. Dolayısıyla şöyle bir liste yaptım, hani okunmayabilir ama en azından katılım e, formunu imzalayan bütün arkadaşların üniversiteleri burada. Bir de şöyle bir görsel yaptık, hangi üniversiteden kaç kişinin katıldığı doğrultusunda. Duygu bununla ve benimle epey uğraştı o ara. E, i̇kramlarımız var, e, küçük çok fazla değil. E, Sayın Erdem İpekçi'ye bu noktada teşekkür etmek istiyorum. Kırtasiyemiz var, o size e, dağıttığımız İstanbul Üniversitesi logolu e, poşetlerde ya da torbalarda ya da çantalarda ifade edemedim hangisine daha uygun. Türkiye Stratejik Planlama Derneği Yönetim Kurulu, ki Uğur arkadaşımız bu konuda epey gayret sarf etti bunların sağlanmasına yönelik. İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü'ne ayrıca teşekkür etmek istiyorum ki, hem bize bu salonu tahsis etti, hem bize o, o torbaları ya da poşetleri ya da çantaları verdi. En büyük teşekkür zaten size. İki senedir bizi destekliyorsunuz, bizlerle berabersiniz. Teşekkür ediyorum hepinize. E, ola ki karıştırırsam ki karıştıracağımı hiç tahmin etmiyorum ama e, panelimiz var, öyle başlayacağımız mezunu tesadüfen 2002 mezunumuz olduğunu internetten e, keşfettik bulduk e, sağ olun teşekkürler merhabalar, merhabalar. alalım e, Cengiz Bey Cengiz Özden Doruk Otomasyondan analistlerimizi davet ediyorum Uğur Civelek ekonomist özellikle Gökhan çok gelmesini arzu etti e, bir tek ekonomist tanıyorum o da Uğur Civelek dedi size de bunu ifade edeyim Evet, İnci Hocam bizi kırmadı. Marmara Üniversitesi'nden zaten hepiniz tanıyorsunuz. İnci Eldem Hocamız. Hem moderatörümüz hem panelistimiz. Kendisine de ayrıca teşekkür ediyoruz. Hocam sağ olun. Teşekkürler. Peki ben panelistlerimize bırakıyorum. Hepinize tekrar teşekkür ediyoruz. Şeyin ağız. Tam Şey, Ayır, şey, başlık şey pointer bir başlık kası. Tamam. Şey pointu var mı? Burada bir tane var değil mi? Ha, bilmiyorum. Neyse. Zaten şunu yapamayacak şimdi. Evet. Tamam. Yaparlar sonra. Evet. Şey 3 konuşmacımız var. Bir de ben sonra belki biraz toparlayacağım. İlk konuşmacımız Siemens'den, Sayın Derya İren. Derya Hanım İstanbul Üniversitesi'nden mezun. Daha sonra Siemens'in kalite ve IT çözümleri ve servisleri kalite yönetimi, kurumsal bilgi teknolojileri bölümlerinde çalışmış. Daha sonra iş mükemmelliği yöneticiliği görevini yürütmüş. Uzman olduğu kalite yönetimi, süreç yönetimi, proje yönetimi, iş mükemmelliği kurumlarından sonra da Siemens Türkiye Dijitilasyon ve Endüstri 4 Pazarlama Yöneticisi olarak Dijitilasyon ve Endüstri 4 konularında şirket sözcülüğü görevini üstlenmiş ve yürütmekte. Evet, bugün ilk konuşmacımız onunla başlayalım. Buyurun. Derya, ee, sunumu geçmek için bir şey olacak mı benim? Evet çok teşekkürler. Ee, kayıt için mikrofona konuşmam gerekiyormuş. Ben çok alışık değilim. Ben de hocam gibi hep böyle eller kollar hareket ederek konuşmayı seviyorum ama şu değil mi? Böyle burada bir, bir de kürsünün arkasında saklanmış gibi oysa şurada konuşsam daha rahat ederdim ama şartlar bu şekilde. Ee, çok problem değil hocam. Nasılsa düzen. El mikrofonundan daha iyi böyle. Böyle devam edeyim ben. Ee, öncelikle burada olmak çok e, gurur verici. Ee, İstanbul Üniversitesi İngiliz Eşetme mezunu olarak burada bulunmak ayrıca gurur verici benim adıma da. <gülüyor> ee, ben Avcılar Kampüsü'nde okudum. Burayı ilk defa görüyorum açıkçası. Ee, biraz utanarak söylüyorum bunu ama gerçekten çok etkileyici. Hocam da tarihini anlatınca daha da bir gözümde anlam kazandı. Ee, ben konuya... İsmim Derya Eren Çok e, güzel bir şekilde hocam tanıtımı yaptı. E, Siemens çalışıyorum 17 yıldır. 6 aydır da yani Mayıs'tan itibaren de özellikle dijitalizasyon ve Endüstri 4.0 konusuyla ilgili e, şirket sözcülüğünü yürütüyorum. Ee, ve aslında elimden geldiğince de üniversitelerde, e, işte organizasyonel sanayi şirketlerde hem bu konuyla ilgili birinci e, arttırmaya çalışıyorum hem de diğer taraftan şirketimiz için de e, o fırsata çevirebileceğimiz ortamları yaratmaya çalışıyoruz. Bugün ben size Endüstri 4.0'dan bir üst e, boyuta çıkarak dijitalizasyondan bahsetmek istiyorum. Çünkü kavram karmaşaları var birazcık bu bir konuyla ilgili. O yüzden böyle en tepeden başlayalım. Ee, kısa 25 dakika süren var zannedersem. Ama elden geldiği kadar sığdırmaya çalışacağım. Sonrasında sorular olursa da birlikte üzerinden geçiyor oluruz zaten. Ee, dijitalizasyon ve dijital dönüşümün sürdürülebilirlik anlamında daha doğru ele alınması gereken bir başlık olduğunu düşünüyorum. Ee, baktığınız zaman... Bir dakika teknik sorunlarımı çözebilirsem. Evet... Hayır. Açtım ama şöyle on. Evet, dijitalizasyon konuşuyoruz <gülüyor> ama. Evet, maalesef kurban e, olarak başlıyoruz. Kurbanıyız. Her dakika şey e, ne kadar teknolojilerlese de. Tamam. Ben böyle kürsü görünce neyi nereye koyacağımı bilemedim. Tamam, süper. Peki, dijitalizasyon kavramını çok sıklıkla duyuyoruz, şu an dünyayı kasıp kavuruyor bu kavram. Ee, neden her yerde bunu konuşuyoruz? Aslında ne oluyor dünyamızda diye baktığımızda, aslında hepimiz bundan etkileniyoruz. Yani sadece iş dünyası olarak düşünmeyin, artık nasıl seyahat ettiğimiz, hayatımızı nasıl yaşadığımız, nasıl e, birbirimizle iletişim kurduğumuz, e, nasıl şirketler olarak da, kişiler olarak da karar aldığımız, bütün bunlar aslında gün geçtikçe değişiyor. E, bu değişimin temelinde çok önemli bir şey var. E, günümüzde bütün konuştuğumuz e, yeni değer yaratabilecek noktalarda burada aslında birleşiyor. Bu da veri. E, en temel şey bu dijitalizasyonla ve bu ile ilgili aslında veri ve bu veriyi nasıl değere dönüştürebiliriz şirketler olarak veya e, üniversiteler olarak veya kişiler olarak. E, bugün baktığınızda e, ilk 500'deki şirketlerin son... E, 6-7 sene içerisinde çok ciddi bir şekilde değiştiğini görüyoruz. Yıllardır çok büyük olarak bildiğimiz şirketlerin yok olduğunu, sinildiğini ve aslında çok da yeni bir şekilde ortaya çıkmış şirketlerin de hızlı bir şekilde yükseldiği bir dönemden geçiyoruz. Aslında oyunun kuralları değişiyor. Ne oluyor? Dedik ki veri çok önemli. İnsanlık hayatının, gelmiş geçmiş bütün dünyanın, gezegeninin varlık zamanından bu yana ee, bu dönemde üretilmiş bütün verilerin e, sadece bir yılda yarısını ürettik. Bakın bu inanılmaz bir büyüklük. Yani hayal edebileceğimizin çok daha ötesinde bir büyüklük. Ama baktığımızda bunun ne kadarını bizler potansiyeli çevirebildik diye düşündüğümüzde henüz yüzde birde bile değiliz. Yani buzdağının görünen kısmıyla uğraşıyoruz. Altında kocaman bir buzdağı var ve aslında çok da ciddi burada ulaşabileceğimiz bir potansiyel var demek oluyor bu. Peki yine dedik ki bir yıl, hani uzun bir zaman gibi gözüküyor ama çok şey oluyor. Her gün bile aslında beş buçuk milyon yeni şey internete bağlanıyor. Akıllı telefonlu olmayan, bilmiyorum var mı aranızda, varsa da herhalde tek tiktir diye düşünüyorum. Bağlı şeyleri akıllı telefonlarınızda sizler dahilsiniz. Bunun e, yarın öbür gün tüm e, üretimde de aynı şekilde e, makinalarda, cihazlarda veya evlerinizdeki bütün ürünlerde çamaşır makineniz, bulaşık makineniz bu bağlantıların olacağını düşünün. Birbiriyle inanılmaz büyüklükte e, internete bağlı her şeyler ve bunların hepsini birbiriyle Komünikasyon içerisinde olduğu bir dünyadan bahsediyoruz. Tahminler 2020 yılına kadar çok da bir şey kalmadı. 50 milyarın üzerine çıkması yönünde ki bunların iyimser tahminen olduğu da söyleniyor. Döneme exponential times deniyor. Yani katlanarak artan dönem. İnsan beyni lineer olarak düşünmeye programlanmış durumda. O yüzden bizler bunu algılamakta zaman zaman zorlanıyoruz ama dedik ki veri büyüklüğü, Dedik ki bağlanan cihazlar, teknolojinin gelişim hızı her şey aslında katlanarak artıyor. Ve aslında VUCA Times dediğimiz karışık, kompleks, çok da belirli olmayan dönemlerde ayakta kalmaya çalışıyoruz. Ve de aslında oyunun kuralları değişti dedik, çok da hızlı bir şekilde yıkıcı inovasyonlar hayatımıza giriyor. Bu yıkıcı terimi birazcık korkutucu olmakla birlikte aslında tam olarak tanım çok doğru. Çünkü bu yeniliklerle birlikte bir takım endüstriler yok oluyor ve yerine yenileri ortaya çıkıyor. Oyunun kuralları, pazar şartları inanılmaz bir hızla değişiyor. Baktığınız zaman bu örnekler globalden örnekler. Bunları hepimiz duyuyoruz. İşte Amazon'un yükselişi veya Airbnb, Uber gibi herhangi varlığı olmadan, bir aseti olmadan... Platformlar üzerinden çok ciddi bir şekilde büyüyen ve değer yaratan şirketler e, piyasaları rekabet ortamını sarsar sar hale gelmiş durumda. Peki dijitalizasyon nedir diye baktığımızda biz diyoruz ki yeni teknolojiler işte veri veri inanılmaz arttı büyüdü. Biz bunları niye yapıyoruz şirketler olarak veya işte ülke olarak ya biz hani modayı takip edelim son teknoloji bunu yakalayalım bu yüzden mi yapıyoruz bütün bunları diye baktığımızda aslında çok temel bir nokta var ortada. Biz bu işten değer kazanmak, para kazanmak istiyoruz öncelikle şirketler olarak. Yani bu yeni teknolojileri veya yeni yaklaşımları iş modellerini kullanarak hem ülkeyi hem şirketleri bir noktada baktığınızda değer yaratacak ve yeni iş modellerini kullanarak para kazanabilecek bir noktaya getirebilmeyi amaçlıyoruz bu teknolojilerle birlikte. Ben e, hocam tanıtırken başta söyledik, kalite kökenliyim, işte kalite yönetimi, süreç yönetimi, iş mükemmelliği, e, işletme mezunuyum ama daha ziyade endüstri mühendisliği alanlarında çalıştım e, 17 senedir. Bu kavramların hiçbiri aslında bizlere yeni değil. E, i̇şte hep konuşuruz, hızı arttıralım, daha verimli olalım, nasıl daha esnek olabiliriz, kalite, işte six sigma... Lean management, yalın yönetim bütün bunlar hepsi aslında bunları iyileştirmek üzere yapılmış bu zamana kadarki çabalar. Peki ne değişti bu kavramlarda? Diyoruz ki işte dijitalizasyon bütün oyunun kuralları değişti. Kavramların birazcık altındaki beklentiler değişti müşteriler açısından baktığımızda. Hız diyoruz mesela artık işte ne bileyim eskiden bir aldığımız bir ürünü senelerce son model olarak kullanabilirdik. Şimdi her yıl yeni modeli çıkıyor ya da telefonlar için bahsedelim, update'ler geliyor. Yani yazılımları, cihazı, hardveri değiştirmeseniz de sürekli olarak aslında arka planda yazılımlarını güncelliyoruz. Yani şirketler için pazara yeni ürün sürme süresi inanılmaz şekilde kısaldı. Çok hızlı bir şekilde hareket etmeleri ve inovasyon döngülerini çok hızlı bir şekilde harekete geçirmeleri gerekiyor şirketlerin. Bununla birlikte eskiden işte mass production'ı konuşurken şimdi artık herkes kendini özel hissetmek istiyor. Kimse standart bir ürün almak istemiyor. Araba alıyorum, koltuğu şu renk olsun, işte ne bileyim benimkinin e, kenarında çıtası olsun. Ayakkabı alıyorum, diyorum ki bağcıkları şu renk olsun da tabanın altı bu renk olsun. Herkes kişiselleştirilmiş ürünler kullanmak istiyor. Ve bunun için de ayrıca para ödemek istemiyor. Bu ne demek şirketler için? Siz hem üreteceksiniz, mass production yapacaksınız ama bunun da individualized yani kişiselleştirilmiş olması gerekiyor aynı zamanda. Bu da çok ciddi bir şekilde otomasyon. Ve çok ciddi bir şekilde kendi kendini yönetebilen, iyileştirebilen süreçlere ihtiyaç duyuyor. Kalite. Kalite her zaman çok önemliydi ama bugün baktığınızda sosyal medyanın gücü bloklar, e, bloglar siteler anında cezalandırılıyorsunuz. Kalitesizliğiniz anında herkes tarafından biliniyor ve cezalandırılıyor. Bununla paralelde iyi yaptığınız bir şeyleri de çok hızlı bir şekilde aslında duyurma ve ön plana çıkma şansına sahip oluyorsunuz. Ve verimlilik. Artık yeni slogan, more with less, daha azla daha çok şey üretile, üretebilme. Yine sürdürülebilirliğin de önemli bir noktası bu. Baktığınız zaman artık gitgide buradaki baskı da daha verimli ol, daha az tüket, daha az dünyayı yok ederek, kirleterek, daha az enerjiyle daha çok şey elde et. Beklentiler hep bu yönde ilerliyor ve yine bunun ortasına da oturan aslında bir güvenlik noktası var. Bütün bu beklentilerle birlikte hem dijital çağla birlikte yine e, IT tarafında ve OT tarafında, operasyonda fabrikalarda da güvenlik çok önemli bir noktaya varıyor. Peki dedik ki müşteri beklentileri değişti. E, bunlar sadece bildiğimiz kavramlarda değil. Bu bizim yaptığımız bir araştırma ama e, eminim birçok şirket için de geçerlidir. E, müşterilerimizin yüzde sekseni görselleştirme istiyor. 9 e, yaşında bir oğlum var, e, ödev yapacağı zaman işte ben bekliyorum ki ansiklopediyi falan geçtik tabii o devirler zaten çoktan bitti ama hani Google'da search etsin, araştırsın, ondan sonra birkaç tane şeyi okusun, okuduğundan bir özet çıkarsın diye bekliyorum. Onun hiç öyle bir niyeti yok, gayet güzel gidiyor YouTube'a. E, Konuyla ilgili videolar var çekilmiş, e, işte ikinci sınıf bilmem ne dersi şu konusu. 2-3 tane video seyrediyor, ondan sonra kafasında toparladıklarını yazıyor. Veya ders olarak artık, yazı ödevi değil de bize diyorlar ki işte şu konuyla ilgili bir sunum yapsın, videosunu çekin gönderin. Yeni nesil zaten böyle geliyor. Ama baktığınızda bu kadar hızlı, bu kadar kişiselleştirilmiş bir noktada karar alma anlamında da müşterilerin çok ciddi bir anlamda görselleştirme beklentisi var. Yani uzun uzadıya okuduğumuz, uzun uzadıya araştırdığımız şeyler istemiyoruz. Bakalım ha tamam bu böyleymiş diyelim geçelim. Beklenti artık bu hız döneminde bu noktaya geldi. Bununla birlikte her yerden ulaşmak istiyoruz hizmetlere. Bunu sadece alışveriş için düşünmeyin ama en temelinde aklımıza gelen o değil mi? Artık mağazalara gitmek istemiyoruz, internetten sipariş veriyoruz. Bütün dünya ayağımızın altında her yerden bir şeyleri getirtebiliyoruz. Veya burada yaptığımız işi dünyaya açabiliyoruz. Yine şirketler için aynı şekilde ben fabrikama gidip illa müdahale etmek istemiyorum. Uzaktan bütün verilerimi görmek istiyorum. Verileri görmekle kalmayayım anlık olarak. Aynı zamanda buna müdahale edebileyim istiyorum. Yani lokasyon bağımsız bir e, hizmet beklentisi var. Yine bununla birlikte aslında yeni iş modelleri ve dijital çözümler bekliyor müşterilerimiz bizden. Yani sadece operasyonun dönüştüğü değil, aynı zamanda ürünlerin yeni fikirlerle dijital nosyonlar içermesini bekliyorlar. Bunların çok kısa örneklerini konuşacağız. Nereden çıktı Endüstri 4.0? İşte dijitalizasyon, e, işte Almanya'nın ortaya attığı bir şey, ne bileyim Çin, Çin'e karşı savaş bir çok farklı şey söyleniyor. Baktığınızda rekabet çok temel bir unsur zaten hani e, üzerinde konuşmamıza bile gerek yok. Ve Doğu'nun bugüne kadar aslında çok ciddi bir şekilde güçlendiği bir e, ucuz iş gücüyle yola çıkarak fakat sonrasında hızlı bir şekilde aslında e, kopyalayarak veya öğrenerek de diyelim çok ciddi bir rekabet avantajı elde etti. Buna karşılık Batı ne yaptı? Yeni teknolojileri kullanarak bu ucuz iş gücünü veya e, takipçiliği yani hızlı ürün çıkarırsam, inovasyon saykılarım çok hızlı olursa, otomasyonum olursa ucuz iş gücüne ihtiyaç duymazsam ne oluyor? O zaman artık bu rekabet avantajı ortadan kalkıyor. Dolayısıyla Batı'nın yaptığı atakla birlikte bütün bu teknolojiler, çok kısa bahsedeceğiz hangi teknolojiler, artık rekabet unsurlarını tekrar dengeleri değiştirdi. Ha, Çin boş duruyor mu veya Doğu boş duruyor mu buna karşı? Geçen gün dinlediğim seminerlerden birinde robotik kullanımında şu an inanılmaz bir artış var. Çin, Kore, Japonya gibi e, doğu ülkelerinde. Yani bu rekabet veya bu işte kaldıraç bir tarafını ağır basıp diğerini ağır bastığı süreç hızlı bir şekilde devam edecek. Biz ülke olarak bunun neresinde kalacağız? Yani hem ucuz iş gücümüzle ön planda olmaya çalışıyoruz ama Çin'le bununla ilgili baş edemiyoruz. Hem batıya yakınız teknolojik olarak ön planda olmak istiyoruz ama e, tam olarak burada da değiliz. Yani çok böyle arada derede hızlı bir şekilde hareket etmemiz gereken bir dönemdeyiz ki bu rekabet içerisinde ezilmeyelim. Bugün görüyoruz ki Adidas üretimini doğudan tekrar ülkesi Almanya'ya getirdi. Amerika çok ciddi bir şekilde tekrar üretimi ülkesinde yapılmak, yap, yapılması üzere politik bir takım adımlar atıyor. Bütün ülkelerde benzer yaklaşımları görüyoruz. Peki dedik ki kavram karmaşıtısı var, Endüstri 4.0, dijitalizasyon, akıllı fabrikalar, karanlık fabrikalar, dijital fabrikalar gibi gibi gibi nedir bu kavramlar? Dijitalizasyonu biz bir şemsiye olarak tanımlıyoruz. Bunun altında sanayinin üretimin dönüşmesi Endüstri 4.0 diye tanımlayabiliriz. Endüstri 4.0 Almanya'nın bu teknolojileri dijitalizasyonu ülkesine getirmek için koyduğu yol haritasının adı. Dedi ki ben 20 yılda ülkemi dönüştüreceğim bunun adına da Endüstri 4.0 diyorum. E, Çin dedi ki Made in China programı geliştiriyorum. Yani her ülke dolayısıyla daha doğrusu önce olan ülkelerin birçoğu bu teknolojik... E, ...kabiliyetleri kullanarak dönüşümleri nasıl gerçekleştireceklerini tanımladılar. Ama baktığınız zaman 4, Endüstri 4.0 kavramını üretimde sanayide düşünüyoruz. Ama dijitalizasyon bununla bitmiyor aslında. Çok farklı alanlarda da hayatımızı etkiliyor. Örneğin enerjiye bakarsak daha önceden merkezi bir enerji üretimi hakimken... ...şu an daha dağıtık enerji üretimi görüyoruz. Ve taleple arzın bir arada kontrol edilmesi yine dijitalizasyonun çok önemli bir unsuru. Akıllı evler, akıllı binalar... Sağlık sektörü gibi birçok nosyon birçok alanda aslında dijitalizasyonun etkilerini görüyoruz ve görmeye de devam edeceğiz. Aslında baktığınızda bu 10 2030 40 tarih tanımlarını her yerde eminim dinlemişsinizdir ama işte elektrikasyon 200 dersek otomasyon 3-0 dijitalizasyon 40 yani endüstri 400ın 4 doğrun geliyor. Baktığınız zaman next level of productivity yani artık bu teknoloji teknolojileri kullanarak daha fazla nereye götürebiliriz e, üretkenliğimizi bunun için ortaya çıkmış bir yaklaşım olarak tanımlayabiliriz. Peki bunlar hayal mi yani biz burada bir vizyonu mu konuşuyoruz ya işte teknolojiler var Almanya yı 20 yılda dönüştüreceğim dedi bunlar gerçekten var mı yoksa bir işte Yine Batı'nın kendi ürün, mevcut ürünlerini farklı isimde satmak için ortaya çıkardığı bir yaklaşım mı? Genellikle duyduğumuz noktalardan bir tanesi bu. Ee, şimdi ülkenin dönüşümünü düşünürseniz bir 20 yılı konuşmak anlamlı ama gerçekten de bu teknolojileri uygulayarak yapılmış olan pilot yaklaşımlar var. Ben kendi şirketimden örneklerini verebileceğim ama e, eminim birçok ülkede de başladı bunlar duyuyoruz işte Gaziantep'te şöyle akıllı bir fabrika üretime geçti gibi gibi özellikle yeni yatırımlarda bu teknolojilerin kullanımını görmek daha mümkün. Eskinin dönüşümü biraz daha zaman alabiliyor ama baktığınızda Siemens Maserati ile otomotiv sektöründe yaptığı bir örnekte gerçekten development süresinin yani yeni ürün geliştirme pazara yeni model yeni ürün araç çıkarma süresinin yüzde otuz iyileştiğini ve aynı fabrikada 70 binden fazla kombinasyonun üretilebildiğini ve bunun 3 kat daha fazla araç üretilebilir hale geldiğini görebiliyoruz yapılan çalışmada. Başta ne konuşmuştuk? Hız, esneklik, verimlilik. Bunların hepsine aslında bu teknolojilerle e, ulaşmak mümkün hale geliyor. E, peki bu teknolojiler, ha bir örnek daha verebilirim. Yine e, baktığınızda Amberg fabrika, bu bizim e, Siemens olarak bir taraftan, dönüştürüyoruz diyoruz ama biz de kendimiz de aslında bu dönüşümün içerisindeyiz. Ee, Amberk fabrikada daha çok müşterilerimizi alıp götürdüğümüz pilot fabrikamız olarak bizim yer alıyor. Orası henüz karanlık bir fabrika değil. Gayet insanlar da çalışıyor. Yüzde oranında bir e, otonumuz kendi kendine işleyen fabrika diyebiliriz. Ve bu e, oranla bile mühendislik hızının 5 ila 10 kat arttığını, uygunsuzluk maliyetlerinin %40 düştüğünü ve aslında Six Sigma mantığında sıfır hata diyebileceğimiz bir oranı yakalayabildiğimizi görüyoruz. Bunlar çok gerçekten çarpıcı rakamlar ve çarpıcı kanıtlar. Peki bunları ne sağlıyor? Aslında bakarsanız teknolojiler endüstriyi şu şey, ya yani 3 başlıkta dönüştürüyor. Bir tanesi ürünün Hayata çıkış noktası, ideation dediğimiz yeni ürün geliştirme noktası. Bir tanesi bu ürünün hayata geçirilmesi üretimi ve sonrasında da bütün üretim süreçlerinin aslında yutilizasyonu ve optimizasyonu diye düşünebiliriz. Ne değişti bütün bu şeyde döngüde? Aslında iki temel unsur değişti. Bir tanesi bir sanal dünyayla, e, fiziksel dünyanın kol kola koştuğu yaklaşımlardayız. Yani bir dijital ikiz kavramı ortaya çıktı. Ben bir ürün üreteceğim zaman bunu e, işte bir prototip olarak üretip ya şurası hatalıymış deyip tekrar üretip tekrar üzerinde düzenle yani Bununla uğraşmaktansa ben bunu sanal bir ortamda simülasyonunu yapıyorum. Yeni ürünümü burada dizayn ediyorum. Arkasından bu ürünü nasıl bir hatla nasıl bir fabrikada kuracağımı yine sanal realizasyon üretim kısmının e, simülasyonunu yaparak planlıyorum. Sonrasında bu sanal fabrikam hangi kriterlerle, hangi parametrelerle çalışırsa ne kadar ürün üretirim, ne kadar verimli olurum, bunun üzerindeki optimizasyonları yapıyorum. Ve bütün bu sanal süreçlerden sonra, her şeyi istediğim noktaya getirdikten sonra fiziksel dünyaya geçiriyorum. Bu bana ne kazandırıyor? Bir hata yapma şansı, çünkü hatada bir maliyet yok sanal ortamda, hızlıca düzeltebiliyorum. Hız kazandırıyor, esneklik kazandırıyor gibi gibi. Yani sanal ve fiziksel ortamın kol kola koşuyor olması çok önemli bir güç haline geliyor. Ve bununla birlikte aslında eskiden adasal olarak ortaya çıkmış çözümlerin birbiriyle konuşur hale geldiği yapılarda. Yani bir mühendislik veya işte ürün yaşamının başlangıcı olan inovasyondaki kullanılan yazılımlar veya tullarla operasyonun içerisindeki yazılımların, tulların birbiriyle konuştuğu hatta bu konuşmanın e, tedarikçimden işte ürün, yarım amül, ham madde, yarım amül, ürün ve sonrasında lojistik süreçleri ve müşteriye kadar gittiği bir dönem düşünürseniz çok ciddi bir şekilde bu teknolojilerin ne şekilde etkileri olabileceğini e, hayal edebiliyoruz. Peki ne bu teknolojiler? Ben böyle bir, bir saat, bir saat on beş dakikalık Endüstri 4.0 sunumu yapıyorum. O zaman tek tek bu teknolojileri anlatıyorum ama e, şu an öyle bir zamanım olmayacak. Hatta süremi de bayağı e, kullanmışım. Bu teknolojiler 9 tane şu an tanımlanıyor. Bunu e, şu an işte Boston Consulting Group gibi, Accenture gibi danışmanlık şirketleri bu 9 teknolojiden bahsediyor. Siber fiziksel sistemlerden, dijital timinden bahsettim. Vertikal entegrasyon konuştuk. Internet of Things her şeyin internete bağlandığı, bunun için cloud bulut bilişim sistemlerinin kullanıldığı e, teknolojileri konuşuyoruz. Additive Manufacturing, 3D Printing, katmanlı üretim. Ee, yine çok ciddi bir şekilde e, e, dijitalizasyon anlamında birçok sektöre girdi. Özellikle tıpta örneklerini duyuyoruz. İşte kulak üretildi, organ yaratıldı şeklinde. Ee, robotlar artık e, collaborative, communicative, robot deniyor bunlara. Birbiriyle konuşabilen, birbirinden öğrenebilen Robotların, robotik teknolojilerin hızlı bir şekilde hayatımıza girdiğini görüyoruz. Ee, augmented reality, arttırılmış gerçeklik, sanal gerçeklikle birlikte yine özellikle uzaktan bakım süreçlerinde çok ciddi bir şekilde e, üretimde ve endüstrilerde kullanılıyor. Big data analitik e, verileri topladık, internet of things'de, cloud'da store ettik fakat sonra ne yapacağız bunları dedik ki ancak... E, Anlamlı bilgi haline geldiğinde bir şey ifade ediyor, değer katabiliyor. Dolayısıyla bunu analitiği ve de bilgi güvenliği, cyber security de yine çok çok göbeğinde, çok kalbinde bütün bu teknolojilerin. Ee, bu teknolojileri tutuyorum hocam süre beş dakikam kaldı, teşekkür ederim. Bu teknolojilerin bugün kullanılma oranlarını çok hızlı bir şekilde görüyorsunuz. İşte cloud yüzde 85 operasyonda sensörler %65, ürünlerde %59 gibi bu oranlar değişecektir, artacaktır. Yeni teknolojiler gelecektir. Ama baktığınızda bu teknolojiler de ortak olan oyun kuralları dediğimiz şey nedir diye bakarsak insanlar, cihazlar, sistemler birbirlerine artık tüm değer zinciri boyunca bağlı. En temel fark veya en temel noktayı bu olarak düşünebiliriz. Ve bilgi real time olarak yani anlık olarak erişilebilir durumda. Ve de tüm değer zincirinin her parçası aslında sürekli olarak bu veri analiziyle birlikte optimize edilir hale geliyor. Bu detaylara girmeyeceğim ama çok ciddi bir şekilde enerji verimliliği, maliyetler, işte market pazardaki rekabet gibi birçok sayısal sonuç ortada dolaşıyor. Örnekler arttıkça bunlar da artacaktır. Dolayısıyla bizim için soru bunu yapacak mıyız veya yapmayacak mıyız sorusunu çoktan geçti. Bizim için soru, biz buna ne kadar hızlı adapte olabiliriz? Peki Türkiye olarak hazır mıyız? Neredeyiz biz? Ee, geçen gün Kalkınma Bakanlığı'nın bir projesi için bir ön rapor geldi. 2.6 olarak tanımlamışlar. Ney üzerinden yaptıklarını çok net bilmiyorum bu değerlendirmeyi ama hani ikiyi her yerde elektrik var diye düşünebiliriz. 2.6, 3 otomasyon arasında bir yerlerdeyiz. Ee, bu çarpıcı bir örnek tabii. Tekstil çok insan gücünün ön planda olduğu bir ama otomotiv gibi, beyaz eşya gibi, gerçekten savunma sanayi gibi çok daha e, otomasyon e, olgunluğunun yüksek olduğu sektörler yerlerde var. E, ama korkutucu olan kısım şu, bu tablo tabii değişebilir, bu e, çalışmanın üzerinden de bir miktar vakit geçti. E, ha, ne kadar hazırız bu yaklaşımlara diye baktığınızda Türkiye Hacitators yani tereddütte olan ülkeler içerisinde. Öncü değiliz, onu biliyoruz ama potansiyel ne kadar kullanabiliyoruz? Bu noktada da soru işaretleri var. Hızlı bir şekilde kendimizi buradan tereddütlü olan ülkeler arasından kurtarmamız lazım. Neden? Bu da yine yeni öğrendiğim bir oran yüzde 95'ler civarı olduğunu düşünüyordum ama 99 olduğunu bilmiyordum. Türk sanayisinin yüzde 99'u kobilerden oluşuyor. Yüzde 99'u. Bakın çok yüksek. Yani. Büyük şirketler konuşuyoruz, işte orada sunum yapıyoruz, bunları anlatıyoruz ama asıl ülke dönüşümü diyorsak biz Kobiler bunun anahtarı. O yüzden de çok ciddi bir şekilde, özellikle üniversite sanayi işbirliğinin ne kadar önemli olduğunu bu tablo bence çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Ee, ben bunu kötü haber diye söylüyorum. Maalesef kısa yol yok bu işler. E, bu işi yapmak istiyorsak biz bu teknolojileri aşama aşama ilerletmek zorundayız. Yani benim iyi bir altyapım yoksa üzerine bir bilgi sistematiği koy, koyamıyorum. Bu yoksa üzerinde aplikasyonlar çalıştırarak işte CRM sistemleri, ERP sistemleri kuramıyorum. Bütün bunlar yoksa en dış e, halkada bir big data analitiği, veri analizi yapamıyorum. Dolayısıyla bu dönüşümün aşama aşama olması gerekiyor. Şirketler için dönüşüm sadece operasyonun dönüşümü değil, e, müşterileri bu işe dahil etmek, ürünleri dönüştürmek, bugün kozmetik şirketleri işte güneş kremi çıkarıyor, yanında bir patch veriyor, çocuğunuza yapıştırıyorsunuz, bir saat sonra aplikasyon var uyarıyor sizi, diyor ki tekrar kremi sür, işte çocuk şu kadar uzaklaştı. Yani her şirket artık bir teknoloji şirketi. Operasyonu dönüştürmek bunun bir bacağı ama ürünleri ve çalışanları dönüştürmek de bunun e, çok önemli ikinci bir bacağı. Bu detaylara giremeyeceğim sürem olmadığı için ama çok temel olarak şunu söylemek istiyorum. Bu dijital dönüşüm herhangi diğer dönüşüm yaklaşımlarından farklı değil. Burada da yine aslında stratejiler ön plana çıkıyor. Ben şirket olarak veya ben ülke olarak öncelikle nerede olduğumu bilmeliyim ve nereye gitmek istediğimi bilmeliyim. Yani daha hızlı olmak istiyorum, daha çok üretmek istiyorum. E pazar yok satamayacağım. Neden? Dolayısıyla öncelikli olarak benim stratejik olarak hedefim de ben bu teknolojik dönüşümden ne elde etmek istiyorum. Önce bu soruyu kendimize sormamız gerekiyor. Ülke olarak da şirketler olarak da. Sonrasında peki ben ne noktadayım? Buradan yola çıkmak için benim için fırsatlar neler olabilir? Bunların geri dönüşüm maliyetleri nelerdir? Ve ben bunları nasıl? hayata geçirebilirim. Bu gördüğünüz döngü veya adımların hiçbiri yeni değil. Bütün değişim dönüşüm projelerinde biz bu adımları şirketler olarak yıllardır kullanıyoruz. Aynı şey burada da geçerli. Şu an yeni teknolojileri konuşabiliyoruz ama bu teknolojilerden ne yapacağımız asıl cevaplanması gereken soru. Burada üst yönetimin yaklaşımı stratejilerimizin olması, doğru bir yatırım planlaması çok değer kazanıyor. Bununla birlikte ee, fırsatlara odaklanmak yani yeni iş modellerine, inovasyon saykılarıyla yeni ürünlere odaklanmak yine çok önemli. Dedik ki karar mekanizmalarında veriyi ön plana koymamız şart ve de dijital yetkinlikler son 30 saniye toparlıyorum hocam kusura bakmayın. Ee, ben bu konunun en detayına girmeyeceğim zaten herhalde e, konuşmacılarımızdan e, değinecek olanlar var e, insan kaynakları ve insan kaynaklarının dönüşümü. Teknoloji konuşuyoruz, işte ne bileyim veri konuşuyoruz ama baktığınızda her zaman olduğu gibi bu işin kalbinde de insan var. Robotlar geldi insansız üretim yok. Yani evet robotlar geldi üretimde daha fazla göreceğiz bunları ama yine bu işin kalbinde insan. Ve burada da çok önemli bir şey dijital yetkinlikleri geliştirmek ve de experimental mindset dediğimiz aslında denemekten korkmayan, hata yapmaktan korkmayan, bir kültüre, bir yaklaşıma sahip olmak ve bununla birlikte dijital dünyamızı da dönüştürmek gerekiyor. Önümüzde birçok challenge var. Bunların birçoğundan bahsettik. Öncelikli olarak insanların korkusu en temeli diye düşünebiliriz. Eski leğeninin entegrasyonu gibi. Ama baktığınızda yine de geleceği şekillendirmek bizim elimizde. Diyerek bitirmek isterdim ama biz bunları konuşurken maalesef yeni yeni kavramlar ortaya çıkıyor. İşte bugün dünya Universal Basic Income'ı tartışıyor, robotlar gelirse üretime bunlardan vergi alıp insanlara dağıtabilir miyiz? Veya Human Machine Singularity konuşuluyor. Aslında gelecek bizi dönüştürüyor, biz geleceği dönüştürürken yani bu el ele kol kola gitmesi gereken bir şey hepimiz için. Çok teşekkür ediyorum, ümit ediyorum bu teknolojileri daha iyi bir dünya için kullanıyor oluruz insanlık olarak. Beni dinlediğiniz için çok teşekkürler, saygılar. Çok teşekkür, çok teşekkür ediyoruz, eksik olmayın. Şimdi ikinci konuşmacımız Sayın Cengiz Özden. Cengiz Bey de Doruk Otomasyon Yazılım Anonim Şirketi'nin teknoloji CEO'su diyelim değil mi? Teknik şefi ekip, ekip şefi diyelim. Peki STO'su ee, yeni kavramlar böyle giriyor hayatımıza. Ee, daha önce Doruk, e, Doruknet'te genel müdürlük yapmış. E, İstanbul Teknik Üniversitesi mezunu. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde e, yüksek lisansını yapmış e, ve bilgisayar teknolojileri, bilgi, kontrol ve bilgisayar mühendisliği alanlarında hem eğitimli yapmış hem çalışan bir kişi. Evet Cengiz Bey'den de yine sanayide dijitalleşmeyi izleyeceğiz. Çok teşekkür ediyoruz. Buyurun. Teşekkür ediyorum. Şimdi Derya Hanım'ın güçlü sunumundan sonra bir parça kendini değişik hissettim. Ben bugün size hazır kurumsal bir sunum yapmayacağım. Direkt bu etkinlikte sizlere ilham vermesi için hazırlanmış. Sadece buraya özgü bir e, sunum kullanacağım. E, umuyorum e, faydası olacaktır. Şimdi Siemens e, herkes biliyor. Ben çok kısacık bir iki cümleyle kendimizden bahsederek e, başlamayı arzu ettim. Biz 98 yılında kurulduk. Üretim yönetim sistemleri e, kuruyoruz. IOT cihazları üretiyoruz. E, oldukça... E, fazla sayıda arge'si olan, bu konuda e, ödülleri olan bir arge firmasıyız. E, 98 yılında eee networke bağlı ilk terminalleri yaparak başladık. TÜBİTAK destekli bir projeydi. İlk IoT öncesi cihazlarımız. Eee gene Otomatik toplanan verilere dayalı, e, otomatik planlama yapan yazılımlar TÜBİTAK destekli olarak e, geliştirildi. E, 2002 yılında Boş Siemens'te e, ilk dijital üretim e, yönetim sistemini kurduk. E, tüm dünyada e, Boş Siemens'in fabrikalarına e, benchmark oldu. E, 2005'te ilk Teknopark ofisimiz açıldı, ikinci Teknopark ofisimiz 2014'te açıldı. Şu an Amerika'da da bir e, yatırımımız var e, ve Amerika'da DMDII e, ne olduğunu birazdan e, konu içinde de geçecek e, partner olduk. E, 2019'da da e, Japonya'da faaliyette olacağız. E, 98'den beri dijital dönüşüm gerçekleştiren uluslararası standartlarda e, sistemler kuruyoruz. Ee, dört tane önemli organizasyona üyeyiz, mesela Amerika'da, İSA Avrupa'da, ee, bunlar bizim alanımızla ilgili uluslararası standartları kuran organizasyonlar. Ee, OPC Foundation'ın da üyesiyiz, ee, DMDDA'ya da yeni ee, Şu an 200'den fazla büyük enterprise'da toplamda 500 civarı işletmede e, uçtan uca sistemlerimiz kullanılıyor. Kurulduğu tüm işletmelerde de e, az önce Derya da bahsettiği gibi çok önemli verimlilik artışlarına yol açmış durumda. Şimdi konuya ben e, sizi farklı yerlere sürükleyeceğim. Endüstri 4.0 e, ilk bahsi geçtiği 2011 e, Hanoversevit Fuarı'nda bahsi geçiyor. E, Boş'un önerisiyle e, Alman hükümetinin yaklaşık 200 milyon euroluk bir finansmanıyla e, bir rapor hazırlanıyor. E, bu <gülüyor> şu an kullanacağım slaytların tamamı bu hazırlanan e, Final Report Industry 4.0 raporundan direkt alıntıdır. E, bu herkesin artık çok iyi e, aşina olduğu dört e, adımlı sanayi devrimi konsepti ortaya çıkıyor. Şimdi bu konsepte niye ihtiyaç duyuluyor? Bu gene aynı rapordan alıntı. En üstteki e, 27 Avrupa ülkesinin e, makina imalatı ile ilgili e, toplam e, satışlarını gösteriyor. E, Giri olan ve onun altındaki Amerika ve e, Almanya en alttaki çizgi Rusya, e, ortadaki siyah çizgi de Çin. Çin özellikle 2008 yılında itibaren çok açık ara farklı öne geçmeye başlıyor. E, dolayısıyla e, bir şeyler yapılmasına ihtiyaç duyuluyor ve bu da raporun kapağı ee, bu rapor e, bir stratejik girişim bu girişimde e, Alman endüstrisini, endüstrisini geliştirmekle ilgili bu arada eleştiri yapmıyorum birazdan Amerika Çin vesaire diğer ülkeler içinde gireceğim e, hepsinde göreceksiniz bunlar ulusal politikalardır e, birer yeni teknoloji değildir ee, tabii ki teknolojiyi geliştirmek için yapılan girişimlerdir. Endüstri ee, 4.0 tek bir bakış açısına sahip değil. Ee, değişik perspektiflerden bakıldığında değişik konular ortaya koyuyor. Ee, en altta e, yazılım e, perspektifi var. Burada işte en üstte e, ERP sistemleri var. Onun altında e, Met sistemleri, üretim yönetim sistemleri var. Bunun altında kontrol sistemleri var. E, mühendislik perspektifiyle bakıldığında e, ürünün tasarımından e, hayat çevrimi sona erinceye kadar, ürün ortadan komple kalkıncaya kadar, servislerine varıncaya kadar tüm alanları kapsıyor. Bir donanım bakış açısı var. Burada Makinalardaki PLC'ler bunların SCADA sistemleri, veri toplama sistemleri, IT sistemlerine kadar DCS sistemleri gibi konuları kapsıyor. Bir de e, e, endüstri mühendisliği konusu olan üretim prosesleri bakış açısı var. E, ben bir tane de son rapordan e, kullanacağım slayt e, Eğitimle ilgili konuyu da koymak istedim. E, bu rapor 2013 yılında yayınlandığında... Bu başlamış faal olan bir e, uygulama akademik küp diye geçiyor. E, değişik aktörlerin e, birbiriyle olan ağını sağlamaya çalışan e, bir şey. E, sonuçta mezunlar akademik kullan, küpü kullanarak yeni işler buluyorlar. Öğrenciler kendi kariyerleri için yeni yollar buluyorlar. Üniversiteler yetenekli mezunlarının iş bulmasını Garanti altına alıyorlar vesaire. Ee, bununla ilgili e, bu ilk raporda yer alan bir şey. E, tepede bir adres var. Daha ayrıntılı bilgiyi de oradan verişebilirsiniz. Peki Amerika'da ne yapıyor? Amerika'da da e, 2011 yılında gene bu Endüstri 4.0 konseptinin geçtiği aynı yıl e, Advanced Manufacturing e, Partnership diye bir e, girişim başlatılıyor. E, bu girişim e, bir rapor sunuyor ve e, bu raporda e, ulusal e, inovasyon enstitülerinin oluşturulması ile ilgili bir tavsiyede bulunuyor. <gülüyor> e, bu raporda tavsiye edilen 14 tane e, enstitü kuruluyor. Bu enstitüler konunun e, farklı alanları ile ilgili faaliyet gösteriyorlar. İşte en altta e, kompozit malzemelerin ile ilgili bir şey var. Fiberlerle ilgili var. E, smart City konsepti var. Bunların arasında bir tanesi de e, DMDII. E, bu da Digital Manufacturing konusuyla ilgili olan e, enstitü. Az önce bahsetmiştim. E, biz de bu enstitünün e, üyesiyiz. Ee, burada da gene bakacak olursanız e, bu tüm enstitüler Manufacturing USA diye bir e, ortak şemsiye altında toplanmış durumda <gülüyor> ve e, bunlar da gene e, Amerikan sanayisinin e, yıkıcı inovasyonlarda e, gelişmesiyle ilgili kurulmuş enstitüler. Gene şey eee DMDA yayın e, workshop'ındaki sunumundan e, doğrudan doğruya Amerikan e, sanayisinin geliştirilmesiyle ilgili. E, Amerika'da bir parçada e, farklı yaklaşımlar var. Endüstri 4.0'ın tanımladığı bütün konsept kullanılıyor. Hatta e, son 5-6 aydır çok kuvvetli bir şekilde kendi deyimleri olan Advanced Manufacturing ve Smart Manufacturing yerine Endüstri 4.0 deyimi Amerika'da da çok yaygın kullanılmaya başlandı. Amerika IT konusunda bir adım diğer yerlere göre önde. Merkezde tüm yapılarda hep cloud yapısı var. Bu Microsoft'un Microsoft'tan bir alıntı. Sonuçta Cloud hem bir platform hem bir infrastruktur olarak tüm bu yapıların merkezinde yer alıyor. Sadece sanayi kısmı yer almıyor konseptte. Endüstri 4.0'dan farklı olarak konu komple dijitalleşme olarak ele alındığı için akıllı ev vesaire tüm konseptleri kapsıyor. Burada tüketicilerle ilgili internet of thing pazarı 1 trilyon dolar olarak öngörülmüş. E, endüstriyle ilgili IOT pazarı 3.7 trilyon olarak geçiyor. E, şimdi e, bu two slide'da gördüğünüz şeyi eminim ki e, hepiniz siz de e, yoğun bir şekilde hissediyorsunuz. E, ya da akademik çevreler olarak belki çok size gelmiyor ama e, tüm sanayi bir bombardıman altında her gün dijitalleşmeyle ilgili e, yeni konseptler geliyor. E, konunun uzmanı bu, yıl, bu konuda çok uzun yıllardır çalışan bir kişi olmama rağmen e, konudaki değişim o kadar hızlandı ki e, hepsini artık biz biz bile takip etmekte çok güçlü çekiyoruz. Peki burada e, Değişik olarak ne çıkıyor? E, <gülüyor> e, Amerika'daki çalışmalarda yeni konseptlerin dışında e, bir, bir tür geri adım e, mevcut günlük işlerin nasıl e, otomasyonunun yapılacağına dönük e, sistemlerin bakış açısında bir miktar değişimde yaşanıyor. E, şimdi bugün e, reaktif davranıyoruz problemler görünür değil. Bir problem çıktığında bir arzu olduğunda gidip tamir ediyoruz. Bu yakın gelecekte proaktif olacak. Ne olacak? Ne olmuştu? Ne zaman olmuştu? Nasıl olmuştu? Bunlarla ilgili görebilir hale geleceğiz. Gelecekte de prediktif olacak. Her ne kadar sunum böyle diyorsa da açıkçası bir en az bir on yıldır Hemen hemen bütün müşterilerimizle şu an diye gösterilen adımları bir şekilde önce uygulamalar olarak hayata geçirdik. Ama genel bakış açısı gidişatın adım adım bu şekilde gelişeceği yönünde. Bu da IBM'den bir farklı çözüm. Ben bu örnekleri özellikle şundan dolayı seçtim. Hep bir takım hayaller konuşuluyor. Bunların bir kısmı e, önce uygulamalar olarak hayata geçiyor. E, Amerika'daki uygulamalar biraz daha pratiğe yönelik. Hepsi fiilen e, uygulaması olan konular şeklinde gelişiyor. E, burada da e, konu e, Sürekli veri üretiliyor. E, özellikle e, üreticiler, e, mühendislik takımları, dizayn firmaları çok... E, sayıda ve çok büyük dosyalar üretiliyor ee, çok büyük çok hızlı networkler olmasına rağmen bunların e, paylaşım hızları henüz tatmin edici düzeyde değil Amerika'da dahi dolayısıyla e, IBM de buna ilişkin yeni bir çözüm sunuyor. Şimdi konunun başka bir yanına geldik e, bu yıl Nisan ayında ııı e, Hanoversevit'te e, Japonya konuk ev sahibiydi. Ee, orada Japon e, Başbakanı Abe konuşmasında yeni bir konsept ortaya koydu. Toplum 5.0, Society 5.0 diye yeni bir kavram ortaya çıkmış oldu. Ee, şimdi bu e, 2016 yılında aslında ortaya çıkmış bir konsept. E, Sebit'te ortaya çıkmış bir konsept değil. Orada e, Abe dile getirdiği için e, bir anda e, çok popüler oldu konu. Buradaki konsept e, konuyu endüstriyle e, ele almak yerine e, yaşanan değişim çok daha kapsamlı bir değişim. İşte Uber örneği, Airbnb örneği vesaire bunların hepsi gerçekten de dijitalleşmeyle ilgili yaşadığımız bir devrim yaşıyoruz. Ama bu sanayi devrimi olmanın ötesinde çok daha öte bir devrim. E, Society 5.0'da e, bunu tanımlıyor. Sonuçta ee, avcı toplumuydı, tarım toplumu oldu, endüstri toplumu oldu, sonra şu an bilgi toplumu olmuş olduk, internetle birlikte ee, tanımlanan yeni konuda super smart society. Şimdi bu konsepti e, Japonya'nın e, güdüsü ne? E, ben bunu özellikle açmak istedim. E, Japonya'da nüfus düşüyor, herkesin kendine göre derdi var, bizde nüfus artıyor bizim ihtiyaçlarımız farklı orada nüfus düşüyor nüfusun yüzde 25'i 65 yaşı geçmiş durumda sonuçta genç nüfus da var çalışmayan çalışan kesim küçük bir kitle olarak kalıyor ve bu kitlenin tüm bu topluma bakması gerekiyor Society 5.0'un tetikleyicisi konseptleri geliştiren ana konular bunlar yani ayrıntılara hiç düşünmedim. Ee, aslında konulara değinip geçiyorum. Ee, i̇lham aldıktan sonrası kendi ilgili kişiler detay gerekiyorsa girerler diye düşündüm. Ee, Çin'deki durum ne? Ee, Çinde e, IoT e, Innovation Zone bir bölgede e, kuruldu. E, sonuçta e, 2015 yılında 101 milyar euro ciro filan yapılmış durumda. Yapılacak dil yapılmış durumda. 2020'ye kadar 243 milyar euro olması bekleniyor. Bu direk yine Çin hükümeti tarafından desteklenen ulusal 5 yıllık kendi kalkınma planlarının parçası olan bir adım. Burada da dokuz tane ana geliştirilecek sektör var. Bunların birincisi Smart Industries ama yine şey dijitalleşme ile ilgili olduğu için işte akıllı tarım, lojistik, trafik, enerji, çevre koruması, security hepsini tüm alanları kapsıyor. Burada ikinci madde için bu alıntıyı yaptım. Çin'in bu IOT stratejileri tipik olarak Almanya'nın ensü 4.0'la kendilerini kıyasladıkları nokta olmuş oluyor. Onu buradan ilerliyor. Şimdi Türkiye'de bununla ilgili ne yapılıyor? 12 Aralık'ta ilk toplantısı yapılacak. 2019-2023 yıllarını kapsayan 11. Kalkınma e, planı e, hazırlıkları başladı. E, bu kalkınma planını hazırlayacak çalışma grupları var. E, bu çalışma gruplarından biri de Doğrudan Sanayide Dijitalleşme çalışma grubu. Eee ilk toplantısı önümüzdeki ay gerçekleşecek. İnşallah e, inşallah burada gördüğümüz gibi eee Almanya'nınki kadar başarılı bir şeyler çıkarabilir miyiz bilmiyorum. Ama e, sonuçta biz de kendi ulusal politikamızı bir şekilde yeni oluşturmuş olacağız. Ben çok kısacık e, biz kendimiz neler e, yapıyoruzdan da e, bahsetmek istiyorum. E, makineler eğer akıllı makinelerse doğrudan bu makinelerden veriler topluyoruz ee, kendi geliştirdiğimiz patentli e, internet of Thing olarak tasarlanmış cihazlar var eğer makineler akıllı makine değilse e, verileri bu cihazları takarak topluyoruz e, Amerika'da Diyaya'ya katıldığımızda davet edilerek katıldık e, açıkçası gruba davet etme sebepleri şuydu yeni <gülüyor> makineler akıllı makine olarak geliyor ama ortalıkta çok sayıda e, kullanılmakta olan makine var. Bu makineler kaldırıp atılacak değil. Bir şekilde bu ekosistemin parçası olması lazım. E, bizim sistemlerimizde bu dönüşümü sağladığı için e, geçiş sürecinde önemli bir anahtar rol oynama potansiyeline sahip. E, veriler toplanıyor. Sahada sonuçta operatörler de var. İnsan komple hiçbir şekilde kalkmıyor. E, operatörler için bir takım taç paneller ya da mobil olması gerekiyorsa tabletler için arayüzler var e, verimliliği tetikleyen e, ana araçlar e, birincisi sağda görselleştirme ile ilgili e, şu an e, donanım olarak ve yazılım olarak çalışan bir takım araçlar var e, bu ilk sol baştaki e, burada sağ baştaki bu e, Ürün bir donanım ürünü gene internet of think olarak tasarlanmış bir cihaz. Ee, bir ucuna ethernet takılıyor, diğer ucuna VGA ya da HDMI bir ekran takılıyor. Ve toplanmış üstünde analitiklerle sonuç çıkarılmış veriler anında sağda görselleştiriliyor. Ee, diğeri de e, aynı işi yazılım olarak yapıyor. Gene IoT olarak çalışıyor. Ee, mobilite çok önemli. bu ee, iOS'lu ve Android'li telefonlar için e, mobil arayüzler var. Bu arayüzler hem anlık izlemeleri sağlıyor hem de eskalasyon tarafının e, bildirimlerinin e, hızlı bir şekilde yayılması sağdaki problemler için hızlı aksiyon e, alınmasını sağlayan araçlar olarak çalışıyor. E, bunun dışında gerçek zamanlı real-time monitoring ile ilgili e, real-time scheduling ile ilgili ve analitik rapor sonuçlarını sunan e, pek çok araçlar. Peki ben evet. teşekkür ediyorum. Sanıyorum Hayır. da sizi bittim. Biz teşekkür <gülüyor> ediyoruz. Sağ olun. Çok teşekkürler. Evet e, eksik olmasın e, Cengiz Bey'in de bir hayli yeni konuda bilgi almış olduk. E, şimdi Sayın Uğur Civeli'yi davet edeceğim. Ee, Urcevelik de e, e, Kayseri'de doğmuş, İstanbul'da büyümüş, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden mezun olmuş, ee, özel sektörde pek çok alanda çalıştıktan sonra e, gazeteciliğe, danışmanlığa ve e, eğitim faaliyetlerine e, devam etmiş, ekonomi ve piyasa konularında köşe yazarlığı yapmaya e, yapmakta halen. E, Dünya ve e, aydınlık gazetelerinde e, yazılarını e, ilgiyle izliyoruz. Buyurun Uğur Bey, sizi dinliyoruz. Teşekkür ediyorum. E, bu çalıştayı düzenleyen işletme fakültesine ve emeği geçenlere de teşekkür ediyorum. Buraya gelip dinleyenleri de. Bir oturumda son konuşmacı olmak kolay değil. Biraz... Ee, zor ama zoru kolaylaştırmaya çalışacağım. Ben diğer arkadaşlarımdan farklı olarak gözlemlediğim eğilimleri göstermeye çalışacağım. Sürdürülebilir olmayan eğilimleri. Çünkü eğilimler sürdürülebilir değilse belirsizlik ve kırılganlık zaman içinde artar. Sorunlar da ağırlaşır. Bu sürdürülebilir olmayan eğilimler kimine az kimine çok dokunarak bazen olumlu bazen olumsuz hepimizi etkiler. Eğitimi de etkiler. İş dünyasını da etkiler, siyaseti de etkiler. Onun için o dokunacak eğilimleri sorgulamamız lazım. Belki tersten de sorabilirsiniz. Eğer bu eğilimler sürdürülebilir olmasaydı, ağırlaşan sorunlar nedeniyle böyle gitmeyecek noktasında olunsaydı, dijital elektronik bilme konusunda bu kadar para aktarılır mıydı? Evet, her şey birbirine bağlı. Tavuk mu yumurtadan, yumurta mı tavuktan çıkıyor. Günlük yaşamımıza girdi cep telefonları sayesinde ve o kadar süratli gelişti ki kendi gerçeklikleri gerçekliklerimizden bizi koparır oldu. Hayal dünyasına dalıyoruz bazen farkında olmuyoruz. Aynı binada, aynı odada duruyoruz, duruyoruz ama ayrı dünyalarda yaşıyor gibiyiz. Bu dünyanın sorunları var, önce bunları hatırlamak lazım. Bu to toplantının konusu dijitalleşme, Sanayi 4.0 de bu sürdürülebilir olmayan eğilimlerin bir sonucu. Ama nasıl evrileceği konusu ayrı bir konu. Bu ürünler iyiye mi kullanılacak, kötüye mi kullanılacak? Sorunların çözlemine bilmeye mi hizmet edecek, insanlığı uzlaştıracak, yeni bir düzenin tesisine katkı yapacak? Yoksa tam tersi sorunları ağırlaştıracak, uzlaşmazlığı derinleştirecek ve büyük çatışmaların sebebini mi hızlandıracak? Her iki açıdan da bakabilirsiniz, her ikisinin de doğruluk payı var. O zaman ben sürdürülebilir olmayan eğilimlerden konuyu açmaya çalışayım. Bugünkü dünya düzeni 1945'te kuruldu. Sürdürülebilir olmayan eğilimler 1900'ün ilk yarısının tamamında vardı. Birinci Dünya Savaşı ve arkasından ikinci dünya savaşı sadece o sürdürülebilir olmayan eğilimlerin sonucuydu. Böylesi dönemlerde rekabet koşulları da bozulur. Arıza gelişmeler, rahatlamalar yaratır. Ama ortadan geçtikten sonra sıkıntılar tekrar büyür. Rekabet koşullarındaki olumsuzlaşma teknolojik gelişmeleri de hızlandırır. Tekelleşmeyi de güçlendirir. Küre mevcut düzeni sist kırılganlığını artırır. Şu an bakıyorsunuz eğer... Dijitalleşmede çok hızlı gelişmeler varsa, sanayi dört gündeme geliyorsa, o zaman dünyada iyi gitmeyen çok şey var demektir. Bizim onları konuşmak, çözüm üretmeye çalışmak yerine bunları konuşmamız biraz kendi gerçekliğimizden kaçmaktır. Ağlanacak halimize gülmektir. Şimdi ben, benden önce konuşmacılara katılıyorum. Bir tek örnek vereyim. Amerika'da son 30 yılda ortaya çıkan beş şirket, Amerika'daki tüm şirketlerin toplam nakit varlıklarının üçte birini kontrol ediyor. Bu nasıl oluyor diyebilirsiniz, oluyor. Ama bir başka şey, bir şey dünyada borçluk oranı konsolsuz bir şekilde artıyor. Böyle devam etmesi mümkün değil. Şimdi 45 sonrası dönemi ben safhalara ayırayım. Ben 1945 Sonrasında 45-70 arasına en parlak dönem olarak bakıyorum. Sosyal bilimler açısından. Niye? Gelir dağılımı düzeliyordu. Yoksulluk insansının altında yaşayan insan sayısı azalıyordu. Ortalama gelir artıyordu. Evet, bir düzenlemeler vardı. Doğu blokunda, batı blokunda. Soğuk savaşın gölgesinde geçiyordu. Ama ortalama gelir artıyordu. Gelir dağılımının bozulmasını önleyen kurallar her iki tarafta da vardı. Güzeldi. Yatırım dönemiydi. Sonra soğuk savaş bitti. O güzel dönemde sonlandı farkında olmadan. 1970-95 döneminde ortalama gelir dünyanın hiçbir yerinde artmadı, azalmadı da. Deplasmanlar oldu. Kimisi aşağıdan çok yuk yukarı fırladı, kimisi yukarıdan aşağılara indi. Ama gelir dağılımında önemli bir bozukluk yaşanmadı, yaşanmadı. Gelişmişlerin geliri bir önceki dönem 30 bin, 40 bin dolar bandına çıkmıştı, orada kaldılar. Diğerleri de neredeyse orada durdular. İstisna daha çok Asya bölgesinden geldi. Çünkü 74 dört doğumlu Asya kaplanları giderek daha fazla pay aldılar, başkalarını aşağı ettiler. Gelir dağılımı çok fazla değişmedi. Ben 1945-70 onun için ilk bahar diyorum. Güzel mevsim. Bizim de ömrümüzde ikinci defa yaşayamayacağımız mevsimler var. İlk 25 yılımız yatırım dönemi, ilkbaharımız. Kıymetini bilmeyiz çoğu kez. İkinci kez yaşanmayacaktır. Sonra yaz mevsimi gelir. Yatırımların sonucunu alacağımız 45-55 yaş arası, 30 yıl. Yaz mevsimidir. Güzeldir. Zorlukları kolaylıkları vardır. Sonra 55'ten sonra sonbahar gelir. İşler eskisi gibi gitmez. Yorgunluklar başlar. Düşündüklerimizi bedenimiz uygulayamamaya başlar. Belki 65-70'e kadar devam eder. Sonra sıkıştır. Ama sonbaharda sürdürülebilir olmayan eğilimler belirleyicidir. İnsan öbüründe olduğu gibi. Topraktan gelip toprağa gider sonuçta. Teknolojilerinde, insanların insanın yarattığı eserlerin hepsinin aynı şekilde bir ömrü var. Ömrü olan her şeyin hayatında dört mevsimi var. Şu an 45'te kurulan dünya düzeni sonbahardan kışa geçmek üzere dijitalleşme sanayi dört ilkbaharında. Onun için aynı şeyi konuşmuyoruz. Arkadaşlarım başka şeylerden bahsediyor. Ben biraz sizi gelecekten bugüne getirmem lazım. Çözülmesi çok ciddi sorunlarımız var ve sancılı bir süreç olacak bu. Onun için 45-70 arası ilk bahar, 1970-95 arası yaz mevsimi. Peki 95'ten bu yana ne oluyor? 95'ten bu yana çok şey oluyor. Eğilimler sürdürülebilir değil. Sürdürülebilir olmayanlar sürdürülebilir olanı da bozuyor, sürdürülebilir olmayan haline getiriyor. Gelir dağılımı bozuluyor. İnsanlar Sanki gelir dağılımı bozulmuyormuş, güçleniyormuş, gelir artıyormuş gibi tüketmeye teşvik ediliyor. Borçlanarak. Sonbahar güzel bir mevsimdir. Güneş yüzünü daha az gösterir. Su daha boldur. Ama denge yoktur. Gece gündüz ısı farkları çoktur. Yapraklar kurur. Su boldur ama güneş azdır. Fotosentez yapamaz. Kurumaya başlar. Renk cümbüşüdür. Kimi yapraklar sararır, kimisi kızarır. Çok güzeldir. İnsanın o güne kadar yaşadığı günleri anımsamasına yardım eder. Öncesi başkadır, sonrası geçmiş gibi olmayacaktır. O kuruyan yapraklar sonbaharın sonlarında birkaç haftada dökülür. Yaprak dökümüdür o. Arkasından kış gelir. Ben dünyadaki 95 sonrası dönemi de şöyle düşünüyorum. Galiba 2008 yılındaki küresel krize kadar biz sonbaharın büyük kısmını yaşadık. 2008'deki küresel krizden bu yana yaprak dökümü aşamasındayız. Peki bundan sonra ne olacak? Kış nasıl geçer? Çok insan için, bir ülke için, firma için kolay olmayacak. Onları gönderip yerine gelecek olanlar hızla yatırımlar yapıyorlar. Ama bu birileri için son anlamına gelecek. Ve dijitalleşmenin önce olumsuz kullanımlarına tanık olma riskimiz de çok yüksek. Atom bombasında olduğu gibi. Şimdi 95 sonrasında ne oldu bir bakalım. Arkadaş Derya Hanım bahsetti. Sanayi dört kavramı ilk 2012'de Almanya'da gündeme gelmiş. Peki Almanya ne yaşadı da buraya geldi? Belki daha iyi görmemize yardım eder. Hatırlatayım. 1980 sonrasında Amerika'nın pazarladığı küreselleşme denilen bir eğilim vardı. Küreselleştirme kuralsız bir dönemdi. Emeğin göç ettiği dönemi sonlandırıyordu, sermayeyi mobil hale getiriyordu. Ama sermaye ihtiyacı olan yerlere sermayenin çekilebilmesi için de şartları vardı. Sermayeyi diğer üretim faktörüyle eşit kılan, gelir dağılımının bozulmasını engelleyen düzenlemeler kalkacak. Deregülasyon. Bu deregülasyon bir süre fazla sorun yaratmadı ama olumlu sonuç da yaratmadı. Ama Berlin duvarı yıkıldıktan sonra, portföy yatırımı şeklindeki sıcak para hareketleri, toplam sermaye hareketlerinin yüzde doksanını oluşturmaya başladığında yıkım başladı. Eğilimler sürde bir olmaktan çıkar oldu. İşte Berlin duvarı yıkıldı 89, 92'de de çok önemli şeyler oldu. Mesela 91'de birinci körfez krizini biliyorsunuz, o buzdağının üstüdür. Aşağıda bir şeyler olmadan buzdağın üstünde duman görünmez. Baba Bush ilk, ikinci defa seçilemedi 92, Amerika krizi durgundu. Avrupa durgunluğa tesmen girdi 15 Eylül'de, Uzun, tüm gelişmişler durgundu. Bir şeyler yapmak gerekiyordu. Başka amaçlar için hazırlanan internet ağı serbest kullanıma açıldı. 95'te eğilimler sürülebilir olmaktan çıktığında yeni bir kavram üretildi. Yeni ekonomi. Burada esas konumuzu oluşturan başlık da o yeni ekonomi başlığının türevleri. Ama ne zaman? Dünyada eğilimler kontrolden çıkmaya başladığında. Şimdi o Berlin Wall yıkıldıktan sonra ilk sıcak para akı da Asya'ya gitti. Eğilimler süredir olmaktan çıkınca 95 sonrasında ilk Asya'dan çıkmaya başladı Asya krizi. 95 yılında merkez bankaları bile önünü göremez hale geldi. Veri bağımlısı oldular. Rekabet koşulları bozuldu. Asya krizi, Rusya krizi. Korkunç bir sıkıntı vardı. Deflasyonist baskı. Arz fazlaydı, talep yetersizdi. Arzı kısmaya çalışmak çok sayıda bankayı da göndermek anlamına gelecekti. O firmalar batarsa krediler geri dönmeyecek. Sistem sakatlanacak. Bir takım bölgelerde buna göz yumuldu. Hastalığın yayılması engellendi. Rusya krizi engellenmenin başlangıcı oldu. Amerika'nın vizyonu vardı. 21. yüzyıl Amerikan yüzyılı yapacaktı. Bambaşka bir hayal vardı. O zaman dijitalleşme daha farklı kullanılacaktı. Olumlu yönde ön, ön plana çıkacaktı. Ama Amerika'nın hesabı bozuldu ve uzlaşıya dayalı yeni bir küresel düzen inşası da giderek olanaksızlaştı. Deneyimler var. 97'den 2008'e kadar hepsi başarısız oldu. Savaşmadan, kavga etmeden, yıkmadan yeni bir düzenin Nasıl olacağı konusu uzlaşın olanaksız olduğu şekillendi. 2008-2009'dan beri bunu net biliyoruz. Ama yaprak dökümünde bir şekilde yaşıyoruz. Başka bir şeyler aşağıdan geliyor. Almanya'dan bahsediyorum. 92'de Almanya için sıkıntı var. Almanya göreceli avantajını potansiyel avantajları önce topluluk içinde kullandı. Avrupa'ya yeni ülkeler katıldı. Iki euro'ya geçildi fakat bir yerde bu Almanya'nın sanayi üretimlik avantajları bitti. Sıkıntı var. Başka bir şey yapması lazım. Şu anda Avrupa içinde Almanya'ya bakış açısı da olumsuzlaşıyor. Evdeki hesaplar çarşıya uymamış. 11 Ekim bir öncesi Avrupa vizyonu yeniden ortlayıyor. O zamanki vizyon farklıydı. Almanya ekonomik engeli kendi Dışkan'a göre düzeltmişti ama başka bir amaç vardı, Avrupa Birleşik Devletleri olma ideali. Avrupa ordusu, NATO'dan da uzaklaşılması anlamına geliyordu. Ortak dış politika ama 11 Eylül hepsini bitirdi. Bir tek para birliği kaldı, gerisi gitti, sorun tarafı ağır bastı. O helikopterle paraların dağıtıldığı, para politikalarının gevşetilmemek üzere sıkılaştırıldığı dönemde Avrupa uyuşturucuyla çok fazla ağrı hissetmedi. Ama küresel krizden sonra Amerika özellikle 2009'dan sonra spotları üstüne tutunca bir şeyler yapmak zorunda kaldı. Spekülatif çılgınlığın etkisinde kaldılar. Amerika'daki benzer bir Nasdaq benzeri borsa kurmaya çalıştılar. Dijitalliği teşvik için. Bunun olmayacağını anladılar. Çıkış arıyorlar. Uzmanlık konuları sınav üretim. Ve bu konuda geride kalıyorlar. Montaja kalıyorlar. Ve yeni bir kavram çıkmış 95 sonrasında. Pazar nereyse orada üretim yerelleşmeye geçiyor. Bu gelişmiş güvenlik merkeze gelir transferlerini de azaltıyor. Sorunlar ağırlaşıyor ve Avrupa'nın geleceğini de iyice paralize ediyor. Iki, Sorunlar ağırlaştıkça korumacı eğilimler güçleniyor. Ve belki de 2012'de gündeme gelişi korumacı fikirlerle birlikte. Yani Almanya şunu görüyor net bir şekilde. Eğer böyle devam ederse Alman sanayisi rekabet gücünü kaybedecek. Bu Avrupa'da da birtakım kırılmalar yaratacak. Faturanın büyüğü Almanya'ya çıkacak. Irçılık, yabancı düşmanlığı güçlenecek. Sosyal problemler çözümleri iyice zorlaştıracak. Bir şey yapmalı. 92'den beri bunun için uğraşıyorlar. İlk kırılmayı Asya krizinde yaşadılar. Avrupa daha fazla küresel risk alırken en büyük darbe Asya krizi neydi. Asya krizinde kayıpların, gelip ülke kayıplarının yüzde sekseni Avrupa'nın annesine yazıldı. Ve özellikle Almanya'nın. Sonra büyüyerek sorunlarını çözmeye çalıştı, açıldı. Küresel kriz sorunlarını büyüyerek çözemeyeceksin dedi. Yollar kapanınca bir tek yere sanayide ayakta kalmayı nasıl sağlarız? Buna öncelik versinler. Almanya bir modeldir. Benzer sıkıntıları yaşayan ülkelerin de benzer yol izlemeleri olasıdır. Bugün bakıyorsunuz son iki yıla. Ya İngiltere Avrupa toplumundan niye çıkmak istedi? E eh, 28-29 ülkeli bir Avrupa Birliği var. Yeni alınan ülkelerde 18 yaşını dolduran batıya göç ediyor. Beceriye sahip olduğu işi oradaki yerlerden daha ucuza yaparım diyor. Oranın yerleri işsiz kalıyor sıkıntı büyüyor. Ulusal kimlikler yeniden ön plana çıkmaya başlıyor. İngiltere'deki Brexit kararının arkasında bu var. Iki peki Katalonya İtalyanın Kuzey Hareketi, Almanya'da Bavyera bu ayrılıkçı hareketler niye? Büyük bedeller zamanı geldiğinin herkes farkında. Küresel kriz bunu kesinleştirdi. Ama zenginler bu büyük bedellere ortak olmak istemiyor. Niye? Çünkü diğer kesimlerin ödeme gücü sınırlı olduğu için faturanın büyüğü onlara çıkacak. Onlar da buna ortak olmak istemiyorlar. O zaman nedir? Ayrılıkçı hareketlerin güçlendiğini görüyorsunuz. Herkes biliyor böyle gitmeyeceğini. Sorunların ağırlaştığını. Avrupa kendi standartları bir kenara atıyor. Katalonya'daki referandumu görmezden geliyor. Başka şansı yok. Onlar da çözülüyorlar sorunların altında. Şimdi bizim coğrafyamıza bakıyoruz. Dijitalleşme burada ne kadar mümkün? Kusura bakmayın. Tonbahar tanımladığım dönemde birilerinin yeni dünya düzeni konusunda birleyici olma hırsı bu coğrafyalarda jeopolitik risk adı altında saptanan yerlerdeki yaraların kanatılmasıyla geçti. Öncelikleri başka konulara çevrildi. Bu durumda bizim dijitalleşmeye çok fazla zaman ayırmamız o kadar kolay değil. Devlet düzeyinde. Çünkü devlet sarsılmış. Şu anda geldiğimiz tam bir kafa karışıklığı. Nereden gelip nereye gittiğimizi bilmiyoruz. Dışarısı da bir bazı ülkeler bir tarafımızdan çekiyor, bazıları diğer taraftan. İçeride de aynı şekilde çekişme var ve insanlar aptallaşıyor. Ne olduğunu nereye gidildiğini anlamakta zorlanıyor. Yatırımlar duruyor. Ama bazı sektörler e, e, tüm gövdesi taşın altına koymuş olanlar için yeni yatırımlar yapmak dışında seçenek yok. Ya bu yarışın kurallarına, yeni kurallarına boyun eğecek, gerekeni yapacak ya da beyaz bayrağı çekecek. Şimdi gelelim Kobi'lere. Yüzde fazlası fazlasına, evet. Kobi'ler yapıyor. Yani Şöyle söyleyeyim yüzde 99 fazla aşırı iddialı. 90. O zaman büyük grupların da kobi sayı, mi sayıyoruz? Şöyle bir tanım farkı var. Abi, yani Batı gibi. standartlarına göre kobi abi, abi. açısından bakarsanız bizim bazı büyük gruplarımız kobi kapsamına girebilir. Abi. Ama bizim kendi standartlarımıza göre kobi ölçek olarak biraz daha farklı. Onun için tanımlar farklılaşıyor. Bugün bakıyorsunuz Türkiye'de önemli gruplar var. Onların istihdamdaki payı da önemli. Toplam üretimdeki payı da önemli ama COBİ'lere Entegre tekrar. olmazsa onlarda da üretim olmayacak. O nedenle o farklı görüşler olabilir ama COBİ'ler Türkiye'de gerçekten çok önemli. Ve çoğu aile şirketi. Çoğu dünyada olup bitenleri anlamakta zorlanıyor. Ankara'nın yönlendirmesine uyuyor. Bir süre iyi gidiyor. <gülüyor> bir süre sonra takılıyor kalıyor. Çalıştığı iş kolunun yönlendirmesi oyunda kalmak için uğraşanlar da küresel sürdürülemezlikten bir süre sonra etkilenip yorgun düşmeye başlıyor. Büyük bir belirsizlik var. Bunu net görebiliyoruz. Ama ne yaşanacağını söylemem şu anda zor. Ama şunu görebiliyorum. Bir yirmi yıl sonra neler olup bittiğini bir kenara atıyorum. Yeni bir dünya düzeni kurulduğunda dijitalleşmenin dozu nereye kadar varacak? sanayide ve hizmet sektöründe. Şöyle bir şey mümkün mü? Dünya nüfusunun yüzde yedisi tarımda çalışacak yüzde onu top sanayide çalışacak yüzde on yedi geri kalan yüzde seksen üç ne yapacak? Hizmet sektörünün hepsini doyurma şansı var mı? Maalesef yok. Yani onun için yeni bir uzlaşı da kolay olmayacak. Umalım bir yıl da olsun ama bir yıl, on yıl, yirmi yıl yetmez. Çünkü karşıt, birbirini olumsuz etkileyen eğilimler söz konusu. Sürdüğü bir eğilimin ne zaman test edileceği belirsiz. Belki de dünya nüfusu yarı yarıya küçülmeden hiç olmayacak. Sıkıntımız var. İki, şu anda dijitalleşmeyle ilgili bir düzenleme yok. Dijitalleşme sorunları ağırlaştıran bir faktör olarak devrede. Sorunlar ağırlaştıkça uzma, uzlaşmazlıklar derinleşiyor. Ve tekelleşmeyi bekliyor. Şu anda rekabet tüketicilere yaramış olabilir. Sokakta kredi kartı dağıtılmış olması tüketicilere yaşamış olabilir. Ama tekelleşme başladığında sokakta kredi kartı dağıtılamayacağını da bilin. Borçla günlük ihtiyacı karşılanamayacağını da bilin. O zaman o tekellerin de istediği fiyatları ihtiyaçları için ödemek zorunda kalacağınız da bilin. Böyle gitmeyecek. Bugün sisteme entegre çok sayıda akıllı telefon olabilir. O zaman işsiz kaldığımızda o akıllı telefonun masrafı da lüks haline gelecek. Önce karnımızı doyurmamız gerekecek. Belki de telefondan vazgeçmeyeceğiz. Gücümüzü kullanacağız, hırsızlık yapacağız, ahlaki değerler daha hızlı yıpranacak dünyanın pek çok yerinde. Şimdi güzel hayaller mümkün. 2023 Türkiye, 71 Türkiye, dünyada her şey sürde bir olmayan eğilimler öyle demiyor. Çözümü kolay olsaydı bugüne kadar çoktan çözülürdü. Sorunlar küçükken çözülür. Büyümesine izin verdiğiniz zaman o sizi aşar. Kontrol edemediğiniz eğilimler güçlenir. Bugün dijitalleşme konusunda bir ihtiyaç ama önemli bir sorun. İstihdam kaybını güçlendirecek nitelikli emeğe olan ihtiyaç azalacak. Bugün Amerika'ya bakıyorsunuz. Şunu görebiliyorum ben. Kriz öncesinde Amerika'da ortalama ücretler daha yüksekti. Şu ankine göre. Peki ne oldu? Şu an Amerika'da ortalama ücretler daha düşük. Yıllık artış hızı da yüzde iki buçuk oranında. Peki gayrimenkul fiyatları niye rekorda? Do Do Jones endeksi niye rekorda? Yani ücretler aynı seviyede olsa ona yakın bir seviyede olsun. Ücretler yüzde otuz geri bir seviyedeyken nasıl oluyor da Dow Jones yüzde otuz kırk daha yüksek oluyor? Gayrimenkul fiyatları 2008'in neredeyse yüzde yirmi otuz daha üstüne çıkabiliyor. Peki FED faiz yükseltmeye devam ederse bu böyle devam eder mi? Mümkün değil. Şu anda herkes dişini sıkıyor. Yeni enayiler arıyor. Bu fiyattan satabilsin, kendini kurtarabilsin. Sistemin elinde riskler. Böyle gitmeyecek ama varlık balonları en çok nereyi destekledi derseniz dijitalleşmeyi destekledi. Varlık değerleri arttıkça krediler bollaştı. Şirketlerin belki bizim KOBİ'ler yapmasa da bu alana araştırma, çalışmalar bayağı bir arttı. Her şey birbirine bağlı. Şimdi bana 2009'da ne olur derseniz bilmiyorum derim. Bana 2018'de kur ne olur derseniz Vallahi minimum dört buçuk olur üstünü bilmiyorum. Aralık tahmini yapamıyorum derim. Çünkü o kadar çok değişken var ve hiçbiri de sürdürülebilir değil. Evet, dijitalleşme bir gerçek. İnsanlığın geleceğini bazı açılardan tehdit ediyor. Bazı açılardan da sürdürülebilir olmayan eğilimleri direnleyenlerin burnunu yüz yere sürtüyor. Böyle devam edilmez, böyle devam edilmez. Sorunlaşın hızlı ağırlaşması çözümsüzlüğü destekleyenleri yıpratır. Bugün yıpranların arasında finans kesimi de var. Siyasiler de var. Sorunu anlamadıkları için merkez boşalıyor, aşırı uçlara kayıyor, korumacı eğilimler güçleniyor. Şimdi bakıyoruz. Almanya için çözüm müdür? Iıı sanayi dört. Pardon da ben çözüm olduğunu pek düşünmüyorum. Neden? Bakın 1985 sonrası küreselleşmeye gaz vermiş. 85-95 arasında Uzak Doğu dünyanın yan sanayi ara malı üreten bir e, sanayi merkezi oldu. Avrupa'daki otomotivciler de montaja o dönemde döndü. Parçaları başka yerlerde ürettirmeye başladı. Her parçasını kendisi üretmekten uzaklaştı. Amerika'da da öyle oldu. 2000'lerin başında Dünyada sınav üretimin yüzde sekseninin Çin ve Hindistan'a kayacağı öngörülüyordu. E o zaman sınav üretim oraya kayarsa yani gelişmiş bir keğer ne yapacak? Hep sınav üretimle buraya kadar geldiler. Yerine bir şey koyamazlarsa ne yapacaklar? Eh bilgi toplumu olacaklar. Sanat toplum düzeyine geçecekler. Amerika 83 övünüyordu. Çalışan, istihdam edilenlerin yüzde 65'i hizmet sektöründe. Sanat toplum düzeyine geçtik diye. Amerika seksen sanayi toplum düzeyine geçtiyse ondan sonra yaşadıklarına bir bakın. Büyüyen cari açık, büyüyen bütçe açıkları, borçluk oranının gayri sahafi yutarsanız yüzde yüzünü aşması, başka ülkere kaba gücü kullanmak zorunda kalması, kusura bakmayın bilgi çağına geçmek böyleyse o eksik olsun daha iyi. Peki Avrupa'da bilgi çağı geçince Amerika gibi mi olacak? Buradan başka bir şeye geçmem lazım biri olmayan eğilimleri belki biraz siyasetle buluşturmak lazım. Batının mantığına göre sistemler birbirini takip eden evrim geçirir. Anarşi, monarşi, demokrasi. Anarşi döneminde güçlüler haklıdır. Başka yasa yoktur. En güçlü kimse onun dediği olur. Monarşide tek belirleyici vardır. O ne derse o olur. Demokrasilerde keyfiyet yoktur, güçlü olmak haklı olmak anlamına gelmez, keyfiyet yoktur, adalet vardır. Demokrasi yakında mı? Çok çok uzakta, daha da uzaklaşıyoruz orada. Peki dünyada ne olacak? Bölgelerinde monark olmak isteyen güçler var. Doğa kanunu geçerli. Orta Doğu'da yaşayanları da bunun sonucu olarak görmeniz lazım. Bu doğa kanunun emrinde olacak öncelikle dijitalleşme. Ve muhtemelen iyiye kullanılmayacak. İnsanları tasfiye eden yeni araçlar belki öncelikle üretimini destekleyecek. Bilmiyorum. Vesayet savaşları belki başka bir yöne geçecek. Ama şu anda bir basiretsizlik var. Dünya en az iki kutupla olacak gibi görünüyor. İki tarafta dijitalleşmeyi kendi lehine kullanacak ama karşı tarafı yıldırmak için silah olarak da kullanmaya çalışacak. Karşı tarafın kullanımlarından kendilerini korumaya çalışacak. Belki üçüncü dördüncü kutuplar da olacak. Şu anda dünyadaki en önemli büyük boyutlu kararlarda yeni düzende belirleyici olma içgüdüsü bir numarayı oynuyor. Onlara bir şey satmak, inşa ihtiyacı olacak demek de o sektörleri biraz ayakta tutuyor. Ama yeni teknoloji değişikliğine ayak uyum sağlayamayanlar da yıpranacak, tekerleşmeler kesin şekillenecek, bugünkü yaşam kalitesi gerileyecek, bankacılık sisteminde de büyük yıpranmalar kaçınılmaz olarak önümüzdeki dönemde yaşanacak. Önce gelişenlerden mi başlar, gelişmişlerden mi başlar bilmiyorum ama 95'ten bu yana insanlara Neville anlamaması için sürdürülebilir olmayan şeyleri fark ederse yönlendiremeyiz endişesiyle at gözlüğü takıldığını, kısa vadeli, Dürtülerle koyun gibi sürüşü bir yönlendirildiğimizi biliyorum. Teşekkür ederim. Evet, çok teşekkür ediyoruz. E, eksik olmayın. Filler savaşta da, sevişse de olan otları oluyor herhalde. Biraz ben de otlardan, yani biz insanlardan bahsedeyim burada. Ya yanlış, belki teşbih daha olacak ama. Evet, bu kadar olaylar var. E, dijitalleşme bir tarafta, siyaset bir tarafta, ekonomi bir tarafta. Peki biz insanlar ne yapıyoruz veya ne yapacağız? Galiba bizi en çok ilgilendiren bu. Çünkü özellikle bu e, Endüstri 4'ten sonra en çok konuşulan konuların başında mavi yakaların iş kaybına uğrayacağı ve son e, gelecek 5 veya e, 6 yılda e, 2000'e yakın işin yok olacağı ama buna karşılıkta 17.000'e yakın işin ye yeni işlerin çıkacağı söylenmişti. Hep mavi yakalılar üzerinden gidilmişti ama son bir sene bir senedir hatta 6-7 aydır beyaz yakalılar da bu şeyin içine gir, potanın içine girmeye başladı. büyük bir sayıda insanın işini veya mesleğin yok olacağı, büyük bir sayıda insanın işini kaybedeceği konuşuluyor. Hatta sanıyorum Cengiz Bey söyledi veya pardon şey Derya Hanım söyledi robotlar ödesin vergileri. insanlara da buradan para gelsin. Hatta bununla ilgili bir takım çalışmalar var. işlerini kaybeden insanlara biz nasıl ödeme yapacağız ve sosyal adaleti nasıl sağlayacağız diye hepinizin malumu. Evet, değişim enteresan bir şey. Çinlilerin şöyle bir atasözü var, diyorlar ki, eğer bir insana bir dua etmek istiyorsan değişim zamanlarında yaşadı. Bizler galiba o değişim zamanlarında yaşayan insanlarız. 29. Günler diyorlar, işte bu meşhur Fransız bilgi, bilmecesine istinaden. Çok hızlı bir çalkantının değişimin içindeyiz. Ee, Sayın e, Uğur Civeli'nin de söylediği gibi bir refah dönemi yaşadık. Bollaştı her şey. Sonra tekrar geriledi. Sonra tekrar gelişti. Her şeye ulaşmak çok kolay. Ee, pek çok şeye hele e, bilgi demiyorum ben. Enformasyona ulaşmak çok kolay. Bu arada rahmetle anıyorum Oğuzmanas hocamızı dün kaybettik. Türkiye'ye ilk interneti getiren. Evet. Biz hep bilgi çağı bilgi çağı derken şöyle derdi, bir enerji değişmezse çağ değişmez çocuklar hiç merak etmeyin. Elektrik olmazsa ne bilgisayardan ne dijitalleşmeden hiçbir şeyden söz edemezsiniz. Elektrik olmadığı anda hepsi birden, hepsi elektriğin önünde baş eğmek, enerjinin önünde baş eğmek zorundalar. Şu anda da... E, Fosil enerjiler gündemde fosil enerjilerin yerine bir enerji gelmediği sürece çağ değişmezlerdi. Gerçekten de çağ değişmiyor. Hala endüstri 4, endüstri 5 işte sosyal sistem vesaire deniyor. Peki biz ne yapacağız? Çünkü bir işte bu değişimleri bir şekilde planlayan, tasarlayan, örgütleyenler var. Bunların uygulayıcıları işte şey, değişim ajanları dediğimiz yöneticiler bunları uygulayanlar var. Bir de biz insanlar var ve çoğunluktayız maruz kalanlar. Maruz kalanlar iki şekilde baş edebiliyorlar. Ya hakikaten bu değişimin mağduru olarak değişimden en çok zararı görüp rahatsız olanlar şeklinde karşımıza çıkıyor. Veyahut hatta o değişimi fırsata çevirenler şeklinde karşımıza çıkıyor. E, tabii biz genellikle mesleğimiz icabı enseyi karartmayalım diyoruz. E, doğru, e, çok iyi günlere gitmiyoruz. Ne olduğunu bilmediğimiz zamanlara gidiyoruz. Ama dünya hep böyle zamanlara gitmiş. Böyle zamanlardan bir takım evrimlerle değişik e, dönemlere geçmiş. Biz birey olarak, çalışan olarak, anne baba olarak, Çocuk olarak neler yapacağız, kendimizi bu durumlara nasıl adapte edeceğiz, bu durumlarla nasıl baş edeceğiz, herhalde en önemlisi baş etmeyi öğrenmemiz. Çünkü bizi e, sanayi birle birlikte aslında başlayan bir süreçte e, değerlerimizden ve doğal yaşamımızdan, naturamızdan koparmaya başladılar. Biz doğadan koptuk, evlerimizden koptuk, başka yerlerde çalışmaya başladık. Hala Anadolu'da gidin, pek çok köyde çalışmaya gidiyorum diye bir kavram yok. İşte bahçeye gider, tarlaya gider, hayvana gider, sürmeye gider, hasata gider. Yaptığı eylemle kendini tanımlar ama biz sanayi devrimiyle birlikte çalışmaya gidiyoruz. Yani evden koptuk, bir yerde çalışıyoruz ve bir yerde çalışmaz isek, Nihai amacımız olan yaşamaya ulaşamayacağız zannediyoruz. Çünkü nihai amacımız yaşamımızı sürdürmek. Bunu sürdürebilmemiz için mutlaka bir yerde çalışmamız gerekiyor. Bize böyle bir e, şey geldi. Bu bilgiyle biz kendimizi donattık. Hele hele şimdi ben bakıyorum. E, bizler belki artık yolun sonuna doğru geldik, emekliliklerimiz geliyor. Yeni başlayanlara veya çocuğunu işte aman işi, işe olmazsa, aman iyi bir okula gitmezse, aman şu işe girmezse bu çocuğun ne, hali ne olacak? Öyle bir zihniyet yapısı içine girdik. Bu sanayi birle bize gelen bir şeydi. Sanayi devriminin ürünüydü. Bir şekilde bu belki yavaş yavaş başka bir yere evrilecek. Belki doğaya dönecek. Belki dijitalizasyonla başka bir yere bölünecek. Onu çok net bilemiyoruz. Ama bildiğimiz bir şey varsa bir şekilde bunlara maruz kalacağız. Yavaş yavaş da kalmaya başladık. Ben eee birey olarak değil de ama ülke olarak şöyle bir şansımız olduğunu görüyorum. Eee evet ne kadar kara tablolar varsa da bir tarafta da iyi tablolar var. Genç nüfusumuz çok fazla batıda genç nüfus kalmadı doğuda da çok genç nüfus yok veya endüstrileşmiş ülkelerde genç nüfus yok oralara çok güzel yatırımlar yapan yeni küçük şirketlerimiz var hatta geçenlerde o şirketlerden birinin yöneticisiyle bir genç hanımla görüşüyorduk şöyle dedi biz baktık ki mesela Japonya hardware'de Bilgi işlem işte makinelerinin yönetilmesine, üretilmesine vesaire çok ileri ama software yatırımları çok zayıf ve yetişmiş elemanları yok. Biz onun için batıya değil doğuya diktik gözümüzü. Oralarda iş yapıyoruz dedim. Yeni nesile çok güzel işler açılıyor. Çok güzel alanlar açılıyor. Farklı alanlar açılıyor. İşte onun için de son zamanlarda T insan modelinden çok fazla bahsetmeye başladılar. Biz, ben hala Anadolu'da dolaşırken üniversitelerde şöyle bir şey görüyorum. Üniversiteleri hatta bir yerde artık KPSS'yi hazırlama kursları gibi görmeye başladım. Ne zaman bir yere gitsem, bir konferans versem, ya hocam bunlar çok güzel ama KPSS sınavlarına hazırlanıyorsun, hiç onlara vakit ayıracak durumda değiniz diyorlar. Çoğu, üniversitede çoğu işletme fakülteleri, İktisadi idari Bilimler Fakültelerinde Öğrencilerden çoğunlukla bunu duyuyorum bu çok acı bir şey bana çok acı geliyor aman bir yerde sağlam bir işimiz olsun dünya bir tarafa gidiyor burada bir dünyanın bir tarafa gittiğini farklı boyutlara gittiğini e, duyuyoruz dinliyoruz onlarla ilgili inanılmaz e, elimizde bilgiler var e, farklı boyutlara gidiyoruz ama bir taraftan böyle de gençler var veya böyle bir eğilim var. Bunların arasındayız biz de. Bunların arasında sıkışmış kalmış durumdayız. Herkes bir garanti iş, bir rahat iş, işte bir yerde var olmak, oralarda gitmek istiyor. Bir taraftan dijitalleşmenin getirdiği baskılar var. Sosyal yaşamın getirdiği baskılar var. Bunların arasında sıkışmış kalmış insanlar hepimiz veya gençler nereye gidecekler bilmiyoruz ama bir şey var ki değişim zamanlarındayız. Bir yerden bir yere gidiyoruz. Gittiğimiz yere de daha henüz varamadık. Ne zaman varacağımız, nasıl varacağımız belli değil. Bu gideceğimiz yolun ne olduğu çok emin bir, bir yoldu, bildiğimiz bir yol değil. Ki biz insanlar hep bildiğimiz yollardan gitmeyi tercih etmişiz. Bildiğimiz yollar bizim en güvenli olduğumuz yollar. Mesela şöyle bir örnek vereyim hepinizin aslında bildiği. Arabalar ilk keşfedildiği zaman arabaların gücünü biz neyle ölçmüşüz? Çok bildiğimiz beygir gücüyle ölçmüşüz. Elektriği ilk keşfettiğimiz zaman elektriğin gücünü bildiğimiz mumla ölçmüşüz. Yani bildiklerimizden kopmadan evrimleşmişiz. Devrimleri bile biz evrimleşerek getirmişiz. Şimdi başka bir yoldayız. Bu yolu nasıl belirgin hale getireceğiz, nasıl bilinen hale getireceğiz e, onu uzmanlar da bilmiyor. Biz insanlar da çok net bilmiyoruz. Ama bildiğimiz bir şey var ki buralara hazırlıklı olmamız. Bir defa tüketim toplumundan yavaş yavaş kendimizi ki paylaşım ekonomisiyle galiba bunu da başarmaya başladılar. Biraz kendimizi bu taraflara biraz daha naturamıza doğru çekmek, kendi varoluş nedenimizi, doğayla birleşmemizi sağlayacak yollara ulaşmak ve biraz da çalışmanın anlamı üzerinde daha farklı durmak. Çalışmayı ve bu yenilikleri kendimize nasıl adapte edeceğimizi düşünmek zamanı diyorum. Daha fazla vaktinizi almadan burada kesmek istiyorum. Ee, şimdi bir Öteki şapkamla size sorayım. E, konuşmacılara sormak istediğiniz, eklemek istediğiniz bir şey varsa çok teşekkür <gülüyor> ediyoruz. Soruları alabiliriz şimdi. Evet, var mı? Konuşmacılara soru sormak isteyen. <gülüyor> herhalde. herhalde mikrofon açık değil, duyulmuyor burada. Ben anladım. Bitcoinle ilgili soru. Ha, Bitcoin'i bu sürdürülebilirlik içerisinde nereye koyuyorsunuz? <gülüyor> Şimdi Bitcoin Blockchain'i ayrı kefelere koyuyorum. Blockchain de dijitalleşmenin bir parçası olarak pek çok yerde kullanılacak, insanlığa hizmet edecek veya bazı sektörlerde rekabet koşullarının birileri lehine sonuçlanmasına katkı yapacak. Bitcoin de bunun tipik örneği. İlk kripto para %60 arkasından 100 tane geldi. Yok, çoğunluğun gittiği yer meşrulaşıyor. Blockchain kullanılacak. İnsanlar yani bambaşka alanlarda gündeme gelecek. Ve muhtemelen operasyonda insanın rolünü azaltacak. Bitcoin'e gelince kaotik bir döneme girdik. Ulusal çapta ulus devletlerde bir ramma var. Hukuk devleti olmak çizgisinden uzaklaşma eğilimi var. Kayıt dışılıklar büyüyecek. Kripto paranın pazar hacmi de büyüyecek. Büyüydü mü? Ne? Birileri çıkaran belli değil. Sabit miktarda o kayıt dışılığın büyüyeceğini İzi belli olmasın diye bu kripto paraları kullanacaklar. Bitcoin'deki seri yükselişi kayıt dışı pazar büyüyecekse Bitcoin'de pazarın hala 160 altmışı kontrol ediyorsa değeri yükselebilir. Bakın Önümüzde uzun bir belirsizlik dönemi var. Kayıt dışılık muhtemelen büyüyecek. Birileri kripto paralarla ödemesini yapacak. Ama sıkıntı şurada. Hiçbir ulus devlet, hukuk devlet olacaksa herhangi bir ödemenin karşısındaki para hareketini takip etmek ister. Dijitalleşmeye bunu ihtiyaç var. Nakdi ödemeleri izi takip edilemeyen ödemeleri ortadan kaldırmak, belirsizliği sıfırlamaya doğru gitmek için. Ama kripto paralar tam tersi istikamette başka bir şey bu. Örneğin ben silah alacağım. Silahı alsam resmi ödeme yapsam bilinecek. Başım sonradan derde girecek. Ama kripto parayla ödediğim zaman izini takip edemeyecekler. Şu anda kayıt dışı alışverişler konusu kara paraya giren girmeyen Bitcoin ile ödemesi alınabiliyor. Bu Bitcoin'i şu anda e, hukuk devleti takip edemiyor izini. Peki izin vermeli mi? O nedenle değişik şeyler diyorsunuz. Bir bu Bitcoin'den speküle kazanan blockchain'in potansiyelini bilenler olumlu konuşuyor. Ama örneğin Çin e, Bitcoin alışverişinde de yasaklıyor. Pat bir dalgalanıyor ama sonra iki katına gitti. Mecburen. Bankacılarda olumsuz söylemler duyuyorsunuz. Onları Şöyle söyleyeyim. Bitcoin yükselecek. Bu dünyada işlerin iyiye gitmediğinin bir temsilcisi olacak. İki sistem biraz da sistemik risk nedeniyle sistemden çıkıp altına gidilmesini önlemek için bu konuları konuşmayı da tercih ediyor. Onu da dikkate almakta yarar var. Blockchain potansiyeli çok büyük nerelerde kullanılabileceği sınırın nerede olduğu şu an hayal edilemeyen bir konu. Ama Bitcoin buzdan tepesinde insanların blockchain düşünmeden spekülatif düşündükleri bir alan yani çok sert düşer mi? Evet saadet zinciri gibi ama kayıt dışı alan büyüdükçe çok sert dalgalanmalar yaparak yükselmesine sürdürebilir. Ya başka bir şey söyleyemiyorum. galiba ya çok eee kafa karıştı veya çok iyi biliniyor çok net veya çok e, şey yapıldı aslında, e, anlaması da zor biraz anlamaya başladığınızda haz mı zor bir konu şöyle bir örnek vereyim size yani çoğunuzun belki bildiği bir konu ama geçenlerde bir eee bu big data denen hikaye var ya onunla ilgili çalışan eee bir eee genç e, şöyle bir şey oldu aslında şöyle küçük bir olaydan bahsedeyim e, bu meşhur biliyorsunuz e, işte Instagram veya sosyal medya hesaplarınızda e, takipçileriniz var. E, gençlerle konuşuyordum. Bir e, delikanlının takipçi sayısı benden daha düşükmüş. Dedi ki hocam benim takipçi sayım sizden daha düşük ama sizin dedi bir şeyiniz yok. Ben dedi baktım dedi sizin verilerinize dedi. Sizin dedi bir e, homojen dağılımınız yok dedi. Bakın benim sayım daha düşük ama dedi bana dedi inanılmaz hediyeler geliyor size hiçbir şey gelmiyor değil mi? Oradan açıldı aslında konu. Çin'den buna işte bir paket gelmiş hediyeler var içinde falan. Benim dedi çok homojen e, takipçim dedi sizin çok dağınık. Sonra bana bir şey yaptı benim bir profilimi çıkardı. İnanın ben bile şaşırdım. Kimleri beğeniyorum nereleri beğeniyorum nerelere gidiyorum ne alışveriş yapıyorum bütün bütün profilimi çıkardı benim ortaya sadece sosyal medya hesaplarımdan ve kredi kartı hesaplarımdan ki ben sıradan bir insanım beni bu kadar rahat böyle o big data'da bulup o çıkartabiliyorlarsa e, kim bilir neler yapılıyor nerelere gidiyor ve bitcoin bir e, şey yapıyor üretiyor bu delikanlı e, daha üniversite öğrencisi bitcoin üretiyor diyor ki işte bilmem 5 bitcoin üretmek için 900 küsür liralık diyor elektrik harcadım. Gene elektriğe geliyoruz orada. Ve de iki tane de diyor daha önceki ilişelerimde iki tane de makine yaktım diyor. Çünkü bitcoin'i üretmek de o kadar kolay bir şey değil. Çok enerji harcıyorsunuz. Hatta ben bir paylaşım ekonomisiyle ilgili bir konferansa gitmiştim veya bir workshop'a gitmiştim. Orada şöyle demişlerdi. Bütün bilgisayarlar bir süre sonra bu alana kayacak. Ve bu alanda yani bilgisayarlarınızı paylaşın. Kullanmadığınız zamanlarda bilgisayarınızı paylaşın ki bu alanda genişlesin bu alan demişlerdi. Öyle enteresan paylaşımlardan da söz etmişlerdi. Bir taraflara gidiyoruz. Evet sanıyorum Cahit Hocam siz söz almak istiyorsunuz. Evet ben de ayakta konuşmaya alışık olduğum için kalkacağım. İnsan toplum... İnce Hocam'ın dediği gibi bizler ne yapacağızdan çok endişe duymaya başladım. Ben emekli olduktan sonra daha çok dizi seyrediyorum. Bu Black Mirror beni çok etkiliyor. Ve geçen hafta bir şey duydum. Gerçi çok yeni değilmiş ama yeniden niye alevlenmiş bilmiyorum. Bu social scoring içinde insanları değerlendiriyorlar. E, yani Black Mirror gerçekleşiyor. Ne olacağız? O soruyu sorayım dedim. Yani buradaki herkese belki soru. Bir şey Sağ Bilmeyenler... Evet tavsiye edilir. Biz e, Cevdo Hücelo'nun takipçisiyiz o dizinin. Korkunç bir dizi. Bize göre. Evet. Sosyal yaşamda insanlar üzerindeki etkisi e, sizi e, filmde performansınızı değerlendiriyorlar. Bütün bireylerin ama işte diyelim ki e, havaalanında Direkt, bir, bir hizmet bir verene şey yani... gülümsemediniz. Olumsuz bir puan alıyorsunuz. Böyle bir toplam skorunuz var. Filmden şey bahsediyoruz yani. şu anda. Şey. O bu, Fakat bu bir süre korkmuş. sonra bu puanlarınıza göre Kuş belli santlarda oturamıyorsunuz. Zengin bir arkadaşınızın yana, düğününe yana. katılamıyorsunuz vesaire. Şimdi bu gerçekleşiyor Çin'de. Bunu söylemek istedim. Biliyorum. <gülüyor> Çin'de değil, Amerika'da hatta Türkiye'de bazı şirketlerin bile şu anda bunu Hatice kontrol ettikleri var. Deniyormuş. Evet. <gülüyor> ben de daha karamsar hali bir durum, daha da <gülüyor> Bizim bir doktora çalışmamız vardı geçen sene bunun üzerineydi. Tamamen bu sosyal medyadaki e, yansımaların e, sizin performans yani sosyal medyadaki hareketliliğinizin performansınız üzerindeki etkilerine bakan bir çalışma yaptı bir arkadaşımız. Hale sanıyor bugün yok hale burada. Bu konuda da her yerde tebliğler veriyor. Evet buyurun. Ben tabi ki de. İsmim Musa Güngör. Haliç Üniversitesi'nde öğretim görevlisiyim. Ben gelmekte olan Endüstri 4.0'la e, kapitalizmin sürdürülebilirliğine etkisi nasıl olacak? Az önce e, sunumda da söylenilen e, robotlardan vergi alınıp insanlara dağıtılması kapitalizmin sürekliliği için bir manevra mıdır? Bu başka manevralar olacak mı? Bunu öğrenmek istiyordum. Teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> Siz başlayın ben devam edeyim hocam. Yani şöyle söyleyeyim. Kapitalizm kaç kere öldü, kaç kere doğdu yeniden. Çünkü bir şey ölünce ilelebet ölmüyor. Onun yaşayabileceği koşullar orta, ortadan kalkıyor, hırçınlaşıyor, daha vahşileşiyor, gidiyor, yaralar sarılıyor. Sonra bir gün tekrar sahne almaya başlıyor uygun koşullar, iklim koşulları şekillendiğinde. Öyle bakmak lazım. Şimdi sanayi dört. Şimdi dikkat edin bakın üretim araçlarının sahipliği konusunda değinmedik. Sanayi dörtten bir devlet de tamamen komünist planları, o da sonuna kadar yararlanabilir ve dünyadaki rekabet gücünü artırabilir. Herhangi bir grupta yararlanabilir. Ölçek sınırı yok. Bir ulus devlet sonuna kadar kullanıp rakiplerini direncini kırmaya çalışabilir. Bir sektörde diğerlerine göre çok daha fazla buna yoğunlaşan ve maliyetini düşüren rakiplerden oligopol firmalarından biri diğer rakiplerine ekarte edebilir. Oyun çok farklı. Yani kapitalizm derken ülke arası, bölge arası bir şey düşünüyoruz. Ama bir teknoloji dediğimiz zaman çok daha geniş bir anlamı var. Herkesin kullanabileceği bir şey. Ama benim anlattığım sunuma göre evet kapitalizm bir can çekismesi yaşıyor. Yani şu anda görünen en az iki kutuplu bir dünya olacak dedim. Bunun anlamı şu. Iıı ee, ABD'nin 21. birinci yüzyılı Amerikan yüzü yapmak, kapitalini her yere hakim kılmak, kendi çıkarlarına göre oyunun kurallarını saptamak, dijitalleşmek ama kendi çıkarları görecek şekilde rekabeti ve özgürlükleri de sınırlamak zorunda olduğunu bilerek bir tasarımı vardı. Şu an en az iki kutuplu olacak olması yakın gelecekte özgürlükler ve rekabeti sınırlama çabası gündeme gelmeyecek. Sorunların ağırlaşma hızı giderek artacak. Dijitalleşme oyuna daha fazla girecek anlamlarını çıkarabilirsiniz. Bu kutuplardan biri kapitalist, diğeri sosyalist mi olur bilemem ama şunu biliyorum. Ee, 2009'da G20 zirvesi yapılmıştı. Küresel krizden sonra bir teşhis kondu. Dendi ki sorun küresel. Çözüm de küresel olmak zorunda. Peki nasıl olacak? Tabii ki uzlaşı yoluyla olması tercih edilen. Ama bir şey daha hatırlatlar. Etkili düzenlemelere ihtiyaç var. Bunun adı şu: Bahşiği kapitalizmin günlük yaşamdan küresel düzeyde defedilmesi lazım. Sorunları ağırlaştıran rekabet koşullarının kontrol altına alınması lazım. O etkili düzenlemenin içinde bu anlam var ve henüz yapılamadı. Sesim geliyor ama ee, yani. Mavi yaka ve insanın ömrü boyunca işte fabrikada fiziksel güç kullanarak çalışması ve vahşi kapitalist düzenin bir sonucu işte yeni teknolojilerle bunun önüne geçebiliriz bir bakış açısı. Bir diğer bakış açısı peki bunu yaparsak işte orada Universal Basic Income konusu gündeme geliyor. Hani altında sosyalist akımlar veya yaklaşımlar da var. Ne tarafa kullanılacak ağırlık basacak? eee soru işareti ama iki tarafı da aslında ya da iki bakışı da besleyebilecek eee dosyonları bir arada bulunduruyor diye düşünüyorum. Hep konuştuğumuz şey teknolojileri iyiye de kullanmak, kötüye de kullanmak veya işte eee ülkeler veya kişiler yararına da kullanmak aksi de mümkün. Biliyorum e, bilmiyorum benim de belki ekleyebileceğim bu olabilir. Tabii buyurun. Şimdi şey Uğur Hocam alternatif bakış açısını çok şiddetle getirdi. Çok başarılı evet. tebrik ediyorum. Yalnız konu sanki orada biraz da e, kişilerin üstündeki etkisi saptı. Şimdi birileri silah geliştiriyormuş gibi, en üstü 4.0 geliştiriyormuş gibi bir noktaya vardık. Şimdi öyle bir şey yok. Bu internet of yeni icat olmadı, var zaten. E, i̇şte veri toplamaktı, monitoring'ti. Sadece bunları yeni sınıflayan, tanımlandıran, hızlandıran şeyler geldi. Şimdi biz e, suçlu taraftayız, bunu geliştiricilerden biriyiz. E, geliştirmeye çalışıyoruz. Biz kapitalist miyiz? Sosyalist miyiz? Ben, ben öyle deyim bilmem. Ben mühendis taraftayım. Yani. <gülüyor> yani e, şey, hocam yok şey size değil. Ama e, paylaşabilme, kaynaşabilme ediyorum. Benim bunda bir bakış açım yok. Biz ne yapıyoruz? Bir alanda faaliyet gösteriyoruz. Rakipler var. Dünyada yeni çözümler geliyor. Geri kalmamak zorundayız. Geliştirmek zorundayız. Hocam moralimi bozdu. E, hakikaten <gülüyor> Türkiye çok zor günlere gidiyor. Bu ortamda e, sanayicinin işi de zor. Bizim gibi firmaların işi de zor. E, peki ne yapacağız? Savaşmadan teslim mi olalım? Hayır sonuna kadar savaşacağız. Asla geri adım yok. Şimdi ben e, 83 yılında İTÜ Kontrol Bilgisayar Mühendisliği'ne girdim. E, Itü'nün e, bölümün ilk mezunlarından, ilk giren ilk mezunlarından. O vakitlerde şu konuşulurdu. İşte şirketlere bilgisayar gelince insanlar işten mi çıkacak? Ha bu konu konuşulurdu. Gittiğim her yerde bunu sorarlardı. Yani şimdi geçmişe döndüm gibi hissediyorum. Dijitalleşme gelecek. Hayır. Bizim e, biz e, insanları işten mi çıkarıyoruz? Hayır. Doruk sürekli büyüyor. E, yakın zamanlı iki katına çıkacağız. E, Teknopark'ta yeni bir yerimiz devreye giriyor. Müşterilerimiz işten adam mı çıkardı? Hayır, hepsinin rekabet gücü arttı. Hepsi büyüdü. Hepsinin cirosu arttı. Hepsinde daha çok çalışan var. Bu arada rekabet edemezseniz esas e, Çünkü dünya rekabet ediyor. Ben içine girmeyeceğim diye bir şans yok. Şimdi onun için ben kendi müşterilerimizi de onlar kapitalist mi, sosyalist mi ya yani onların öyle bir şeyi yok ki. Bir yaşam mücadelesi var. Mücadele veriliyor sadece. Ha içinde ikisi de vardır. Bilmiyorum artık. çalışayım. Ben ekonomik açıdan baktığımda büyük oyunda önemli bir değişken dijitalleşme endüstri dört. Ve konuşmamın başında dedim ki rekabet koşulları bozulmasaydı, eğilimler sürdürülebilir olmasaydı sizin müşteri sayınız artmazdı. İnsanlar böyle gitsin ister ama böyle gidemeyeceğini gördükleri zaman arayışlar başlıyor. Sizden destek alanlar almayanlara göre üstünlük sağlıyor. Rekabet koşulları iyice bir çetinleşiyor. Yıkıcı olur hale geliyor ve küresel boyut kazanıyor. Şimdi bu yaşanacak bir şekilde sonucunda tekelleşmeyi de belki getirecek. Ama Yardım tekelleşmeyi getirdiği. eşitliği de yaratıyor ama. Yani bilginin her yerden teknolojilerin her yerden erişilebilir olması gittikçe ucuzluyor olması da aslında bu platformlarla birlikte varlık sahibi olmayan şirketlerin büyümesi bir noktada o dengeleri de değiştirebilir. Katılıyorum Deryan'ım da şu var. Ben diyelim ki Ahmet rekabet gücünde yay kalan firmada çalışıyordu, işsiz kaldı. Mehmet işini korudu. Ama birileri işini kaybedecek. Pardon evet. ama Ahmet eee çok kendini geliştirmiş birisi ise zaten o firmadan başka bir firmaya çoktan geçmiş olacak. Ve Ahmet gene ayakta kalacak. A firması <gülüyor> gidecek ama Ahmet ayakta kalacak. İşte onun için zaten bu T insan modelinin geliştirilmesi ve kişilerin yetkinliklerinin arttırılması. Vesaire burada ama tabii ki dediğiniz gibi yani Ahmetler o kadar çok ki o kadar kendini fazla geliştirmiş ve rekabet gücüne gücü yüksek rekabet edebilir o kadar fazla sayıda insan var ki onların içinden de belki eğlenecek ama başka da meslekler çıkacak. Mesela sosyal medya uzmanlığı diye bir mesleği 3 sene 4 sene öncesine kadar bilmiyorduk haberimiz bile yoktu böyle bir meslekten. Şimdi son derece güncel ve son derece aranan bir meslek haline geldi. Önümüzdeki birkaç sene içinde hangi meslekler çıkacak, nerelere kayacak gençler bunu bile çok net göremiyoruz şu anda. Mikrofonu mikrofonu, mikrofonu. Cengiz Bey mikrofonu vereceğiz. Konuyu bir de belki şöyle görmek lazım. Ali ile Ahmet dijitalleşmek istemezse ya da onların işletmeleri işi Hans alacak. Ali, Ali Ahmet komple boşta kalacak. Ee, burada rekabet sadece yurt içinde birileri işten çıkacak diye görmemek lazım. Ee, özellikle doğu pazarları Çin aldı başını gidiyor. Sırf Çin değil. Asya pazarlarının tamamı açık ara fark atar vaziyette. Yükselişte. Ee, biz bunun seçenek olarak bile görmek e, bir hata. Yani şu bir hata ya ben işte e, dijitalleşmek lazımmış. Buraya iki tane robot koyayım. Hayır bu değil. E, böyle bir şey demiyorum. Ama biz dijitalleşmeyin, Biz yapmayacağız. Ben istemiyorum. Yok öyle bir şey. Biz matbaayı istemiyoruz. Gelmesin. Birileri kötü yazı yazabilir. Yok öyle bir şey. Yani bu bir seçenek değil. Bu zaten oluyor. Olayım. Kimse de önüne geçemeyecek. Haklısınız dediğiniz boyutları düşünmek lazım. Bir boyut daha var. Sizin dijitalleşmeyle ilgili. Sizin çok güzel. Tamam <gülüyor> <gülüyor> başta hocam arada bir beni gösteriyor. <gülüyor> şey kimliğe büründüm şu an. Evet, esasen. Dijitalleşme temsilen. Dünyanın ayrıntılarını görmesin. Ama bu konulara yazmaya fırsat gelmiyor. Çünkü insanlar ortozoomal konularla pek ilgilenmiyor. Yani burası keyifli bir alan. Doğru. Kullanıyorum. Şimdi farklı bir olasılık şu: Ben dünyada özelleşme devri döneminin yaz mevsimi ve sonbahar döneminde fazlasıyla kullanıldığını, kış mevsimiyle kamulaştırmaların ön plana çıkmasını bekliyorum. Şimdi kamulaştırma söz konusu olduğu zaman e, rasyonelli kriterleri evrim geçiriyor, farklı bir evrim geçiriyor. Örneğin gümrük duvarlarına yükseltip rekabet yarışından çıkmak istemek de bu seçeneklerden biri. O zaman o evrimsel süreç çalışmıyor. Birinci unsur bu. İkincisi bu evrimsel süreci karşı tarafa geriletmek için kullanan bir taraf da var. Diğer taraf da aynı silahı bir yere kadar kullanır bir yerden sonra başka silahları devreye sokar. Haklı sonuçlar ortaya çıkabilir. Bilmiyorum anlatabildim mi? Uğur Hocam bir şey söyleyeyim mi? Onlar zaten hallettiler biliyorsunuz artık orta yaş sınırı da genişledi. 85'e kadar genişlettiler orta yaşı. Yaş grupları da değişti biliyorsunuz bireylerde. Bu doğal olarak ekonomilere de yansıyacak sanıyorum. hocam yok hayır tesadüf <gülüyor> oldu ben keyerek <kendine gülüyor> <tesadüf de> açmaya <gülüyor> çalıştım hocam, <gülüyor> hocam kontra değil yani buna karşı çıkmıyor hocam başka karşı bir şey çıkmıyorum başka bir oyuncu şey kabul ediyorum göstermek yani. ortakla belirsizliği biraz aralamaya çalışıyorum evet Şaka öyle bir karşı çıkma gibi bir şans yok ama şu tartışmalar bile o hani şey grafik vardı tereddütte olanlar arasındayız işte o onu gündeme getiriyor yani biz burada konuşurken ya ne öyle mi değil mi derken aslında ataların Üsküdar'a geçiyor bir noktada bir an önce de ülke olarak bu işe nasıl taraf alacağımızı ya da nasıl yaklaşacağımızı da Deryan, şöyle gerekiyor. Ben dijitalleşmenin hızlanmasından yanayım. Niye? Ben bir kriz varsa bu küçükken müdahale edilmeyip kalıcı çözüm peşinde koşulmuyorsa geriliyorum. Bunu yanlış aklın kötüye kullanımı olarak görüyorum. Dünyada bu hastalık var. O zaman ne olacaksa olsun birileri hızlandırsın da bir an önce çözüm gündeme gelsin istiyorum. Dijitalleşmeye o da sempatiyle bakıyorum. Onda baştan söyleyeyim. Yani çözümleri <gülüyor> hızlandıran bir süreç. Bir İçim noktada evet şeffaflığı da arttıracak bir şey. Evet. Sanıyorum e, yavaş yavaş sonuna geliyoruz. E, son üç konuşmacıya vereyim. Ondan sonra kapatalım değil mi? Daha devam edebilir miyiz? Peki o zaman birkaç konuşmacı daha var. İsmim Yokan Hocaş, ev sahibi takımdayım. E, <gülüyor> Dolayısıyla arsızlığı varıp üç tane soru sormak istiyorum. Bir tane oh. İnce Hoca'ya, bir tane Derya Uğur Hocam'la zaten biz yarım saat dakika konuştuğumuz için ben kafamdaki soruları sordum, tatmin oldum. Bir tane de Cengiz Bey'e soracağım. E, Cengiz Bey'e soracağım soru şu. E, to, e, toplum 5.0 dedik. Şimdi toplum 5.0 diyorsak, e, artık biliyoruz ki bu dijital ve bir hub, hepimiz oraya bağlıyız. Alışveriş merkezine girdiğimizde hemen bize e, reklamlar gelmeye başlıyor. Evimizde girdiğimiz yerlerde her yerde takip ediyoruz. VPN kullanmadan artık rahat gezemez hale geldik. Toplum 5.0'da ee, bu bizim özelliğimizi ortadan kaldırma. Esasında mesela o achievement'lar, Facebook'taki like'larımız, bilmem nelerimiz... ...herkes fotoğraf paylaşırken bir kahraman haline geldiğini düşünüyor. Özel olduğunu zannediyor ama esasında genelleşmeye başlıyoruz. Yediğimiz, içtiğimiz ve o kadar standart davranış kalıpları yapmaya başladık ki... ...ufuk, ufa doğru bir ayak, ayağın arasından ufuğu çizgi çekiyoruz. İşte Marquez'in kitabı, yanında kahve hep böyle bir kombinasyonlarla hareket ediyoruz. Toplum 5.0'da e, bu kişisel güvenlikle ilgili... İnsanların bu kültürel yozlaşması ile ilgili bir çözüm var mı, bir onura merak ediyorum. Derya Hanım'dan merak ettiğim şey şu, şimdi Web 2.0 ile beraber artık e, kullanıcılar birer content paylaşısı haline geldi. Ve download, upload'tan çok stream olayı, e, bir ticaret konsepti haline gelmeye başladı ama biz bugün 360p'lik bir videoyu bile izleyemiyoruz. Elimizde cep telefonu robotik hareketler yaparız, nerede çekecekte de sağa gidiyoruz, pencerede giriyoruz, yere eğiliyoruz. Dolayısıyla böyle bir teknolojik altyapı der. Ee, bu sistemi oturtabilmek mümkün mü? Ve hocama bir şey soracağım. Kesinlikle. Şimdi ben de Nacizane 18 yıllık eğitimciyim. Benim bazı gözlemlerim var hocam. Şimdi mesela Derya sunumunda şöyle bir şeyden bahsetti. Ee, experimental Mind dedi. Acaba gerçekten bizim eğitim sistemimiz? Buna izin mu? Kişi diye kişi bazında muhakkak kendi çabasıyla çocuklar bir yere geliyordur. Aileden aldığı bir şey vardı ama. Ben Nacizane şunu görüyorum. Nicelikle nitelik bizde ters korelasyonlu gibi. Ve dün bir haber geldi bir müjde olarak geldi. 15 üniversite daha açılıyor İstanbul'da. Beşi devlet, 10'u vakıf üniversitesi olmak üzerine. Sınıflarımız 270 kişi. Experimental experiment zaten yaptıramıyoruz çünkü çocukların ismini tanımıyoruz. Sen kırmızı, sen şey şey şey diye hitap ediyoruz ki o isimle hitap etmek de çok önemli. Böyle bir sistem içerisinde, bütün bir eğitim sistemi içerisinde gerçekten böyle bir şey yapabiliriz. Yani Stanford'a bakıyoruz. Adamın Thinking Matters diye programları var. Quarter, quarter bütün öğrencilere farklı disiplinlerde e, düşünmeyi öğretiyorlar. Bu bizde nasıl gerçekleşecek? Teşekkür ederim. Sağ olun. Oraya sorulan evet. soru daha güzel ama ben onda konuşacağım. <gülüyor> ben başlayayım mı? Buyurun. Başlayalım. Buyurun. Zaten siz başlayın. Ee, şimdi öncelikle en üstü 4.0'da olduğu kadar Society 5.0 bu kadar e, yayın olmayan bir konu. E, Latin alfabesiyle yapılmış. Hı. Yaklaştırırsanız Hı. mikrofonunu ses duydum. Mi? Tamam. Latin alfabesiyle yapılmış yayın sayısının azlığından bile bahsedebiliriz. Ben e, geçtiğimiz ay 15 gün Japonya'da bir ICT eğitimine katıldım. E, orada da henüz sadece varlığı konuşuluyor. Çok büyük ihtimal e, önümüzdeki günlerde yani bir 6 ay içinde bununla ilgili daha detaylı şeyler gelecek. Ama henüz sorduğunuz sorunun kesin bir cevabı yok. E, i̇lgi alanları arasında security zaten ee, sadece bilgi güvenliği anlamında değil nüfus yaşlandığı için ve teröre karşı da e, güvenlik konusu hem bilgi güvenliği hem kişisel güvenlik konusu e, ön plana çıkan bir konu geçiyor ama detaylarıyla ilgili özel bir bilgim en azından benim yok. Ee, ben devam şey edeyim. daha belirtebilir miyim? Sonuçta bu e, Tüm e, akımlar ülkelerin ortaya koyduğu kendi ihtiyaçları ile ilgili e, Japonya'daki bu society 5.0 yaşlanan nüfus işte e, terör ortamı ile ilgili ve yaşlı nüfusun güvenliği ile ilgili konular e, sonuçta bizde dijitalleşmemizi ele alırken bu arada e, kendi gerçeklerimizde biz nasıl dijitalleşmeliyiz dijitalleşirken neyi kazanmayı hedefliyoruz? Bunları ortaya koyarak yaparsak başarılı olabiliriz. Ee, ben önce kendi soruma cevap vereceğim ama sonra oraya da bir kişiye <gülüyor> söylemek istiyorum çok cazip bir konu. Ee, geçenlerde elektrik elektronik mühendisleri odasının bir toplantısındaydım, EMKON ee, Kongresi yapıldı. Orada üzerinde ağırlıklı durulan konu buydu. Ee, hani teknolojik gelişmeleri takip edelim diyoruz ama altyapımız buna, buna müsait mi? Öncelikli olarak bunu düzeltiyor olmamız lazım ee, ve bunun yaygınlaştırılıyor olması lazım. Bakın biz İstanbul'da yaşıyoruz. Ee, hani burada bu sorunları konuşuyoruz. Bütün ülkeyi düşünürseniz bu altyapıları olmadan e, maalesef ki işte Cloud diyoruz, IoT diyoruz. Hepsi için bu altyapılara ihtiyaç var. Yani elektriği götürmeden hiçbir şey olmuyor ama devamında da interneti götürmeden veya doğru altyapıları götürmeden maalesef olmuyor. Zannediyorum ki bu kalkınma çalışmalarının bir parçası da aslında bu altyapının sağlanması olacaktır diye düşünüyorum. Diğer tarafla ilgili eğitim konusunda hocam cevap versin ama benim bahsetmek istediğim şey kültür aslında. Experimental thinking'in bir kültür olduğunu düşünüyorum. Doğu kültürlerinde maalesef biz hata yapmaktan korkan, hata yapınca itibar kaybeden toplumda yaşıyoruz. Bu da deneysel yaklaşımın önündeki en büyük engellerden bir tanesi. Hep iyi hikayeleri dinliyoruz, başarı hikayelerini dinliyoruz ama onun arkasında dönüp bakıyorsunuz aslında yüzlerce, binlerce, milyonlarca yapılmış ve başarılı olamamış şey var. Ee, ama bizim genel olarak kültürümüz maalesef ki hatayı cezalandırma genel, Doğu kültüründe de bu var ee, ve aslında bu inovasyon, e, yaratıcılık, e, experimental thinking de gelişen bir şey ve bugün hani sunumlarda hep onu soruyorum üzerinde Çin markası taşıyan var mı? Çin'de üretilmiş demiyorum, Çin markası taşıyan var mı? Bazen bir kişi çıkıyor, genelde yok. Amerikan markası olan var mı dediğimde herhalde el kaldırmayacak olan yoktur yani ya da belki tek düktür bilemiyorum. Baktığınız zaman evet üretim gücü olmak başka bir şey ama dijitalizasyon yeni iş modelleri yerin fırsatları konuştuğumuzda aslında burada inovasyonu ve e, yenilikçilik bakış açısını konuşuyoruz. Bu da çok ciddi bir şekilde kültür anlamına, kültürel değişim anlamına geliyor. Eğitimdeki reform evet ama e, bizim e, belki yeni nesille birlikte kültürel bir değişime dönüşüme de ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum ben. Teşekkürler. E, Vallahi haklısınız. Ben de duydum o hikaye şeyi. Oradan başlayayım. Son e, söylediğinizden başlayayım. Ben e, kişisel düşüncem benim. E, genç nüfusumuz çok fazla ya. Yani biz istihdamda e, gizli işsizlik yaratıyoruz. Ne kadar çok üniversite açarsak o kadar fazla gencimizi e, bir yerlerde bekletiyoruz istihama götürmüyoruz diye düşünüyorum. Çünkü hakikaten e, nicelik ve nitelik yer değiştirdi. Nitelik ne kadar işte dediğim gibi çok üniversitede dolaşıyorum, Çok fazla üniversiteye gidiyorum. E, i̇kiye ayırdım artık. Yani ortası yok. Bir hakikaten kendini geliştirmeye, bir şeyler yapmaya ama tamamen kişisel e, meraklarıyla, kişisel istekleriyle, kişisel hırslarıyla giden bir grup var. Bir de KPSS'ye hazırlanan. Bir an önce işte bir yerde iş bulmaya çalışan bir grup var. Böyle ikiye ayrılmış bir grup var. O kendini geliştiren veya da işte farklı boyutlara e, işte, e, amyane tabirle yırtmaya çalışanlar e, daha azınlıkta sayıda baktığınız zaman oradan da nitelik ve niceliği belki bir yerde görüyoruz. Veya daha çabuk ayakların bassın bir yere diye. Ama bizde sanki e, üniversite eğitimi mahalle baskısı gibi bir şey oldu. Üniversite eğitimi olmaz ise başka hiçbir şey yok gibi düşünülüyor. Çocuklar da aileler de buna çok şey yapıyor zaten üniversitecilik şirketleri de sanıyorum bizlerin bizim gibi ülkelerin çocukların üniversitede okutmalarının okutmaları isteğinin sonucunda çıktı ortaya biliyorsunuz bayağı Nasdaq'ta da şeyde de e, bayağı iyi puanlar alıyor üniversitecilik şirketleri bize de bize de geldiler loretle birlikte Türkiye'de girdiler dünyada, üniversiteleri topluyorlar, şirketlerin hisse senedi fiyatları yükseliyor vesaire. Enteresan e, işler var ama dediğiniz gibi experimental thinking ne zaman olur, nerede olur onu bilmiyorum. Şu anda ilkokulda çocukları olan e, bu tür eğitimler alan aileleri çok yakından tanıyorum. Çünkü benim yeğenim de ilkokulda. Onlar da Ortaokul lise çağlarında ve üniversitede bu çocuklar ne olacak diye onun merakındalar çünkü bu eğitimden alan çocukların da gidecekleri okullar çok klasik okullar hala ee, çok ya yani onların söyledi ben çok lise eğitimden epey koptum onun için bilmiyorum ama zaten üniversitede dediğiniz gibi isimlerini bile hatırlıyorum ancak yüksek lisans belki doktora da bir interaktif eğitim yapma şansımız var. E, lisansta böyle bir şanslarımız artık hiç kalmadı. Belki biraz işte hocaların gayreti, öğrencilerin gayretiyle belki bir şeyler oluyorsa oluyor. E, biraz oralarda zayıfız diye diyeceğim benim görüşlerim buna. Evet sanıyorum bir sizin vardı orada bir sorunuz bir de orada vardı. Gülbahar Keskin, Haliç Üniversitesi. E, hocam çok teşekkür ederim her iki konuşmacımıza da gerçekten konularında çok güzel bilgiler verdiler. Ee, ama ben bambaşka bir şey sormak istiyorum. Sürdürülebilirlik açısından kişisel verilerin güvenirliğini sağlayabilir miyiz? Özellikle sağlık sektöründe. Çünkü çok fazla kullanılıyor ve çok yanlış yerlerde kullanılıyor. Acaba bu konuda e, bilgi verebilir misiniz? Evet, bu konuda bilmiyorum. Benim ben istediği... çok genel olarak şunu söyleyebilirim, security cyber. geleceğin savaşları bu işte 3. Dünya Savaşı'nın siber alemde olacağı söyleniyor. Bugün internet siteleri var ve anlık olarak siber saldırıları izleyebiliyorsunuz isim vermiyorum birçok sitede var bu e, girdiğiniz zaman işte en çok saldırı yapan ülkeler saldırıya uğrayan ülkeler bunları izleyebiliyorsunuz ve gerçekten yıldız savaşları gibi vücucu sürekli e, dünya genelinde bir yıl e, Siber saldırı gerçekleşiyor ve bu da şirketler için ülkeler için bireyler düşünün için. ki sağlık bireyler için e, çok ciddi riskler oluşturuyor hem itibar hem para kaybı hem de çok e, güvenlik anlamında da e, fiziksel güvenliğe de etki edebilecek sağlığı konuşuyorsak Eğer altyapıyı konuşuyorsak e, riskler oluşturuyor. O anlamda e, siber güvenlik dijitalizasyonun kalbinde e, bütün bu gelişmeleri yaparken iyi bir altyapı ve iyi bir e, güvenlik e, diyeyim, altyapısı kuruyor olmakta işin olmazsa olmazı. Ama bundan ne kadar kaçabiliriz? Orası da soru işareti. Bir taraftan e, saldırı yapanlar yeni meslekler diyoruz. Çok ciddi e, öne çıkan mesleklerden bir tanesi. Bir taraftan da bunu ortadan kaldırmaya çalışan veya buna karşı koymaya çalışanlar var. İkisinin arasında bir şeyde kalıyoruz açıkçası. Ama çok ciddi, çok önemli ve de gittikçe önemi artacak bir şey ve bugün IT'de güvenlikten bahsederken şimdi fabrikaların bağlandığı, işte sağlık sektöründe cihazların bağlandığı veya işte trenlerin ulaşım sistemlerinin her şeyin Bağlandığı bir dünyayı hayal ettiğimizde, otonomuz araçlar, kendi kendine giden araçlar, robotlar gibi bir noktaya geldiğimizde bu siber saldırıların sonuçları da gittikçe daha büyük hale geliyor. E, o anlamda e, hani cevabım şu olabilir, buna mutlaka ve mutlaka işin merkezine alıp gereken önlemleri alıyor olmamız gerekiyor. Hem ülke olarak e, burada politikalar geliştirmemiz gerekiyor, hem de biz de mutlaka şirketler olarak da e, bu konuyu çok ciddi bir şekilde gündeme almak gerekiyor. Evet, sanıyorum oradan var bir arkadaşım. E, adım Onat Kırçova, İstanbul Üniversitesi Yönetim Organizasyon Doktor öğrencisiyim. E, sorum e, size olacak. Öncelikle çok iyi analiz etmişsiniz. Ben 10 senedir otomotiv şirketine çalışıyorum. Bunun son 3 senesi Almanya'dayım. E, anlatırken evet konuyu Güzel analiz etmişsiniz ve yukarıdan bakıp e, sonuca doğru bir şeyler söylediniz. Ama benim sorum e, bu çağda, dijital çağda peki biz ne yapmalıyız sizce? Bunu analiz ettiniz mi? Mikrofonunuzu. Çok zor bir soru. Bazen işte insan dönüp bakıyor. Toplantı başlamadan aramızda konuşuyorduk bakıyorum işte Amerika'daki Kuzey Güney Savaşı'nı hatırlıyorum ya. Bu Kuzey Güney Savaşı niye çıktı? Güney köle kullanıyordu, Kuzey kullanmıyordu. Rekabet dengesi bozuktu, savaştılar. Şimdi teknoloji de homojen bir şekilde dünyaya yayılmayacak. Bu bir takım dengesizlikler yaratacak ve tekelleşmelerin de sebebi olacak. Bu başka bu sorun biçim değiştirip karşımıza çıkacak. Mormonlara bakıyorum mesela Amerika'daki değişimin dışında kalmaya çalışan bir grup. Şimdi bakıyorum, bu değişim o kadar baş döndüğüce hızla gidiyor ki onların da doğruları var kendilerine göre. Bu değişimin, yıpranmanın dışında kalmaya çalışıyorlar. Herkesin bir şey yaparken başka birinin belki anlamak istemediği ama için haklı olduğu bir şeyler var. Şimdi buraya bakıyorum. Peki ne olacak? Nasıl bir düzen? Burada da Üçüncü Dünya Savaşı'nın devamına gidiyor. Einstein'a sormuşlar. Üçüncü Dünya Savaşı nasıl olur? Demiş ki üçüncüsü bilmem ama dördüncü ok ve yayla olur. Arada büyük bir öngörülemezlik var. Sorunuzda herkes bakış açısına göre çok farklı yanıtlar verebilir. Evet, teşekkür ederiz. Başka var mı? Evet. Buradan, oradan da. Merhabalar. Bursa Teknik Üniversitesi'nden Pınar İnce İnce hocamın doktoru öğrencisiyim ben Endüstri 5.0 merak ediyorum. Bununla ilgili bilgi vermek isteyen var mı? çünkü daha önce bir toplantıya yapılmıştık ve orada şöyle bir eleştiri geldi. Siemens'ten bir kişi, isim vermeyeyim ama bir sunum yapmıştı Endüstri 4.0 ile ilgili. Kendisine bir eleştiri yöneltildi. Siz zaten bunun üreticisi ve satıcısısınız. Dolayısıyla Endüstri 4.0'ı ülkemizde bu kadar yaygınlaştırmak için bu çabayı gösteriyor anlıyorum. Neden Endüstri 4.0'la bizi bir kalıba sokuyorsunuz? Biz bu kalıba girmek zorunda mıyız? 5.0'a geçebiliriz. Benim kendi girişimcilik şirketim var bir teknoparkta diyen bir hocaydı o ama kendisine tatmin edici bir cevap verilemediği için burada ben hani cevabını alabilir miyim diye size yöneltmek istedim. Eee 4 geçmeden 5-0'a geçiliyor mu ya da nedir tam olarak sizden bilgi alabilir miyiz? Geçtik ya 4 da yeter. <gülüyor> <gülüyor> soru bana yöneltildi diye düşünüyorum. Eee Siymens olarak Genelde sıklıkla duyuyorum ben bu eleştiriyi. Herhalde Alman şirketi olduğumuz için olabilir ama sonuçta ülkede birçok farklı şirket veya farklı kurum bu konuyla ilgili bilgilendirme, bilinçlendirme çalışmaları yapıyor. İşin bir ekonomik boyutu var bizim için geri dönüş olacak kısmı var. Bir de işin sosyal sorumluluk tarafı var. Biz şirket olarak iki tarafta da yer almaya çalışıyoruz açıkçası. Endüstri 4.0 biraz aslında sunumunda bahsetmeye çalıştım. Bu dijitalizasyon ve yeni gelen teknolojilerin ve artan rekabetin karşısında Almanya'nın ortaya koyduğu yol haritasının adı. E, Bunu Amerika Smart Manufacturing diyordu. Onlar da bu kavramı kullanmaya başladılar. Çin Made in China programı olarak ortaya çıkardı. Dolayısıyla biz ülke olarak buna bambaşka bir isim verebiliriz. Bu kalıba sokmak zorunda değiliz. Deriz ki sanayinin dijital dönüşümü ismi veriliyor. Ne dersek diyelim ama baktığınızda ortada işte sanayi devrimlerine bakıyoruz. Elektrik e, makineleşme işte buhar makineleriyle birlikte. Birinci sanayi devrimi elektrik, elektriğin bulunması birlikte. Ikinci sanayi devrimi elektroniğin, PLC'lerin devreye girmesiyle eee otomasyon üçüncü sanayi devrimi. E, yeni teknolojilerle dördüncü sanayi devrimi. Benim burada sorum şu. Society beş farklı bir konu ama beş için önerilen veya söylenen şey ne? Yani üzerine farklı Ardınlarca. bir şey koymanız lazım ki biz de endüstri beş yapıyoruz. Hani bu Biraz bana bunlar e, yani, e, konuyu saptıran ve ne bileyim farklı boyutları çekmeye çalışan yaklaşımlar olarak geliyor. E, tabii ki biz kendi teknolojilerimiz, teknoparkta bu teknolojileri e, alan ülke olarak kalacağız. Kendimiz bu teknolojilerle yeni şeyler üretip değer yaratabilen bir ülke mi olarak devam edeceğiz? Bence soru bu. E, hani Dolayısıyla... Maalesef kısa yolu yok bu işin, hani 2'den dörde atlanılmadığı gibi, dördü yapmadan da herhalde bir ortada bir beş yok şu aşamada. O yüzden ben benim cevabım şu oluyor, bence şu an mevcut teknolojileri veya mevcut akımların içerisinde biz bunu arkamıza alıp nasıl buradan değer yaratabiliriz? Ülke olarak bu sorunun cevabını aramamız gerekiyor. Kişisel görüşüm bu. ne birey olarak. değişik ülkelerde değişik isimler var. Gerçekten bizim ne diyeceğimizin önemi yok. Ee, önemli olan bu ortaya konan e, hepsinde ortak olan planlar var. İşte yatay dikey entegrasyon, evet. internet of thinklerin kullanılması vesaire. Endüstri 4.0 gerçekten e, özellikle konuyu devrim olarak tanıması, tanımlaması nedeniyle hükümetlerin çok ilgisini çekti çok yoğun destek gördü konsept. Türkiye'de de konu devrim olarak anlatıldığı için hükümetler ilgi yaptı, konu ön plana çıktı. Ben Endüstri 4.0 konseptini çok başarılı buluyorum. Ama bizim gerçekten de buna Endüstri 4 dememize kendi ulusal politikamızı koyarken o ismi kullanmamalıyız. Yani yani Almanya, Amerika'yı taklit edip Advanced Manufacturing demedi. Ya. Japonya onu taklit etmedi. Ama ortaya koyulan plerler farklı değil. E, eninde sonunda yapılacak çalışma pler kısmı. E, biz de sonuçta dijitalleşme biz e, daha önceki toplantılarda dile getirdiğimiz bir şeydi. E, şu anda da sanayideki dijitalleşme Sanayiden diye dijital çalışan olarak bir e, Hatta bunu sanayiyle kısıtlı tutmayan Başka alanlar için de aslında çalışma grupları e, kuruluyor olması lazım. E, burada gündeme gelmedi. Singapur e, ilk smart nation olma yolunda gidiyor. E, digital nation olma yolunda gidiyor. Bununla ilgili politikaları var. Aslında olan altında ne yapıldı? Adının bence bir önemi yok. Ama taklit etmemeliyiz. E, Birebir getirip, çünkü Almanya nüfusu düşüyor. İhtiyacı farklı onun. Orada eleman eksilmesine zaten çözüm getiriyor robotlaşmayla. Bizim gerçeklerimiz farklı. Biz hedeflerimizi koyup o hedefleri sağlayan ve bu arada yeni teknoloji icat etmemiz gerekmiyor. Bu teknolojileri Almanya'da icat etmedi. Internet of Thing orada doğmuş bir şey değil. O da bu teknolojileri kullanıyor. Cloud orada doğmadı. Sonuçta biz de Cloud kullanacağız. Biz de Internet of Thing kullanacağız. Ama kendi yolumuzda, kendi ulusal çıkarlarımıza uyan, bunu destekleyen yöntemi tanımlayıp o yola nasıl gideceğimizi tanımlarsak bu iş olmuştur. Evet teşekkür Ümit ediyoruz. Tatmin edici bir cevap olmuştur bu sefer. Evet size söz verelim. Eee evet sanıyorum nerede? Kaçta bitirelim. Son. Peki. Bir hayli çünkü sormaya soru sormak isteyen var. Hocam merhabalar. Eren Kılıç, İstanbul Üniversitesi. Ee, Uğur Hocam konuya makro açıdan baktı. Ben biraz daha makro açıdan sorgulayayım. Ee, hep sorunlardan bahsediyoruz. Genelde e, küresel diyoruz. Acaba çözüm e, kürenin dışında olabilir mi? E, yakın zamanda Elon Musk ülkemizi ziyaret etti. E, onun e, gerçekleştirdiği projelerden SpaceX gibi bir proje var. Acaba e, dijitalleşmenin bir ileri boyutu bu şekilde bir vizyon olabilir mi ee, ve gezegenimizin sürdürülebilirlik kredisini tüketiyoruz ve Elon Musk bunu e, öngörerek bir adım mı gerçekleştiriyor acaba? Ee, güzel bir soru ama şöyle söyleyeyim. bir ad sizin sorduğunuz soruya da belki yanıt olabilir. Amerika'nın 21. yüzyıl, Amerikan yüzyıl yapmayı tasarlarken tabii ki birçok bir database var, elinde sonunda belli bir noktaya giden. Amerika'nın öngörüsü neydi? Yani gelecekte dünyada, dünyanın ömrünü kısaltan yanlışlardan kaçınmak lazım. Yani gelecekte çevreci anlayış ön plana çıkacak. Peki bunu yaparken ne yapmak zorundasın? Rekabeti sınırlaman lazım yıkıcı rekabeti tasfiye etmen lazım. Kıt kaynakları etkin kullanmak adına çünkü rekabet belli bir dozdan sonra yıkıcı da olabiliyor. Iki, rekabeti sınırlamak yetmez, özgürlükleri de sınırlamak lazım. Peki nasıl bir dünya eee her şey kayıt içinde? Dijital para, dijital banka, her şey dijital. Sanki her şey planlı, piyasanın inisiyatifi azalmış, tam başka bir yapı öngörüyordu. Ama planlarken her şey de kendi çıkarlarına göre kurgulasın istiyordu. Onun için 21. Yüzyıl Amerikan yüzyılı olsun istiyordu. Şimdi buradan uzaktayız. Niye dünyanın en az iki kutuplu olacak? Çin-Rusya ekseni, geleceğin en önemli pazarı. E bu iki kutuplu yapıda da ekstra bir şeyler yapılmazsa Doğu kazanma şansı daha yüksek. O ekstra bir şeylerin Kafkaslar, Orta Doğu, Balkanlar ekseninde yapıldığına tanık oluyorsunuz. Bu bölgede kim daha fazla kontrol sahibi olursa belki eğilim yön değiştirebilir. Şimdi bu oyunu bir kere iki şirketlerin de milliyeti olmadığını dikkate alalım. Hala ulus devlet kimliği ön planda. Herkes kazanan olmak için transfer peşinde. Teknoloji transferi peşinde. Elon Musk'ın da buralara gelmesini... Başka yerlere gitmesini belki o çerçevede değerlendirmeniz lazım ama dünyadaki dengesizlikleri biz Mars'tan, Venüs'ten bir şeyler ithal ederek çözemeyiz. Ya da oraya bir sorunları transfer edemeyiz. Onun için uzaylı değil, bizim konumuz bu dünyayla ilgili. Çözümde uzlaşı yok. herkes faturayı başkaları ödesin istiyor. Ve bunlar açık bir şekilde konuşulmuyor. Şu anda rekabet ve özgürlüklerin sınırlanılması süreci rafa kaldırılmış durumda. Önce başka belirsizlikler ortadan kalkacak. Dijitalleşme tam gaz herkesi sıkıştırıyor olacak. Bu süreçte siyasi iradelerde büyük değişiklikler yaşanacak. Çünkü seçmen güvensizliği artıyor dünya geliyor. Seçimlere katılım oranı düşüyor. Ee, son 70 yılın merkezi çöküyor. Dünyada yeni bir evrime gidiyor. Mesela Çin'in şirketler planlı büyür, devletin de planlı, blokların da planlı büyüyeceği. Piyasanın rolünü sınırlayacağı yeni bir yapıya doğru gidiliyor. Batı'da şu anda piyasanın rolü sınırsız planlama yok. Şirket içinde var. Yeni sentez başka bir yerde olacak ama bugünkü özgürlük rekabet ortamını e, sürdürülebilir kılmak mümkün değil. Hepimizin yaşamı bir şekilde değişecek ve dışarıdan uzaydan gelmeyecek çözüm. Peki. E, maalesef süremiz doldu. Onun için son demişti. şu Şuna... Sağ Ha peki oldu. A, pardon çok özür dilerim ben görmedim minancım. Son dakika da biraz size eğlence de olur belki. Şimdi 5.0 industry değil. 5.0 toplumun 4.0'a ulaşabilmek için hazırlanması. Yani Japon Başbakanı böyle söylüyor. Society. Evet. Society diyor. Onu bilmiyorum. Hatta biz Işıl Hoca'yla böyle e, konuşurken mesela yanımda da bir asistan vardı. Hocam sen çok geri kalmışsın da var dedi. Ama sonra ben de meraklı bir tipim. Araştırdım. 7.0 sanayi teknoloji falan değilmiş. iPhone'un bilmem ne programıymış. Neyse onu da buldum da ben bu toplumu hazırlamak açısından bir şey anlatacağım. Biz 2-3 sene evvel yeğenimle Paris'e gittik. Ama böyle ucuz olsun diye de dandik bir grupla gittik. Tur tabii bizi götürmüyor. Sonuçta bir e, otobüs e, Paris'in güney tarafında. Hiç böyle şehrin uzağında bir otel. Otobüsün navigasyonu var. Ama navigasyon işe yaramıyor. Çünkü o yolu kapamış. Bu tarafa sapıyor. Şoför çıldırdı. Gece 11'de gittik otele. Neyse yattık, sabahleyin kalktık. Kendimiz gideceğiz. Yeğenim Avusturya'da doğdu. okul orada okudu. Almancası var. İngilizcesi var. Teknik üniversiteden mezun, mühendis. Bilgisayarı da iyi biliyor güya. Şimdi bilet alacağız. Trene gittik. E biletçi arıyoruz. Bilet yok. Biletçi yok. Bakındık, bakındık. Bir şey yok. Birilerine sorduk. Neyse dediler ki Aşağıda aşağıda, efendim yani soğukta, karlı bir gün bir baktık ya aşağıda böyle şundan daha büyük bir pano. Oradan bilet alınacakmış. Hadi şekerim dedim sen in aşağıya, oradan bileti al. Bakıyor bakıyor bakıyor, Allah tren göründü. Hemen elinde bilet koştu geldi, biz faldır küldür trene. Hayvan nasıl oldu falan diye biz Türkçe konuşurken oradan da bir Türk varmış, elindeki biletti ki dedi. Ne almış? Bilmiyoruz. Düşün, Yaşmış. hiçbir alışkanlığımız yok. Ne yapacağız dedi? Vallahi dua edin, konduktör gelmesin. Kişi başı 100 euro dedi. Bir sorun daha var dedi. Çıkarken biletle çıkıyorsun dedi. Yani Paris merkeze geldiğinizde çıkarken biletle çıkıyorsun dedi. Bir de orada ne yapacağınız dedi. E dedik artık yüz lirayı vereceğiz başka çare yok. Ama işte orada da biraz bizi bu söyle Allah yardım etti. Kapı çıktı Yürüdük geçtik. Kondüktörde yani. <gülüyor> Ama şimdi düşünüyorum yani ben bir daha yalnız Avrupa'da gezmeyeceğim. Çünkü bilet alamayacağım. Iber var hocam. İşte bunlara alışmak lazım. Efendim? Iber ama işte kullanmak istemiyorum toplumu. Yani Türk toplumunu buna alıştırmak lazım. Biz mesela geç, geçen seyir Japonya'daydım zor, zor. aynı zor. sorunları yaşadım. Zor bir evet, Gençler daha iyi beceriyor bu işleri. E i̇şte o, da, o bile beceremedi. Bir de mesela <gülüyor> hukuk altyapısını değiştirmek lazım. Eğitimi değiştirmek lazım. Işıl Hoca ya da çok iş düşecek burada. Yeni yeni çalıştaylar bekliyoruz. Teşekkür, ederim. Peki, evet, teşekkür ederiz. Peki, çok teşekkür ederiz. Evet. Açık galiba ama ee, bu toplantılar bu ıı, konular bitmeyecek galiba bir önce biz karar aldık ne yapalım ne yapalım oturduk konuştuk ikinci çalıştayın konusu ne olsun işte Endüstri 4.0 fikri geldi sürdürülebilir fikri geldi ha, dedik ikisini birleştirelim bir süre sonra da Gökhan bana dedi ki hocam dedi herkes her yerde 4.0 konuşuyor bizle konuşacağız. Anladığım kadarıyla daha çok konuşacağız. Çok, Böyle bir durum var. Bu pirinç çok, çok plan kaldırır. <gülüyor> bu şey. evet, çok su kaldırır bu evet, pirinç. Evet. O, o da bizim bir e, sözümüz bu doğrultuda. Çok teşekkür ediyorum. Hem sizlere hem e, panelistlerimize bize destek verdiniz. Epey de katkıda bulundunuz. Sanıyorum çok verimli bir panel oldu. Ben açıkçası şik bekliyordum. Elime dışarıda belge sundular. Hocam imzalar mısınız? Dediler. Merve sağ Sağlusun e yazmış. Ben de imzaladım. Bugün çitsiziz, Size sadece tamam teşekkür hayır, etmek istiyoruz. Hocam, Şöyle daha Bu arada e verelim mi vermeyelim mi derken biliyorsunuz ben içi dışı bir. E ee, Aykutpe dedi ki hocam shitmiş gibi verirseniz daha havalı olur dedi. Oisiyle de gibi iki elimle sunacağım. Nice hocam çok teşekkür ediyorum. Ben de shitmiş gibi böyle göstereyim. Bizizi Ya ya ediyorum van Ben size kart vereyim. Heh, olur. olur. mu? Olur. olur, olur. Tamam. Olur ve <gülüyor> sizi protesto ediyor. <gülüyor> Niçin efendim 60 yaşında yaşlı olun? Sizi dinleme <gülüyor> araştırmalarından vazgeçiyoruz. <haberi> Şimdi <gülüyor> <şimdisi>. <gülüyor> Şu benim kastettiğim. Vallahi şey. <gülüyor> ben <klaseleri> <gülüyor> <Üzülüyorum>. <gülüyor> merhaba. de hani mail atarsanız oradan ben size ileteyim Var. Evet. Var. Var. Tamam Tamam. Hatırlarım. Çok teşekkür ederim. Çok bizim sağ olun. <gülüyor> size şey, evet, de bir bir şekilde teşekkür bir şey ederim Allah <Gül>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 Bir ön olacak. Yani sen o zamana kadar Endüstri dört sıfır ve Büyükberi. Ben teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Değerli hocalarım, değerli katılımcılar. Herhalde gelenler var. Biraz bekleyelim birkaç dakika. <gülüyor> Büyütürüz, büyütürüz. burada Bu arada problem yok. Şimdi yok ilk önce videoyu alacağım da. Ha, Öyle o, tamam. o yüzden buğütmen ha. Açyalım mı hocam? İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nin e, değerli hocaları, e, öncelikle yönetim ve organizasyon Kursusunun düzenlemiş olduğu bu etkinliğe çalıştığa beni davet ettiğiniz için Işıl Teknemi Hocamızın e, başkanlığında e, diğer hocalarımıza da çok teşekkür ediyorum. E, açıkçası bir yazılım mühendisi olarak Endüstri 4.0'ı ve bunun e, bağlamında büyük veri analitiğini konuşacağız, bugün tartışacağız. Ee, öncesinde ben Bahçe Üniversitesi Yazılım Mühendisliği e, bölüm başkanıyım. Ee, 15 yıldır aynı görevi e, ifade ediyorum, ifade ediyorum ve e, yaptığımız çalışmalar eskiden beri süre gelen esasen veri analitiği iş zekası ve bunun bağlamındaki e, yazılım teknolojileriyle alakalıydı. Yani Veriydi. Şimdi günümüzde ufak ufak endüstri 4.0'a doğru e, yelken açmaya çalıştığımız bu günlerde gözlemliyoruz ki esasen endüstrinin ihtiyacı olan e, yeni bir soluk, yeni bir bakış açısı, yeni bir vizyon ve bu bağlamda da e, atılması gereken hem siyasi hem de e, belki de biz akademisyenlerin de belirleyeceği standartlar bazındaki çalışmalar var. Endüstri 4.0'u birazdan değineceğiz ve şunu göreceğiz ki henüz yazılımsal anlamda bir standartlaşma söz konusu değil. Her ne kadar e, Almanya bu işe öncülük ediyor olsa da yılda 2 milyar dolar, e, 4 milyar dolar e, civarında yatırım e, yapmayı öngörüyor olsalar da henüz kendi aralarında da bir konsensusa varabilmiş değiller. Öncelikle tabi bu iş Almanya'dan mı çıktı, Almanya bu işi e, götürüyor diye söylüyoruz ama tabi ki bir de işin e, Çin boyutu var, Japonya boyutu var. E, filmde de gözle gözlenebileceği gibi Endüstri sıfır ve büyük veri diye uyguladığınız zaman karşınıza bu video gelecek. Sunum, e, elektronik e, magazinleri arasındaki ilk video bu. bu proje bu. bir Akıllı fabrika a, test bedi burada yapılan e, altyapı esasen sen Machine-to-machine ee, machine haberleşmenin, yani sensörler arasındaki e, iletişimin nasıl gerçekleneceği, nasıl yönetileceği, Big Data platformunun bir dashboard'tan nasıl izleneceği gibi unsurları da beraberinde içeriyor. Birazdan konuşmamızda da değineceğimiz gibi bir e, CIO'nun yani Chef Information Officer'ın görevinin nasıl günümüzde e, transforme olacağı buna bağlı olarak CDO'ların hala hazırda var. Telekom'da esasen CTO'lar e, oldukça ön planda ama e, CIO'nun e, biraz e, yönetimsel olarak evrim geçireceği ve e, büyük ihtimalle CDO konumuna geleceğini gösteren esasen bulguları da paylaşacağız sizlerle. Bir başka konumuz da yine real-time data olacak, streaming data. Biz şu ana kadar hep, birazdan bir anekdot anlatacağım hep, e, T artı 2, T 2 mantığında gittik. Yani İki gün önce topladığımız veriyi ancak iki gün sonra kullanabildik. Ama bu Big Data ve 4.0'da Big Data çalışmalarıyla birlikte gerçek anlamda akan verinin de kontrol altına alınabileceğini gözlemleyiniz. Şimdi geriye kalan scheduleımızda zamanımız el verdiği sürece Endüstri 4.0 kavramlarına çok hızlı bir şekilde değineceğim. Çünkü zaten başlangıçta çok detaylı olarak ele alındı. Büyük veri nedir? Endüstri 4.0'dan büyük veri olayı nasıl ele alınacak? Nasıl ilişkileri var? Yönetim ve organizasyon açısından yeni rol modelleri, iş modelleri nasıl ortaya çıkacak onlara değineceğiz. Ve de birçok uygulama var. Case topladığımız içerikler var. Onları da sizle paylaşıyor olacağız. Bunlar artık internette infografik diye search karşımıza gelen unsurlar. İşte buhardan yola çıktık elektrik, elektrikten elektronik. Günümüzde artık e, yazılım otomasyonlarının ağırlık kazanacağı bir yeni dünyaya doğru gidiyoruz. Biz esasen bu yazılım hikayesini telekom sektöründe e, Nacizane 2-3 yıl çalıştığım için Arya'da, İçtim Telekomünikasyon'da akademisyenlikten e, hemen önce ve sonrasında e, şunu gözlemledik e, telekom şirketleri esasen önümüzdeki 15-20 yıl içerisinde kullanılacak olan teknolojileri testbed olarak yani test etme olanağına sahip kurumlar. Bu e, 2000'li yılların başında GPRS teknolojisi kullanılırken ve o servis edilirken altyapı uygun olmuş olsaydı o yıllarda GSM 3.0'ın sonrasındaki 4 çok rahatlıkla Türkiye'de de kullanılabilirdi. Bugün günümüzde 5'e e, geçemememizin temel sebebi altyapımızın eksik olması. Bilmiyorum sizlerin durumu ama bütün herkesin yolları şu anda delik deşik e, ve de e, kazı çalışmaları var buna tabii biraz sabretmek gerekiyor temel unsur koaksiyal kablolar değişiyor elektrik hatları değişiyor bu yatırımların bu çalışmaların temel nedeni sadece evlere bu bağlantıyı çekmek değil aynı zamanda endüstrinin de bundan faydalanmasını sağlamak şimdi bu günümüzdeki endüstri 4.0 devrimi oluyor mu olmuyor mu olayını geçiyorum mu artık ben ben bu iş biz Mühendisler realistik, realistik düşünürüz, realistiz. Ee, bu iş başladı, gidiyor ve biz bu trene bir yerinden e, bineceğiz. Yolu yol. Ama bunu yaparken de karşımızda çeşitli avantajlar, dezavantajlar olacak. Bunu nasıl yakalayacağız ona bakacağız. Tabii ki PLC sistemler, elektronik sistemler e, sabit, statik Programı yazdığınızda o çerçevede çalışan sistemler ama bir hata oluştuğu takdirde bunları manuel e, ele almanız gerekiyor. Ha Bunları kontrol edebiliyor musunuz? Ediyorsunuz ama e, endüstri ve işletmecilerin çokça kullandıkları e, bir prosedürle toplam kalite çerçevesindeki e, reaktif yöntemlerle. Peki proaktif yöntemleri kullanabiliyor muyuz? IT ser servis hizmetlerinde... E, proaktif servisler var arkadaşlar ve bu efektif bir biçimde 2000'li yılların başından beri kullanılıyor. Bunun adı IT hizmet yönetimi IT service management. Bununla ilgili standartlar var mı? Var. IT çerçevesinde itil COBIT gibi standartlar var. Bu IT standartları bize esasen yeni endüstriyel 4.0 devriminin bir başlangıç ayağının yazılım ve de IT teknolojileri olduğunu çok rahat gösteriyor. Yani esasen tamam bu adamlar standartları koymamışlar. Ee, bu cihazlar, IoT'ler, intelligent IoT'ler birbirleriyle konuşacaklar. Ama bir yerden sonra kararları bu cihazlar kendileri verecek. Bu kararları verirken de bizlerin e, onlara öğreteceği yani cognitive science yapay zeka ile tabii bu terimler şu anda... Çok böyle e, dile düşmüş durumda çok kullanılıyor ama gerçek anlamda e, şu an bilgisayar kapasiteleri ve CPU işlemci hızları bizi gerçek anlamda bunları yapmaya muktedir kılıyor. Bu e, 15 sene önce de ben doktora e, 20 seneyi aştı, doktora tezimi yazarken yapay zeka kullandım ama o dönemki kullanılan kullanılabilen bilgisayar olanaklarıyla şu ankiler arasında dağlar kadar fark var. E, 60'lı yıllarda ilk... E, Neural Networks ile ilgili e, çalışmalar başladığında iki tane, üç tane nöronla iş yapılıyordu. Çıkan sonuç e, dolayısıyla binary olabiliyordu. Artık günümüzde milyarlardan bahsediyoruz. Birazdan data büyüklüklerini konuşacağız. Terabaytlardan, exabaytlardan bahsediyoruz. Dolayısıyla bizim bunları işleyebilen, paralel işleyebilen e, bilgisayar kapasitelerine ihtiyacımız olacak. Dolayısıyla... Ee, esasen üretim hattındaki yapılan işleri planlamak ve yürütmek zor değil. Tam tersine aynı zamanda hem supply chain metodolojisine uyan, hem lojistiğini e, cover eden, hem de IT teknolojilerini kullanıp müşteriyi memnun edecek olan ürünü ortaya çıkaran yaklaşımları da geliştiriyor olmamız bekleniyor. Akıllı fabrikalar bu bazda çok önemli. Bu iddialar var. Hız art, artınca kalite verimlilik artacak. Ee, bu %30'a çıkacak diye söyleniyor. Çeşitli e, Harvard Business Review'daki makalelerde bunu rahatlıkla okursunuz. Birazdan referanslarını da paylaşacağım. Fakat gelin görün ki e, yani bunlara erişebilmek için bizim farklı teknolojileri efektif olarak da kullanabiliyor olmamız bekleniyor. Nedir bunlar? İşte sanal gerçeklik olabilir, simülasyon, sanal portatifler olabilir, PLC'ler değişip, PLM'e dönüşüyor, ürün yaşam döngüsü. Bu product life cycle dediğimiz hikaye esasen e, yazılım mühendisliği içerisinde hala hazırda bizim 20 senedir kullanmakta olduğumuz yaklaşımlar ve yazılım mühendisliği lügatında kullanılan teknolojileri bir Endüstri 4.0'ı incelerken şöyle gördüm ki yazılım mühendisliğinde esasen biz e, agile project management yaparken e, burada da agile e, product management'a doğru gidiyoruz. Ama bunu yaparken de işte intelligent boyutu gerçek anlamda intelligent'a dönüşüyor. Yani insanın koktif kapasitesiyle ilgili kararları verirken, kararları alırken ki yapmış olduğu birçok işi bu bilgisayarların birbirleriyle konuşabilen cihazlarında yapabileceğini öngörmemiz gerekiyor. Ki yaptıklarını biraz önce göstermiş olduğum movie'de de bulabilirsiniz. Organizasyonlardaki üretim dağıtım süreçlerinde çalışacak akıllı robotları çokça konuştuk ilk seansta ama bu robotlar iyidir kötüdür. Robot kolları zaten dünyada son 20-30 senedir var. Japonya bunu yıllardır kullanıyor. Niye kullanıyor? Hocalarımız çok güzel söylediler. Adamlar yaşlandıkları için, sosyal olarak küçüldükleri için, azaldıkları için bazı ağır işleri Demek ki mavi yakalılara yaptıramıyorlar. Ne yapacaklar? Tabii ki robot kolunu kullanacaklar. Ama bizim gibi insan gücüne dayalı olan sistemlerde ne yapacağız? O zaman biz evrimleşeceğiz. Bu nasıl olacak? Daha çok data scientist dediğimiz, birazdan o veri bilimcilerin e, özelliklerini sıralayacağım size. Veri bilimci yetiştirmek durumunda kalacağız. Yani e, arkadaşlar çok güzel söylediler ilk seansta. Yani biz bu oyunu bırakıp gidecek miyiz? Böyle bir şey var. Okey, tamam Endüstri 4.0'ı kaçırır kaçır da bırakacak mıyız? Böyle bir şey yok. Ama çeşitli alternatif adımlar var ve biz bunları yakalayabilmek için de Endüstri 4.0'ın değil belki ama Big Data'nın bize sağlayacağı avantajları kullanabileceğiz. Endüstri 4.0 ile üretim, lojistik ve tüketim modellerindeki transformasyonu konuşmamız gerekiyor. Şu anda bu Hala hazırda yapılan işlerin, iş yapım biçimlerinin, süreçlerin hepsinin modifiye edilmesi gerekiyor. 90'lı yılların sonunda biz re-engineering diye bir konsept konuşuyorduk. Ee, i̇şletme yönetimi organizasyonda e, bu tekrar mühendislik, tekrar yapılanma, tekrar elden geçirme hikayesi hep ele alındı. Şu anda biz transformasyonu, re düşünmemiz lazım. Ha, bunu dijital mi yapacağız? Başka yol yok şu anda zaten. Elektrik gücümüzün olduğu kadar bu işi böyle yapacağız. Veri sürümlü aksiyonlar alabilmek için dijitalleşmeye, siber fiziksel sistemlere, nesnelerin internetine, büyük veriye, bulut bilişim, robotik sistemler ve yapay zeka büyük iş düşecek. Bunları yaparken de takip edebildiğiniz gibi sensörlerden veriye, bilgiye ve de tabii ki işleme ulaşacağız. Bunu yaparken e, bizim ele alacağımız algoritmalar e, bilgisayar ve yazılım sektöründe artık state of art bitmiş durumda. Bunlar 20 senedir kullanılıyor arkadaşlar. Ancak ve ancak bizim kapasitemiz yani bilgisayar kapasiteleri, işlem kapasitesi, eş zamanlı iş yapabilen ve yük kaldırabilen sistemlerin kapasitesi iyileştikçe bu ele aldığımız algoritmalar ve çalışmalarda gerçek anlamda yer bulacak diye bekliyoruz biz. Ümid ederim o yönde olur. Sensörler için ID verme, ölçme, analiz etme, dijitalleşme. Gerçek anlamda sanal ortamdaki verilerin biraz önce mobilde dikkat edebilmişsiniz bilmiyorum ama bazıları okeydi bazıları graydi e, verilen mesajın. Yani orada bir ihtar, bir warning, bir uyarı var. IT Service management'ta da bu böyledir. E, siz Help Text'ten bakarken bütün sizin sunucularınıza, servislerinize ee, bir problemin oluşmasını beklemeden greyleri ele alıp hemen proaktif bir yaklaşım öne sürebilirsiniz. Diyebilirsiniz ki X ünitesinde bir problem oluşabilir. Dolayısıyla bunu çözebilmek için bizim reaktif ve e, Cengiz Beydi galiba bahsettiği gibi e, proaktif yöntemlere geçiş sağlayabiliriz. Artık bizim amacımız proaktif de değil, diskriptif. Yani... E, prediktif analizi, yani yapay zekayı, data miningde kullandığımız metodolojileri, makine öğrenmelerini çok daha gerçek anlamda, gerçek e, durumlarda kullanma şansına sahibiz. IBM Watson'sı herkes takip ediyordur. Bluemix platformunu duymuşsunuzdur. IBM Watson şu anda 3 milyon e, dolar civarında size bin tane makineyi veriyor. Ne yapıyor bir bin tane makine? Aynı anda paralel olarak çalışıp size koktik kapasite üretiyor. Bir insanın düşünebildiği bir biçimde, iş yapabildiği bir biçimde davranmasını sağlıyor. Bunu ispatlayabilmek için işte satranç oynattılar, bilmem farklı doğa oynattılar. Ama bunu biz endüstriyel ortama çektiğimizde karar verme süreçlerinde gerçek anlamda bizim kontrolümüzün dışında işler yapmayacağını nasıl garanti edeceğiz? Bununla ilgili de ipuçlarını birazdan sizlerle paylaşacağım. Endüstri 4.0'ı tabii ki data-driven management, yani sizlerin uzmanlık alanına girmek haddim değil tabii ki ama işletme yönetimi organizasyondaki dönüşüm de data-driven management tarzında olacaktır. Big data ve otomatik analize doğru da bir gidiş olacak tabii ki. Operasyonel anlamda günü kurtarmaya çalışan endüstri artık Elektronik data pool eder, proaktif problem çözer ve otonom makineleri daha aktif kullanır hale gelecektir. Ee, yönetim açısından baktığımızda yönetim veri bazlı, veri odaklı olacaktır. Data driven management'ı birazdan detaylı konuşacağız. Ee, her şey şeffaf olacağı için data da şeffaf olacaktır. Yönetim de bu yönde şeffaflık kazanacaktır. Dolayısıyla otokratik sistemlerin daha çok hibrit ve e, matriksel yapıya dönüşeceğini öngörmek müneccimlik olmaz diye düşünüyorum. Smart yönetim olacak ve veriye güvenim tam olmak zorunda olacaktır. Dolayısıyla sizin üreteceğiniz verinin kontrolü, verifikasyonu, validasyonu doğru bir biçimde yapılıyor olmalıdır deyip artık ben kendi karasularıma doğru gireyim izninizle. Big Data e, nedir, ne değildir? Çok konuşuyoruz, çok kullanıyoruz ama acaba eee işin avantajlı boyutuyla karşı karşıyayız. Yani bir anekdot anlatayım, veritabanı hikayesini bağlayabilmek adına. Bundan yaklaşık 17-18 sene önce Arya'da ilk işe başladığımda İtalyan patron dedi ki: "Ya bizim law department, hukuk departmanı <gülüyor> savcılıktan gelen raporlar almak istiyor. Ama Arya'nın da kurulalı bir veya iki haftası var. Müşteri sayısı 90-100 bin. Aynı anda bu adamların konuşma trafiğinin raporlarının üretilmesi isteniyor. Bunu yapabilmeniz için yaklaşık 7 veya 8 gün bir SQL scriptini yani sorgulama e, kodunu çalıştırmanız gerekiyordu. Bana dediler hocam sen işte doktora yaptın, yapay zeka biliyorsun, seni e, zaten bu alanda işe aldık. Data warehouse'umuz yok ama bu raporu hızlı bir şekilde üretebilir misin dedim. Peki dedim hay hay araştıralım ne yapabiliriz diye bakalım. Yaptığımız iş şuydu e, bir tablo tablodaki verileri tarihsel olarak dizebilecek şekilde table spaceler yani tablo, tablo boyutları yaratıp diskin üzerine 20 binlik kayıtlar halinde verileri veri ambarının küçüğü yani veri mart, data mart dediğimiz yapıyı oluşturmakla işe başladık. Bu datayı aktarmak, günlük datayı aktarmak Gece 12'de başlattığımız takdirde 2-3 e, saatte, 4 saatte mümkün olabiliyordu. Yazdığımız akıllı skriplerle de o raporlar 2 saatte alınabiliyordu. Bu tarif ettiğim çalışmanın e, tamamlanmasından sonra e, tabii ki herkes memnun, e, bana terfi geldi falan filan. Peki dediler, sen bu işi yaptın, şu işi de yapar mısın? Ya dedim, bu yaptığım işin adı neydi? Maa dediler, dur bakalım. Şimdi artık data warehousing yani veri ambarı olayına hoş geldin dediler. Bu yaptığın iş iş zekasıydı. Bu iş zekası artık birazdan büyük veriyle e, iş zekasını karşılaştıracağız. 20 sene önce mümkündü. Artık günümüzde kararları alabilmek ve de e, hukuk departmanının sorgulayacağı unsurları liste olarak verebilmek için bile muhtemelen yeterli olmayacaktır. Çünkü elimizdeki veri tabanları maalesef artık... Büyük demeye esasen dilim varmıyor. Birazdan ölçeklerini göstereyim şuradan daha rahat göreceksiniz. Terabayt. Bugün herkesin laptopunda bir terabaytlık minimum bir disk var arkadaşlar. Bin tane laptopu yan yana koyduk mu bu ne kadar oluyormuş? Bir petabayt oluyormuş. Günlük bir telekom şirketinde şu anda e, ortalama iki saat içerisinde bir petabaytlık data ürüyor. Bu Konuşma trafiği, SMS trafiği, video gönderim alım trafiği, her şey, bütün servisler. İki petabyte'lık bir datayı siz hangi data warehouse'a yükleyeceksiniz ki onun içerisinden bir veriyi sorgulayabilirsiniz. Dolayısıyla siz artık reaktifi, proaktifi bırakın, diskriptif, definitif çalışmak durumundasınız. Bunu yapabilmek için de çeşitli teknolojiler var, onları konuşacağız. Hacim dediğim gibi veri korkunç büyüyor. Ben sadece telekomdan bahsediyorum ama bankacılıkta herkes e-banking, -bank, e e-bankacılık kullanıyor. E-ticareti yapmayan yok. Şimdi buralardaki veri yükü Walmart'ta telekom sektöründen de büyük. Walmart'ta bu bahsettiğim veriler şu anda egzabayta, zetabayta çıkmış durumda günlük üretilen veriler. Ki bu adamlar hem lojistik yapacak hem üretim e, supply chain hikayesini takip edecek gibi. Dolayısıyla veri hızı, üretim hızı korkunç artarken siz belirli kararları verebilmek için klasik yönetim tarzlarını artık terk etmek durumundasınız. Verinin çeşitliliğinden bahsetmiyorum. Geldiğimiz nokta bu. Çok yaşayın. Şey. En alt seviyeye inebilmek için en alt seviyeye inebilmek için insight'a yani öngörü dediğimiz Bizim insanoğlu olarak e, hep övündüğümüz ya biz yaş almıyoruz. Biz tecrübe kazanıyoruz. Biz kendimizi böyle avutuyoruz. Böyle plastan sonra. Eee hikaye o değil arkadaşlar. Maalesef birazdan göreceğiz. Artık öngörü, öngörü tamam. Yöneticinin öngörüsü olabilir. Ancak ve ancak kullanabildiği, değerlendirebildiği veri miktarıyla bağlantılı olarak Dolayısıyla bütün bu farklı alanların, yapay zeka kullanabilen endüstrilerin, intelligent otomasyon, kognitif sistemler, derin öğrenme dediğimiz, yine yapay zekanın uç noktası, robotlar, sosyal medya, makine görüntüleme, vizyalizasyon gibi unsurların en altında bulunacak olan yapı, biraz önce konuşmacılarda bahsetti, Big Data, Cloud, IoT ve mobil olacaktır. Bunları geçiyorum artık. RFID'ler, akıllı sensörler, evler, şehirler, arabalar, telefonlar hepsi bunların telemetreler, data üretiyorlar artık. Bizim bu dataları yorumlayan uygulamalar ve de karar alma metodolojileri e, geliştirmemiz bekleniyor. Bunu yapabilmek için ilk önce bu dataları gerçek anlamda paralel programlama e, yardımı ile dağıtıp, yönetmemiz gerekiyor. Biz yazılım e, sektöründe esasen ilk başta e, merkezi veri tabanlarını çok severdik. Her şeyi merkeze koyardık. Milletin eline de aptal dediğimiz e, thin client'ları veyahut da aptal bilgisayarları verirdik. Oraya erişmelerini sağlardık. IBM'in ilk yaklaşımı bu. Şimdi günümüzde bunu terk etmeye tekrar çalışıyoruz. Yani her bir şeyi dağıtmak ve de Paralelizasyonda daha çok veriyi işleyebilmeye çalışıyoruz. MapReduce algoritması belki duymuşsunuzdur onlardan biri. E, GPS Google'ın faal sistemi önermiş oldu ve MapReduce algoritması yardımıyla da e, bu tarz veriyi keywordler halinde gruplayıp onları sayıp e, işleyen bir yapı. E, Apache Hadoop bizim bu bütün e, yapmaya çalıştığımız big data aksiyonlarını almaya çalıştığımız evrenin esasen temel yazılımı. Spark Storm metodolojileri de tamamen e, paralel programlama, kolaboratif programlama ve büyük veri yığınlarını işlemeye çalıştığımız şeyler. Veri tabanlarında biz verileri tablolar halinde tutarken artık günümüzde veri yapı değiştiriyor. Semi-structured ve unstructured yapıya dönüşüyor. Yani bizim elimizde artık attribute verip de adı soyadı id diye tanımlayabileceğimiz şeyler yok. Artık semantik metodolojiler var. Bu durumda da MongoDB gibi e, NoSQL dediğimiz doğrudan e, tablolar bazında sorgulama atamadığımız fakat büyük veriyi dağıttığımız takdirde o veriler üzerinden işlem yapabildiğimiz yeni jenerasyon yazılımlara doğru gidiyoruz. Yönetimcileri ilgilendirecek olan nokta bence artık SPSS öğretmek yerine R öğretmek durumunda kalacağız. R, ben de kırkımdan sonra öğrendim ama öğreniliyor, kolaymış, çok zor değilmiş. R programı ile birlikte onun yanında Python'a doğru yelken açacağız. Çünkü biraz daha akıllı algoritmalar, büyük veriler, güzel bunlar üzerinden işlem yapabilmek için farklı metodolojileri, ortamları da öğrenmek gerekecek. Scala ile veriyi adı üstünde ölçeklemek için ve paralelizasyon için kullanacağız. Java zaten her platformda koşan bir programlama dili bildiğiniz gibi. Daha fazla sizi teknik kısımla boğmayayım artık. Sizin evrenize, uzayınıza doğru döneyim. Benim bahsettiğim 15-20 sene önceki metodoloji telekom sektöründe soldaki gibiydi back office vardı, veritabanları vardı, call center'lar vardı, agent'lar, customer'lar, müşteriler. Güzel, dünya böyle kolay gidiyordu ama şimdi o evrene bir de sosyal ağ evreni eklendi. Orada kontrol edilemek, dilemeyen bir veri büyümesi söz konusu. Dolayısıyla ilk sunumda çok güzel denildiği gibi bu veritabanlarına tabanlarına ilaveten sosyal ağlar üzerinden gelen ee, eklemeler var. Şimdi herkesin kullanıcı adı aynı değil. Benim x miyim, y miyim z miyim, sosyal ağdaki identification'ım kimliğim belli değil. Bir bu kurumlar bizi nasıl takip edecek? ben Adem Karaca Hoca evet Twitter'ımda belliyim ama Facebook'um yok. Instagram'da belki de başka bir isim kullanıyorum. Peki nasıl beni takip edecek? Buradaki en büyük zorluk büyük biri de sosyal ağlar üzerindeki kişilerin gerçek kişiler mi Instagram'da var o hikaye yoksa sanal bir ürünün bir servisin reklamını yapmak adına çok güzel beyleri veya hanımları ön plana çıkarıp ürünü pazarlayan hengameler olduğunu da sosyal deneylerde gözlemliyoruz. Dolayısıyla artık verinin güvenilirliği Ön plana gelmeye başlıyor veritabanına ben A numarası B numarasını aradı şu kadar saniye konuştu şu kadar para düştüm diye girdiğimde o iş kesin ağabeyi aramış baz istasyonundaki bütün bilgiler var. Ama sosyal ağlar devreye girdiği zaman artık ben kim kimdir hikayesini takip edebilmek adına daha akıllı sistemlere ihtiyaç duyacağım. Evet veri bazlı yönetime bakalım tabii Jaccard veya da eee Daming'i anmadan olmazdı. E, toplam kalite yönetimi, IT Service Management anlatıyorum, ITIL anlatıyorum bu arada. IT Service yönetiminde, e, IT hizmet yönetiminde kesinlikle eee Daming'in e, o çemberlerini, küçük büyük çemberlerini anlatmak gerekli oluyor. Ve burada büyük veri ile ilgili de ölçme ve değerlendirme noktasında da çok güzel Görüşleri var. Birazdan Drucker'ın başka e, daha önceden söylemiş olduğu, yıllarca önceden söylemiş olduğu e, esasen anekdotların ne kadar günümüzde de örtüştüğünü konuşacağız. Karar verebilmek, karar alabilmek ve performansı dönüştürebilmek, iyileştirmek veya kötüleştirmek anlamında değil. Çünkü... Çok küçük çocuklar da bugün, kolejlerde okuyan bir gruba bizim sağlık fakültesinde bir seminer yapılıyor. Birinci, ikinci sınıf çocuğu çıkıp şunu diyor, değişim yönetimi iyi olmak zorunda değil. Değişim değişim bir progrestir diyor, bir ilerlemedir diyor ama ilerlemenin negatifi de olur, pozitifi de olur diyor. Yani bugün birinci, ikinci sınıftaki çocuklar bu değişleri söyleyebiliyorlarsa, e, varın siz düşünün demek ki okumuyorlar diye düşünüyoruz ama... Ne filozoflar yetiştiriyoruz. Şimdi büyük veriden biz KPI'ler, bunu çok seviyor yönetim organizasyoncular biliyorum. Metrikler, indikatörler e, üretip bir e, ölçüm ortaya koymak ve karar almada, karar vermede bunları kullanmak oldukça önem arz ediyor. Örnek Noble Bars veya Amazon. Noble Barnes'da Gidip bastığında Prudential Center'ın önündeki kitapçıdan çok güzel bir şekilde dolaşıp dolaşıp bir kitabı bulmak için saatlerce uğraşırsınız, parasını verirsiniz, alırsınız. Ama sizin kim olduğunuz, kimlik bilgileriniz, harcama bilgileriniz, yani Adem Hoca'nın, Ahmet Hoca'nın hiçbir bilgisine sahip olmaz o satışı yapan kitap evi. Oysa ki Amazon'dan siz bir... Kitap, bir CD, herhangi bir şey aldığınız anda size ait olan profile ait bütün bilgi otomatik olarak o kuruluşun eline gidiyor. Ve çoğu zamanda işte size bilgi vereceğiz, işte şunu yapacağız deyip zaten e-mail zorunlu. Yanında cep telefonunu da veriyorsunuz. Şuna bağlayacağım olayı. Müşteri memnuniyetini artırmak için kullanılan adaptif yöntemlere bu şekilde ee, bu sanal kuruluşlar ulaşmış oluyorlar ve büyük veri olayı, çokça ben de çalışıyorum mesela sen, behavioral analiz, data, data mining olaylarında karşımıza gelmeye başlıyor. Müşteriyi tatmin edebilmek, mutlu edebilmek adına x bir şey aldığında yanına y bir şeyi de verelim. Oğlum kredi kartıyla Trump'ta e, Mikros'tan alışveriş yaptığında bana pat diye e-mail geliyor ya şunu şunu aldın, al bak şu üçü de İndirimde şunları alabilirsin. Yani bu kadar hoş, kötü şeyler geliyor. Zaten, e, doğru bir heyrol analizi yapmıyor mikros ama. E, bu işler artık çok rahat yapılabiliyor. Yani şunu demeye getiriyorum. Data analitik hikayesi esasen fena yapılmıyor. Biraz önce söyledim e, örnekte verdiğim anekdotta anlattığım gibi. E, telekom sektöründe siz bir veri ambarı kurup bunun içerisine Extraction, Transformation, Loading, ETL aktivitesini yapmanız yaklaşık olarak 6 ay. Data Warehouse'u kurmanız 6 ay ve BI yapabilmeniz için yani Machine Learning veya Data Mining algoritmalarını çalıştırabilmeniz için bir 6 ay daha harcamanız gerekiyordu. Yani 18 ayda benim o söylediğim e, anekdottaki, anekdottaki işi yapabilmeniz mümkün oluyor büyük firmalar için tabii ki şu anda. Ama gelin görün ki büyük veri işlemede artık bu süre iki aya indirilebilinir. Ham datayı aldınız, Hadoop'u kurdunuz, eğer ölçek çok büyükse o zaman storm'a geçtiniz ve ondan sonra da e, çeşitli yazılım tullarıyla drag and drop metodolojileriyle, check-break metodolojileriyle bu veriyi gerçek anlamda bilgiye karar alma sürecine soktunuz. Şimdi bu anlattıklarımız tabii e, genel anlamda bizim dijitalizasyon, dijitalleşme e, serüvenimizin esasen genel konseptleri. Ama işletmelerde peki bu dönüşüm nasıl olacak? Bu dönüşüm şöyle olacak, onu söylemeye biraz önce de çalıştığım gibi. Tecrübemiz, ya karar almada işte şu arkadaş satın almada çok iyi, işte şu alanda şu çok iyi. Kavramı ortadan kalkacak. Artık veri ne söylüyorsa... Doğru o. Karar o veriye odaklı olmak zorunda olacak. Harvard Business Review'da uh, McAfee, Andrew McAfee'nin makalesinde okumuştum. Uh, HIPO. HIPO'lar Highly Overpaid Persons for Opinion diye yani karar alma sürecine katkısı bulunan ama çok para ödenen kişiler elimine olacak. Bu Amerika için iyi haber tabi ki. Yani consulting kuruluşları Endüstri 4.0'ı bu arada e, satmaya çalışan Almanya bunun e, esasen yani worst case senaryoda bir conspiracy teori olarak da sunulmasını sağlayan e, Boston eee Consultancy ve McKinsey gruba özel olarak bu raporları raporları ürettirdiği ve bundan dolayı da işte bütün dünyayı bu işte yeni e, oluşumun ardından hoşturttuğu söylenir. Doğru olabilir ama Amerika'da bir yandan da bu çok para ödediği adamları elime etmek adına büyük veri işletmelerinin içerisine şu anda sokmuş durumda ve bunları kullanıyor. Dolayısıyla esasen bizim artık veri biliminden anlayan, datadan anlayan, dijital dönüşüm sorumlularına, sosyal ağ dedektiflerine, sosyal ağları çok iyi kullanan kişilere e, ihtiyaç olacaktır. Dolayısıyla ben bunu ben söylemiyorum. Ee, McAfee'nin şeyinde vardı, e, makalesinde bulabilirsiniz. 2002 yılı hatta, yani 5-6 yıllık bir makale. Yönetim değişimi, yönetim devrimi diye bir e, tabir var orada. Kesinlikle e, katılmamak mümkün değil. Çünkü orada başka bir perspektiften bakıyor makafi ama e, ben bugün Endüstri 4.0'la birlikte onu bir araya getirdiğimde dijitalizasyonla birlikte kesinlikle bunun bir perspektif evrim değil, devrim olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Bir başka makaleden e, Organizational Design, yeni bir dergi bu. E, Pantheon sorbonda toplanmış olan çok elit e, hocalar yönetim organizasyonda bir oturum yapıyorlar ve diyorlar ki Big Data, big data acaba yönetim organizasyon alanına nasıl etki edecek? Nasıl değiştirecek, nasıl dönüştürecek? Tamam değişimi kabul ettik, değişim olmaksızın zaten yaşam olmuyor ama bu dönüşüm nasıl sağlanacak? Temel olarak baktığımızda strateji, insan, işletme yapısı, ödüller ve süreçler açısından çok enteresan bir yapılaşma söz konusu. Stratejik olarak artık dijital yetenekler ve dijital İş yapabilmek becerileri, işletmeler için de geçerli olacak. Birazdan konuşacağım. CDO, CDO tanımı nedir, onun rolleri neler olacak, CIO'lar gidiyor mu, yoksa bunlar birbirine e, dönüşüyor mu diyelim. E, onu da detay, detaylandıracağız. İnsan tarafında insan becerileri, yetkinlikleri olarak karşımıza tabii ki veri bilimi e, ön plana gelecek. Ama bu veri biliminin yanı sıra o domain'i iyi bilen kişilerin yetiştiriliyor olması gerekecek. Yani yazılım mühendisi yetiştirdik. Bu adam hem bankacılıktan anlamak durumunda, hem telekomdan, hem endüstriden. Yani hangi alana giderse o alandaki işi yapabilecek becerilere sahip bir kişiden bahsediyoruz. Yazılım geliştiriciler ki biz öyleyiz. Her ne kadar ben o trendten biraz sapmış olsam da, yıllarca yeni çıkan yazılım programlama dallarını öğrenmek için mücadele ettik. Hala ediyoruz. İşin zevki orada. Ve de dijitali yani dijital olarak yetkinlik yöneticileri olacak. Bugün bunu insan kaynakları yapıyor bildiğim kadarıyla. İnsan kaynakları insanların eğitimlerini planlıyor, onların kariyerlerini planlıyor. Artık yetkinliklerini planlayacak. Yani sizin işletmeniz Endüstri 4.0'a girsin girmesin günümüzdeki büyük veri e, aliminde zaten bunları e, çalışanlarınıza kazandırıyor olacaksınız. Dolayısıyla bizim esasen eğitim camiası olarak yavaş yavaş e, açmakta olduğumuz bazı lisans programlarının isimlerini değiştirmek ve bunları transformasyona uğratmak durumunda olacağımız da aşikardır. Real-time decision-making, gerçek zamanlı karar verme. Tabii büyük veride bunu yapmak çok kolay olmakla olmamakla birlikte daha hızlı aksiyon almak mümkün olabilecek doğal olarak. Karar alma süreçlerinde gördüğümüz orta kademe veya karar vericilerin artık veri bilimci, veri analitiği uzmanı gibi ünvanlara sahip olduğunu göreceğiz öngörüler, insightlar üretebilmek için daha çok dijital uzmanların sağlamış olduğu verileri kullanıyor olacağız. Yeniliklere karşı direnç olmazsa olmaz. Bunu biz de yapıyoruz. Ben de yapıyorum. Ee, Bizde de 3 e, tane bölümü tek bir e, koordinatörün altında bağlamaya kalkıştılar. E, ondan sonra tabii üniversitede yönetim aksadı. Yönetim aksayınca da e, tekrar geriye döndüler. Yani bir şey yaparken bir işin adını koyarken doğru davranmak lazım. Burada da e, örnekler göreceksiniz bir sonraki slaytta. CDO var ama ya CDO tamamen esasen e, transformasyon, dijital transformasyonun yönetimini, stratejisinin ortaya konulmasını sağlayan kişi olacak. Ama öteki tarafta da teknik operasyonu yürütecek insanlara da ihtiyaç olacak. O denetçi kim olacak? Gibi sorulara da yanıtlar gerekecek. Disruptif. Yani burada geçmiyor ama yıkıcı. Şimdi bu yaptığımız geliştirmeler, yıkıcı pozitif anlamda da olabilir, negatif anlamda da olabilir. Biz büyük veriyi kullanıp karar alma süreçlerini buna dayandırarak e, işletmemizi endüstrideki branşımızı daha iyi bir noktaya da götürebiliriz. Tersi de olabilir. Dolayısıyla bu arz talep meselesi yapmakta olduğunuz iş tamamen müşteriyle alakalı. Örnek Dell firması e-ticaret çıktığı anda e-ticareti en etkin kullanan firmalardan biri. Siparişlerini webten alıp aradaki resellerlerini elimine etti. Sonuç pozitif. Adamlar ön plana çıktı. Peki, Hewlett Packard'ın, HP'nin Bilgisayarları, laptopları daha mı kötüydü? Hayır değildi. HP elinde çok büyük bir e, reseller yani ara satıcı kademesi bulunduğu için biraz yavaş deyim yerindeyse yumuşak hareket etti ve orada kaybetti. E-ticaret pazarını kaybettiği anda da HP şu anda oyundan düştü. Özelleştirme dedi önceki konuşmacılar. Nike'ın Nike ID e, sitesine girdiğiniz zaman işte ayakkabınızın bağcığının rengi şu olsun da işte bilmem dikişi böyle olsun gibi seçimleri yapabiliyorsunuz. Güzel. Bunun artıları eksileri var. Keskin bıçak. Yani mass production yapabilmek varken ürünleri kütle halinde üretip daha hızlı bir şekilde tüketime sokabilmek varken... Şimdi siz üretim bandınızı bu yeni gelen talebe göre değiştirebiliyor olmanız lazım. İşte e, akıllı sensörler, akıllı fabrika e, yaklaşımı orada devreye girebilir. Peki dünyanın buna ihtiyacı olacak mı? Göreceğiz. Procter and Gamble herkes biliyor Türkiye'de de takip ediyoruz. Büyük veri e, yetkinlikleri konusunda oldukça başarılılar. 92 yılında Data analitiği kullanmaya başlayan bir grup. Tüketici davranışları analizinde oldukça başarılılar. Büyük veri girişimini CIO bazında yönetiyorlar ve bu arkadaş CIO'ya rapor veriyor. Çok akıllıca bir iş yapıyorlar. Google'la ortak bir çalışma düzenliyorlar. Ekipler değiş tokuş yapılıyor. PNG biliyorsunuz reklamda Oldukça iyi. E, Google da tabii ki doğal olarak e, teknolojide dolayısıyla birbirlerini eğitiyorlar. Sonuç e, kendi elemanlarının dijital yetkinliklerini artırdıkları gibi Google gibi bir partnerden gelecekteki teknolojinin nereye gideceğini öngörebildiği için çok daha başarılı olabiliyor. Danışmanlık verdiği veya e, yaptığı işlerde ııı ee, geleceği öngörebilme ve insight yaratabilme adına başarılı olmak tabii ki bu aşamada kaçın, kaçınılmaz. Dijital dönüşüm direktörü deyip deyip durdum. Kimdir bunlar? Nedir? Ne yaparlar? Dijital stratejileri oluştururlar, uygularlar ve tüm dijital aktivitelerden sorumludurlar. CIO'dan farkları var mı? Evet var. Biliyorsunuz şey Chief Information Officer dediğimiz vatandaş esasen IT'den sorumlu bir IT direktörlüğü. Ee, telekom sektöründe CTO'ya CTO'ya şey veriyor, rapor veriyor. CTO tabii ki telekom'da hem wireless ağ var, hem lokal IT var. Dolayısıyla CIO ikisini birden yönetip tek bir kişiye refere ediyorken o iş, o rol model günümüzde diğer kurumlara doğru da yayılmaya başlıyor. Sebep sebep şu, artık sadece IT bazında veriyi işleyen, oper eden ve karar alan değil, aynı zamanda stratejileri de koyan bir yaklaşım ön plana gelmek durumunda. Yani biz artık veriye bakıp bir stratejik karar alacağız. X, X kişisi, Y kişisi, Z kişisi söyledi diye, onun öngörüsü öyle diye karar almayacağız. Dolayısıyla veriye dayalı olduğu takdirde yapılması gereken şey veri analitiğinden anlayan ve bu veri operasyonu yönetebilecek olan kişilerin oyunda olması. Bence soru şu olmalı. Büyük veride yatırım yapmak için en iyi fırsat neresidir? Yani Türkiye için, ülkemiz için endüstri 4.0 mı? Yani e, yeni teknolojiler tabii ki takip edilecek ama hala hazırda var olan fabrikaların dönüştürülmesi şart mıdır? Yoksa yeni açılacak olanların kurulması mı daha mantıklıdır? Onu tartışmak lazım. Benden iyi biliyorsunuzdur. E, yeni bir e, akıllı fabrika kurmanın maliyeti normal fabrikadan 3 kat daha fazla. Daha çok çünkü e, bilgi işleyen bir yapı var. Haberleşme altyapısı var. E, bunu şeye benzetiyorum ben. E, rahmetli Sabancı şey demişti. E, 4 Levent'e 2 iki tane ikiz Kule'yi kurduklarında keşke bunları kuracağım kadar 4 tane 5 tane fabrika açsaydım demişti. Bu da ona benziyor. Yani Akıllı fabrika kuralım eyvallah. Yani dijital e, konuşuyoruz, veri konuşuyoruz, yeni teknolojileri konuşuyoruz. Yeniliğin karşısında bulunmak donkişotluktur, aptallıktır. Ancak onu gerçek anlamda nasıl kullanabileceğimizin kararını da doğru veriyor olmamızda fayda vardır diye düşünüyorum. Dijital dönüşümü yönetecek olan kişiler PNC'de CIO ve CTO seviyesinde yürürken Intel'de CIO ve CMO var. Şef, marketing ofiser. Birlikte CDO gibi partnerlik yapıyorlarmış. Oldukça ilgimi çekti. Bu demek ki şey oluyor. Birazcık da telekom sektöründen gidecek olursam tekrar. Telekom'da şef, marketing and sales ofiser vardır. Yani pazarlama ve satış tek kişidedir. Burada ayrılmış durumda ve marketing veri bazlı olacağı için CIO ile kol kola gidiyor olması oldukça mantıklı geldi. Starbucks'ta CDO varmış. IBM'de Empowered CDO varmış. Ya Demek ki doğal olarak IBM e, RG üretiyor. O üretmiş olduğu RG'yi ürüne dönüştürüyor. Örnek vermiştik işte IBM Watson's. IBM Watson's'ı satabilmek adına sizin firmalara Danışmanlık da verirken şunu söylüyor olmanız lazım. Okey bin tane makineyi alıyorsun 3 milyon dolara ama bunun yanı sıra şu şu işleri yaparken şu iş alanında şu açıklar var. Sen burayı kapatacaksın, burayı dolduracaksın. Bu geliri elde edebileceksin. Stratejin de şu olacak diyebilmesi lazım. Dolayısıyla e, CDO güçlendirilmiş CDO modeli oldukça mantıklı geldi. Veri kaynaklı bilgi nereden kazanılır diye bir slide buldum internette oldukça ilginç geldi. Lisanslama, reklam, danışmanlık veya da üyelik fiilleri gibi. Gelelim büyük verinin oluşturduğu 5 yönetim zorluğuna. Liderlik, yetenek yönetimi, teknolojik karar verme ve şirket kültürü. Yine Makafinin makalesinde var bu. Liderlikte e, günümüzde artık data driven olacağı aşikar. Orada bir endişemiz yok ama. Liderlerin biraz da artık işin nasıl doğru yapacağını veriye bakıp söyleyebiliyor olması gerekiyor. Trakramca yine doğru söylüyor. Güzel, orta kademedeki adam işini doğru yapsın. Ama lider olacak kişi veriye bakıp bundan sonra doğru işi, stratejiyi tarif ediyor olması beklenecek. Ee, bir kere CDO'lar veyahut da ona eşdeğer e, yönetici liderler net hedefleri dataya bakıp belirleyebilmeli. Başarının neye benzediğini tanımlayabilmeli. Vizyoner insider, içgörü sahibi olmalı. Büyük fırsat, büyük balık nasıl yakalanır? Bir pazar nasıl geliştirilir? Yaratıcı düşünme gerçekten yeni fikirler ön yapısına sahip olmalı. Çalışanlara kendini tabii ki kabul ettirebilmeli. İkna gücünün yüksek olması gerekiyor ama bunu tabii veri analitiği becerileriyle ispatlamak zorunda kalacak. Müşteriler, çalışanlar, hissedarlar ee, artık onu değerlendirirken ellerindeki sadece ciroya değil farklı veri analitiği sonuçlarına bakacaklar liderlik stillerine baktığımızda esasen çok şey geldi manidar geldi uzmanları biraz daha empowered yani tamam kendinizi geliştirmeye devam edin ama ben sizin yanınızdayım bir problem olduğu takdirde buna kesinlikle destek vereceğim bilen liderler oluşması bekleniyor. Yeni büyük veri dünyasında, Endüstri 4.0 dünyasında. Yetenek yönetimi İK e, olayı, insan kaynakları e, yönetimindeki arkadaşları biraz zorlayacak duruma dönüşecek. Telekom sektöründen çok iyi biliyorum. E, bizden daha iyi e, network komponentlerini bilen ve o alanda nasıl eğitim alınmasını e, organize edebileceğini bilen arkadaşlarla çalışmıştık. Şimdi buraya geldiğimiz noktada veri bilimci ve büyük veri çalışanı siz yetiştirmeye, işe almaya ve geliştirmeye yöneldiğinizde bir talent management yapmak durumundasınız. Bu kaçınılmaz. Statistiği geçtim. İleri statistik yöntemleri kullanabilmeli. Yani multivariate analiz olayı artık lisans seviyesinde veriliyor olmalı. Bahçeşehir Üniversitesi'nde 15 senedir çalışıyorum. 13 senedir de istatistik e, ve ileri statistik dersini müfredata alabilmek için 8 defa program değiştirdim. Hala becerebilmiş değilim. Önümdeki duvarı e, aşamadım. Ümit ederim diğer programlarda bu mümkün olur. Ama yüksek lisans seviyesinde tabii ki bunları e, vermeye çalışıyoruz. Büyük veri setlerini temizleme, düzenleme becerileri. Yani biz buna data cleansing diyoruz, veri temizleme hikayesi, görselleştirme araçlarını kullanabilme, büyük veri setleriyle çalışabilme, deney tasarımı, biraz önce bahsedildi experimental design. Bunun için öğrencilerimize, çocuklarımıza nedenselliği, hipotez kurmayı veya o hipotezi doğrulamayı, çürütmeyi öğretmemiz gerekiyor korelasyonlar, nedensellikler, bunlar artık e, lise seviyesinde çok rahat veriliyor olmalı. İş dünyasının dilinden anlayan ve onu e, verilerle ilişkilendirebilen yetenekler oluşturulabilmeli. Teknolojiyi boş geçiyorum. Had ki̇si̇stemi̇nden her şey Big Data için zaten var. Karar alma, karar verme hikayeleri Etkin bir organizasyon bilgiyi ve ilgili kararları aynı yere koyar. Etkin bir organizasyon. Bu yıllarca önce tanımlanmış bir ifade. Günümüz data driven management ilkelerinin de başında geliyor. Yani veri odaklı yönetim yapmak istiyorsanız siz ne yapmak durumundasınız? Bilgiyi ve kararı aynı platformda paylaşabiliyor, denetleyebiliyor olmanız gerekiyor. Bilgi oluşturulur, aktarılır, sorunlardan anlayan insanlar doğru verilerle değil, aynı zamanda bunların etkin biçimde kullanabilmesi, sorunsal teknikleri içermesi, bunlar karar vermede karşımıza gelecek olan unsurlar. Veri bazlı yönetimdeki veri kültürünün beş faydası diye bir şey listelemişiz. Biz ne düşünüyoruz değil, neyi biliyoruz sorusuyla artık daha çok karşılaşacağız. Ya bize veri ne söylüyor? Yöneticinin görevi şu olacak. Evladım bu veriden ne sonuç çıkıyor? Nedir? Ne olmuş? Tamam biz bu fizibiliteyi yaptık. Buraya bir yatırım yapıyoruz. Bu pazara giriyoruz. Ancak veri ne söylüyor? Gerçek anlamda veri ön plana gelecek. Ön seziler, içgüdüler, insiderlar artık terk edilecek. Gerçekte olduğundan daha fazla veri yönelimli davranılacak. Hippolardan bahsettim, geçiyorum. Veriye dayalı tabii ki yönetimin avantajları var. Bir de tabii veriye inanmayıp kullanmayı reddedecek olan dirençli gruplar olacak. Bir de onların dezavantajları var. Satın almada ürün geliştirme, imalat, dağıtım, pazarlama bu çözümleri çok avantajlı bir şekilde kullanmak mümkün olacaktır. Retailing sektöründe, mağazacılık, satışlarda mağazacılıkla konuşmak isterim biraz retailing sektörüne. Doktor esnasında onlara da bir yazılım yapmıştım. Ee, gençlik yıllarımızda, Oracle Developer Forms'da. Ee, orada verilen kararlar, günlük kararlar. Örneğin bir mikrosa e, son bir ay içerisinde en fazla satılan ürün hangisi ise ve günlük harcama ne kadarsa o kadarlık miktar lojistik olarak iletiliyor. Bu doğru mu? Değil. Yanlış. Bu bir reaktif sistem. Bunun proaktif ve diskriptif olabilmesi için bunun e, ayına, yılına, dönemine, yaz mı, kış mı bakması gerekiyor. Çünkü overall'da ortalaması domatesin yüksek olabilir ama üretilmediği bir dönemde muhtemelen daha düşük olacaktır. Veya kışın e, hep aynı örneği veriyorum ama kuru fasulye yeni tüketilirken yazın belki tazesi tercih edildiği için overall'da kuru fasulye dörmesan e, hep birinci çıkardı mesela o raporlarda demek ki prediktif analitik olmadan o da dezavantajı olacak. Şunu demeye getiriyorum yani artık siz kararları verirken en basit bir data analitik kararını bile mağazıcılıkta e, o markanın o ürünlere karşı oluşturmuş olduğu satın alma planlarını da sadece envantere dayalı veya sadece müşteriye dayalı değil hepsine bazlı olarak davranmasını gerektiren bir yaklaşım oluşturmak mümkün olabilir. Büyük veri analitiğinde kullanılabileceğimiz endüstriyel alanlara baktığımızda perakendecilik şey çok konuşmadık Sağlık sektörüne esasen, sağlık bilişimi çokça çalışan biri olarak. Sağlıkta büyük biri çok ön plana gelecek. Esasen e, Uğur Bey'in, Uğur Civeli'nin söylediğini biraz desteklemiyor ama onu söyleyelim. E, şu aşamada e, İngiltere'de son baktığımda yaklaşık 15 gün önce e, 100, bin tane, 100 bin tane genetik ARGE çalışmasının finanse edildiğini gözlemledim. Yüz bin tane. Bunun anlamı şu. Bunun anlamı kişiye özel tedavi planlama sistemlerinin, yapay zekanın, AI'ın, büyük verinin kullanılacağı sektör tabii ki sağlık sektörü, sağlık endüstrisi. Kullanılacak ilaçlar artık Ahmet için, Mehmet için, Ayşe için farklı dozajlarda olacak. Onlara özel geliştirilecek. Belki de içlerindeki ingredientları yani muhteviyatı da farklı olabilecek şekilde çalışılıyor. Dolayısıyla sağlık sektörü esasen endüstriyel 4.0'a çoktan başladı ve gidiyor. Brexit İngiltere için bir avantajdır e, görüşümdeyim ben. Çünkü artık e, geriye kalan Avrupa'yı sırtında taşımayacaktır. İlk baş, başta e, çeşitli regülasyonlardan dolayı zorluk yaşayacaktır. Bunu şunun için söylüyorum. E, İngiliz hayranlığımdan anlamından değil, Türkiye'nin de takip etmesi gereken bence rotmepol olmalıdır. Yani Avrupa Birliği'nin okey standartları, endüstrisi, dijitali alalım ama bunu alırken de kapitülasyonları onlara kaptırmamak lazım diye düşünüyorum. Bir sonraki jenerasyondaki kurumlar neler yapacak? nerelere yatırım yapacaklar diye bir uh, graf var, bir grafik var. Stratejik olarak disruptive alanda AI var, Internet of Things, everything var. Customer journey management var. Blockchain, distributed ledgers var. Tabii blockchain ile şeyi ayırmak lazım Bitcoin'i. Uğur Civelek Bey'in bahsettiği gibi ikisi aynı şey değil. Korelasyonları bile tam nedensellikleri de farklı ve ters. Sosyal ağlar, dolayısıyla sosyal işletmeler, sosyal işler artacak Big Data. E, açık kaynaklı yazılım open APIs ve kolaboratif ekonomi gelecek. Avrupa NATO'dan çıkıp kendi ordusunu kurduğu gün ne olacak? Büyük bir ihtimalle askeri yatırımlarını azaltacak. Bugün onu yapıyorlar. Dolayısıyla esasen yani sonuçta büyük teknolojik yatırımlar, data driven işletmeler ne alanda kuruluyor? Ya askeri alanda ya da sağlık alanında kuruluyor. Biri insanı öldürmek için maalesef, diğeri ise daha iyi tedavi etmek için. Dolayısıyla esasen bizim gittiğimiz yolu ben doğru bulmakla birlikte bazı hızlı aktivitelerin olması gerektiğini düşünüyorum. Büyük veri Teknolojileri kullanımı açısından, dijital dönüşümü sağlama araçları var. Büyük veri nasıl kullanılıyor? Yine bu rastlantı sonucu internette bulduğum bir şey, infografik. İlginç geldi, paylaşmak istedim. Amerika, şey İngiltere'deki şirketlerin yüzde 28'i şu anda büyük veriyi kullanmaya başlamış durumda Bu arada bu ıı, IDC'nin raporundan alıntı bir infografik 48'i kullanmaya hazırlanıyor yüzde 36'sı bir yıl içerisinde bunu yapmayı planlıyor planı olmayanlar yüzde Yani bu esasen veriler şunu gösteriyor. Endüstriye de baktığımızda investment banking, insurance, telekom manufacturing, transport and logistics, retail, healthcare. Ortalaması %30'dan aşağı değil. Ve bunlar artarak ilerliyor. Bu göstergeler şu esasen. Endüstri 4.0 hangi sektörlerde hayat bulacak öncelikli olarak? Bu infografiye baktığımda e, ben onu gördüm. Dolayısıyla esasen gidişat bu yönde. Yani özel silahımızı yapalım, özel ulusal ilaçlarımızı üretelim. Eyvallah. Ama bunları yaparken hangi sektörlerde kendimize nasıl rakipler bulacağımızı da incelemek lazım. Ee, Son iki yılda, son iki yıl içerisinde verinin kritik başarıya etkisi olacağını öngörüyorlar. Yani esasen e, bu 2017 olma, olması lazım. 2019'a kadar son iki yılda data-driven management'ın, big data'nın esasen e, çok çok önemli olacağı ortaya çıkıyor. Şunu söyleyebilirim sonuç olarak. E, konuşacak daha materyal var ama herhalde sürem doluyordur. Ee, açıkçası e, günümüzde Endüstri 4.0 çok daha böyle e, ışıltılı bir isim ve de e, yeni bir teknoloji gibi gözükmekle birlikte büyük veri Endüstri 4.0 olsun olma, olmasın bizim öncelikle oyunda olmamız gereken e, kendi e, jenerasyonumuzu ve sonraki nesilleri bu alanlarda yetiştirmemizi gereken ipuçları veriyor. Başarılı olmak istiyorsak veri biliminden anlayan çocuklar nesiller yetiştirmemiz gerekiyor. Bu bir. İkincisi yönetim kararlarını alırken veriyi kullanıp bunu yorumlayabiliyor olmaları lazım. E, i̇ki sene önce oğlum e, lise de e, liseyi bitirirken Teb'in düzenlemiş olduğu finans okur yazarlığı diye bir şey aldı. Seminer aldı. O seminerden sonra benden habersiz Bitcoin aldı. Bazı yatırımlar yapıyor, kendi harçlığı e, seviyesinde ve o kararları alırken de e, tabi babası kötü örnek olduğu için başarısız bir e, finansmancı olduğu için ondan daha iyi sonuçlar alıyor. Şunu söylemeye çalışıyorum. Yani siz lise çağındaki çocukları doğru yetiştirdiğiniz takdirde üniversiteye gelmelerine gerek yok. 17-18 yaşındaki çocuklar çok rahat finans okuryazarlığı e, bilgilerini alıp veri bazlı analitik olaylarına girebiliyorlarsa bizim yavaş yavaş esasen e, lise müfredatında e, statistik proje yönetimi, proje yönetimi içerisindeki e, aktivasyonlar gibi, arge unsurları, inovasyon gibi dersleri ön plana çıkarıyor olmamız lazım. Çünkü ben şunu görmek istemiyorum kendi memleketimizde Boston Dynamics'in yapmakta olduğu takla atan robot mobillerini Amerika'da görmek istemiyorum. Artık ülkemizde de böyle şeylerin olabilmesi lazım. Bunları yapabilmek için de gerekli esasen insan kaynağına sahibiz. Ama bizim veri bazlı eğitim veren data driven sadece işletmeler değil üniversiteler, okullar e, modellememiz lazım. Bunun karşılığı da Steam diye bir şey var biliyorsunuzdur eğitimde. E, o yönde bizim yatırımlar yapıyor ve destekliyor olmamız lazım. E, teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Oldukça kafanızı şişirdim. Buyurun lütfen. Ya esasen checkpointler, kontrol noktaları veride daha kolay. İnsan kendi öngörüsünü, en, öngörüsünü empoze eder ve o kararı aldırırsa bu demokrasi olmaz. Dolayısıyla esasen firmaların, işletmelerin başarılı ol, olabilmesi için bence demokratik yönetim tarzına dolayısıyla de veri odaklı kararlara doğru e, yol alması gerekiyor diye düşünüyorum. Şu anda dünkü haber 80 milyon İspanyol'un şifrelenmiş bizim yakında evet. kullanacağımız kimliklerin şifreli oldukları kredi kartı dahi bilgilerinin olduğu Çalışmış şifresinin durumda. açığı olduğu ortaya çıktı mesela. Buna karşı ne gibi bir güvenlik politikası izlenebilir sizce? Güzel. Yani ethical hacking yapan kişilerle daha yakından çalışıyor olmamız gerekiyor. Bunu anlamış o. Yani o sistemin açığı varsa benim başıma geldi Arya'da. Biz bir veri tabanı kurduk. O web sitesinin arka tarafındaki veri tabanı o dönemde firewall'lar zayıf olduğu için problem yaşadı ve o arkadaş erişip bizim veri tabanındaki username, password'u, şifreyi buldu ve bize mail attı, iş teklif etti. Beni işe alın diye. Dolayısıyla böyle arkadaşları gözümüz kapalı işe almamız gerekiyor. Yani şaka bir yana tabii ki e, efendim? kesinlikle zaten hacker olabilmek için ethical dediğimiz yani e, ahlaki e, hackerlar var. Ahlaklı hackerlar e, amaçları temel amaçları ki bunları kiralıyorsunuz danışman olarak kiralıyorsunuz ve sisteminizi açıyorsunuz. Diyorsunuz ki benim sistemimde nerede açık var bana söyle. Ama bu tabii ki reaktif bir yaklaşım. Yani bir IT sistemi, bir fabrika sistemi koşturuyorsunuz ama yani bunu proaktif yapabiliyor olmanız lazım. Sizin elinizde sensörlerin, insanların gelip de denemesine e, ihtiyacı olmayan akıllı switchlerin olup size bunu söylemesi lazım. Ya kardeşim bak şey geliyor, tehlike var. Buradan saldırıyorlar, bu bilgiyi almak üzere ver. Deskriptifte önlemi yazılımın alıyor olmasını bekliyoruz. Teşekkür ederim. Buyurun. E, sabah e, dinlediğimiz konuyla, şimdi dinlediğimiz konu arasında çok ciddi farklar var. Ben öyle hissettim. Aha. Siz burada Bu. Endüstri 4.0'ı anlatmadınız. E, big Data'yı hatta yepyeni bir dünyayı anlattınız. Ben öyle e, anlıyorum. <gülüyor> e, anlattığınız dünya rasyonel bir dünya. Hı. Tamamen rasyonel. Yani şüphesiz rasyonel. O da şu anlama geliyor. mükemmel bir dünya. Hı. Mükemmel dünya bizim e, klasik örgüt kuramlarında gördüğümüz kadarıyla e, mükemmel dünya demek oligopolistik veya moropolistik yapılara giriş demek. Doğru. Ya da e, sınırlar arasında geçişin durması demek. Hı -hı. Ya da sınırların tamamen kalkması ve tek bir sınır olması demek. Hı -hı. Veya sınırsız olması demek. Hı -hı. E, şimdi burada anlatılan konu e, bu sefer <gülüyor> insanla ve bizim kurduğumuz düzenle tamamen çelişiyor. Evet. Ee, şunu ifade ediyor e, bana bu çelişme yakın zamanda veya görülebilir bir e, gelecekte bir çalışmaya dönüşür e, sabah e, hocamızın anlattığı gibi doğru çalışmayla dönüşür e, dolayısıyla e, bizim de biraz galiba öngörülü davranmamız ve bu konuyla ilgili önlemleri baştan almamız gerekiyor hı hı. E, sizce bu durumun sınırı nedir yani sınırsızca konuşuyoruz sınırsızca <gülüyor> çalışıyoruz. Sınırsızca bunlara yatırımlar yapıyoruz. Sizin öngörünüz nedir hocam? Nerede durmalıyız? Kesinlikle katılıyorum. <gülüyor> Endüstri 4.0'ı ilk eleştirdiğimde kişisel olarak şunu söyledim. <gülüyor> Mass production <gülüyor> yapıyoruz. Sınırsızca ülkeler arasında toplumlar arasında satışlar yapılıyor. Dediğiniz gibi ülkeler arasındaki sınırlar kalkmış durumda. Avrupa Birliği'nde Amerika'da Uzak doğuda ancak insan da dahil olmak üzere bu kaynakların sonu yok mu? Sınır neresi? Onun cevabı bence şurada yatıyor. Biz ne zamanki geleceği doğru anlamda yorumlar ve planlarsak ona göre öngörülerimiz doğru olabilecektir. Bunu anlamış şu yani Uğur Bey dediği gibi belki kıştayız, kışta gidiyoruz ama o mevsimin de avantajları var. O avantajları kullanıp biz kendi kaynak planlamamızı doğru yapıp doğru e, siyasi konjüktürü, politikaları, işletme organizasyonundaki kararları eee alabilirsek bu bize fayda getirecektir. Doğal olarak ben pozitif konuşuyorum, rasyonel, realistik konuşmaya çalışıyorum. Mühendisim ben çünkü. Dolayısıyla bende bir ve sıfır vardır. <gülüyor> fazi bulanık küme de e, yoktur. Bir şey ya doğrudur ya değildir. Ha, arada olduğunda arada olduğunda o zaman e, bir A ve B planı vardır. C planı vardır. Ama bunların hepsinin veriye dayalı olması gerektiğine inanırım ben. Ve bundan sonraki zaten gelecekteki endüstriyel dönüşümler, devrimler çok güzel söylendi. Elektrik olmadan olmayacak. Enerji e, birinci yapı taşımız olacak ama belki de elektrik değişecek fosil yakıtlar değişecek yani e, çeşitli üretim metodolojileri olacak belki başka x bir element olacak o elementle belki elektrik eşdeğeri daha yüksek e, güç elde edebileceğiz bunların tamamı ARGE. tamamı veri dolayısıyla arkadaşlar e, herkes veri e, bilimi üzerine bence çalışsın sizin alanlarınızda da bununla ilgili çok güzel noktalar var e, Yönetimde, organizasyonda, organizasyonel tasarımda çok güzel alanlar var, çok güzel fırsatlar var. Ümit ederim e, sizler de, sizlerin yetiştireceği arkadaşlar da bu alanlarda vatana, millete faydalı olur. Teşekkür ederim. Şöyle yapalım. <gülüyor> Teşekkür, Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.